Sunuş. Kötü haberi ne kadar tez ve tefalüratlı verirsen o kadar iyi. Bize iletilen bir haberin iyi mi, kötü mü olduğuna karar verebilmemiz, düşüncemizin derinliği ve ufkumuzun genişliğiyle bağlantılıdır. Söz gelimi, eğitim fakültesinden mezun olduğu haberini iyi, su ve elektrik tesisatı olmayan bir dağ köyüne öğretmen olarak atandığı haberini kötü diye niteliyen kişinin bir bildiği olsa gerek. Elnize kitapta, Ivan için öğrenimin kurumsallaştırılmasını sorguladığı makaller yer alıyor. Henüz küçük bir çocukken etimizin mekemimizin ailemiz ile öğretmenlerimiz arasında pay edilmesiyle başlayan okul maceramızı farklı açılardan inceliyor. Don Ivan Öğretmenin bir profesyonel olarak sahip olduğu yetkilerin öğrenciyi yaşken eğmeye yönelik kullanımından söz ediyor. Hastanede doğup hastanede ölen, yani bir kurumun eline doğan ve kurumlarla dolu bir dünyada yaşayıp bir kurumda ölen insanlar olarak durumumuzun pek de iş açıcı olmadığını vurguluyor İvan İliç. Sertifikalar, makbuzlar, biletler ve bunlar gibi bir sürü belgeyle kayıt altına alınmış modern insanı tanımak epey zor bir iş. Bizi ilgilendiren kadarı gerekli evrakla yazılı ve onaylı olmalı. Kendisi hakkındaki bilgiyi o da belgelerden alıyor. Ah, bir de gazetelerden. İl iç, Türkçe çevrilen bir kitabına yazdığı ön sözde, sözlerimin bir gün Türkçe olarak okunacağı aklımın ucundan bile geçmezdi, diyor. Yazdıklarını, zihinleri Kur'an ayetleriyle ve doğu anılarıyla dolu olanları değil de, kısa bir süre önce Amerika'ya yerleşmiş kişilere hesaba katarak kaleme aldığını belirtiyor. Bu kitap, kaçınılmaz olarak, Gecikmiş fakat teferruatta bir kötü haber sayılsa yeridir sayın okur. Biri sana yardım elini uzatıyorsa hemen kaçıp canını kurtar. Şule Giriş Kamu eğitimine ilgi duymamı Everett Reimer'a borçluyum. 1958 yılında Puerto Rico'da onunla karşılaşıncaya kadar bütün insanları etkisi altına alan ve giderek genişlemekte olan zorunlu eğitimin değerini sorgulamamıştım. Sayın Reimer'le birlikte, insanların çoğunun öğrenme hakkının okula devam mecburiyet mecburiyetiyle kısıtlandığını fark ettik. C.Doc'da ortaya konulan ve bu kitapta toplanan çalışmalar ona sunduğum ve 1970'li yıllarda birlikte tartıştığımız anlaşma taslağının bir sonucunu oluşturmaktadır. Kitabın son bölümü, Bakofen'ın Müterecht isimli eseri üzerine Erik Fromm'la yaptığım bir konuşmaya dayanan düşüncelerimin bir ürünüdür. 1967 yılından beri Meksika'daki Cuarnacava'da kültürler arası dokumentasyon merkezinde Reimer'la düzenli aralıklarla bir araya geliyorduk. Merkezin yöneticisi Valentin Boremans da bizim bu toplantılarımızı iştirak ediyor ve zaman zaman Latin Amerika ve Afrika gerçekleri karşısında düşüncelerimi gözden geçirmemi ısrarla tavsiye ediyordu. Elinizdeki kitap, aynı zamanda Bayan Boremans'ın sadece toplum kurumlarının değil, yaşam felsefesinin de okulsuzlaştırılması gerektiği yolundaki inancını yansıtmaktadır. Okullaştırma yoluyla uluslararası eğitim uygulanamaz. Eğitim, işine günümüz okulları tepinde inşa edilmiş alternatif kurumlar aracılığıyla teşebbüs edilmiş olsa bu durum uygulanabilir bir hale gelir. Ne öğretmenlerin öğrencilerine karşı sergiledikleri yeni tavırlar ne eğitimsel bilimlerin, sınıfların hızla yayılması ne de pedagogik sorumluluğu öğrencilerin tüm yaşamlarının içine olacak derecede genişletme teşebbüsleri evrensel eğitim için badilen sonuçlara ulaşabilecektir. Yeni eğitim olmakları için yapılan çalışmalar Kurumsal karşıtlık ilkesi doğrultusundaki araştırmalara dönüştürülmek zorundadır. Ancak kurumsal olmayan yapılar, her insanın yaşamının her anında öğrenme, paylaşma ve umursama şansını arttıracak olan eğitim alırdır. Eğitim hakkında bu yönde araştırmalar yürüten ve diğer kurulu hizmet sektörlerine alternatifler arayan kişilerce ihtiyaç duyulan kavramların oluşum ve açılımına yardımda bulunacağımızı ümit ediyoruz. 1970 yılının ilk bar ve yaz mevsim boyunca her çarşamba bu kitabın çeşitli bölümlerini Korniva kada ki CI doc programlarına katılanlarla paylaştım. İştirak edenler bir takım öneriler yanında eleştirilerini de ortaya koydular. Joseph, Fispek, Patrick, John Holt, Angel Cuantero, Lyman Allen, Fred Goodman, Jarrett Ladner. Didier Piveteau, Joel Sipling, Augusto Salazar Bondi ve Deniz Sullivan'ın yanı sıra özellikle Paolo Freire, Peter Berger ve George Maria Balnes'ın görüşlerine de bu kitapta yer verilmektedir. Eleştirile bulunanlar arasında özellikle Paul Goodman düşüncemin değişmesinde radikal bir tavırla etkili oldu. Birinci, üçüncü ve altıncı bölümlerde Robert Robert, Silvers'ın önemli katkılarını gördüm. Reimer ve ben ortak gerçekleştirdiğimiz araştırmamızın sonuçlarını ayrı ayrı yayımlamayı kararlaştırdık. Reimer, kapsamlı ve dokümanlarla zenginleştirdiği eserini 1971 yılında D Double Day ve Company ve Penguin eğitim sergisinde School is Dead, Okul Öldü başlığıyla yayımladı. Reimer ile yaptığım görüşmeler sırasında tanıdığım ve onun sekreterlik hizmetini yerine getiren Deniz Sullivan, Amerikan Birleşik Devletleri'ndeki kamuokulları hakkında yapılan gündemdeki tartışmalarla ilgili düşüncelerinin yer aldığı bir kitabı yayınlama hazırlamaktadır. Bu çalışmaların Kuanivaka'da bulunan doktaki alternatif eğitim başlıklı seminerler disini eleştirel bir yaklaşım olması bakımından katkı sunacağını ümit ediyorum. Toplumun okulsuzlaştırılması hipotezinin yürekten inanır ve desteklerken ortaya çıkan bazı karmaşık bir anlaşması zor, konuları tartışmak, gelişmeyi hak eden kurumla ayırt etmemize yardımcı olabilecek kriterleri araştırmak ve hizmet sektörünün hakimiyetindeki bir ekonomiyle tezat teşkil eden Boş zaman çağının gelişimini hızlandıracak bu kişisel amaçları aydınlığa kavuşturmak niyetindeyim. Çünkü bunlar okullaştırma sürecinin yaşandığı toplumsal çevrelerde öğrenmeyi desteklemektedir. Bölüm 1 Okulu neden devlet kurumu olmaktan çıkarmalıyız? Öğrencilerin pek çoğu, özellikle fakir olanları, okulun kendilerine kazandırdığı şeyi sezgisel olarak bilmektedir. Bu fakir öğrencilere, içine girdikleri süreci ve gerçek yaşamla ilişkin olanı birbirine karıştırmalarına neden olacak bir eğitim veriyorlar. Bu durum, bir kez belirsiz bir hale aldığında, yeni bir mantık devreye giriyor. Bu sürece ne kadar çok dahil edilir derse, o kadar iyi sonuç alınmaktadır. Öğrencilerin okulluğa ulaştırılmasına sebep, Öğretmeyle öğrenim, büyük gelişmeyle eğitim, diploma ile yeterlilik, akılcılıkla yeni bir şeyi ortaya koyma arasında bir karışıklık yaratılmak istenmestir. Öğrencinin imgelem gücü, değer yerine hizmetin muteber kabul edilmesiyle sebebiyle okul ulaştırılmaktadır. Sağlıklı bir yaşam için tıbbi tedavi, toplum yaşamında gelişme sağlamak için sosyal çalışma, emniyetin tesli için polis teşkilatı, ulusal güvenlik için askeriye, üretkenlik için iş rekabeti gerektiği yönündeki çıkarımların neden-sonuç ilişkileri, bağlamları yanlış anlaşılmaktadır. Sağlık, eğitim, mevki, makam, bağımsızlık ve yaratıcı şaba bu hizmetleri verdiğini iddia eden kurumların performansına göre tanımlanmaktadır. Bu tür hizmetlerin gelişmesi hastanelerin, okulların ve bu sorun içerisinde yer alan diğer kurumların yönetimlerine, daha çok kaynak tahsis edilmesine bağlı bir işleyişe sahiptir. Bu kitapta yer alan makalelerde değerlerin kurumsallaşmasının toplumsal kutuplaşmaya ve psikolojik çöküntüye yol açtığını ortaya koyuyorum. Bunlar küresel yozlaşma ve modernleşmiş mutsuzluk sürecindeki üç boyutlu yapıyı teşkil etmektedir. Maddi olmayan ihtiyaçlar, meta haline dönüştürüldüğünde sağlık, eğitim, bilisel hareket kabiliyeti Refah ya da psikolojik iyileşmenin söz konusu olduğu hizmetlerin ya da yapılan uygulamaların neticeleri olarak tanımlandığında küresel yozlaşma sürecinin nasıl bir ivme kazandığını açıklayacağım. Çünkü gelecekle ilgili şu anda yapılmakta olan araştırmaların pek çoğunun bu değerlerin daha fazla kurumsallaşmasına, destek olumlarına ve onun aksine gerçekleşmesine yol açacak koşulları tanımlamak zorunda olduğumuza inanıyorum. Kişisel Yaratıcı ve özel ilişkilere ve esasen teknolaklarca, teknokratlarca kontrol edilemeyecek değerlerin ortaya çıkmasına hizmet eden kurumları yaratacak teknolojilerin kullanımlarının sağlanması yönünde araştırmalar yapmak zorundayız. Günümüzdeki gelecekçilik eğitimlerinin araştırmamız gerekmektedir. İnsan doğasını, dünya görüşümüzü ve dilimizi şekillendiren modern kurumların sahip oldukları genel sorunu ortaya koymak istiyorum. Bu nedenle okulu örnek olarak seçtim. Tüzel devletin diğer bürokratik kurumlarını oluşturan tüketici aile, siyasi parti, ordu, kilise ve medyayı sadece dolaylı olarak ele alacağım. Okulun gizli ile ilgili yaptığımız analiz sayesinde aile yaşamı, siyaset, güvenlik, inanç sistemi ve iletişimin toplumun okulsuzlaştırılmasında fayda sağlayacağı gibi... Kamu eğitiminin de aynı süreçten fayda sağlayacağını açıkça ortaya koyacağım. Analizime okulsuz bir toplumun ne anlamı geldiğini açıklayarak başlayacağım. Bu bağlamda daha sonraki bölümlerde ele alacağım bu yöntemle ilintili 5 özel yapı sayesinde açıklamalarım kolaylıkla anlaşılabilecektir. Sadece eğitim değil aynı zamanda sosyal gerçekliğin bizatihi kendisi de okullaştırılmış durumdadır. Okullaştırmanın maliyeti aynı müste müstemlekede yaşayan hem fakir hem de zengin için aşağı yukarı aynıdır. Amerika Birleşik Devletlerindeki şehirlerin 20'sinde, gettolarda ve zenginlerin yaşadığı banliyölerde her bir öğrenci başına düşen yıllık gider birbirine yakın orandadır. Ve bu oran çoğu zaman fakirler aleyhine dönmektedir. Fakirler ve zenginler aynı şekilde yaşamlarını yönlendiren, hayat görüşlerinin oluşmasına neden olan, ve onlar için neyin yasal, neyin yasal olmadığını tanımlayan okullara ve hastanelere bağımlıdırlar. Her iki kesime mensup bireyler de kendilerini iyileştirmeyi sorumsuzluk, eğitmeyi imkansız adetmekte ve otorite tarafından cezai-müeyyide tehdidi bulunmadıkça herhangi bir toplum, organizasyonu saldırgan ya da tarifkar olarak görmektedirler. Her iki grup için kurumsal uygulamaya karşı beslenen güven, ondan bağımsız bir şekilde icraatta bulunmayı şüpheli hale getirmektedir. Kişinin kendine ve topluma beslediği resmi dayanaklar olan güvenli gelişmişlik, Brezilya'nın kuzey doğusunda yaşayan halka nazaran Westchester'da daha tipik bir özellik arz etmektedir. Her yerde sadece eğitimi değil bir bütün olarak toplumu okulsuzlaştırmak gerekiyor. Refah bürokrasileri toplumun imgelem gücü üzerinde neyin değerli ve uygulanabilir olduğuna karar veren profesyonel, siyasi ve mali tekel olma iddiası taşırlar. Söz konusu tekerler, sefaletin modernizasyonunun köklerinde yer almaktadır. Kurumsal bir karşılığı olan her basit ihtiyaç, yeni bir fakir sınıfı meydana getirmekte ve yeni bir sefalet tanımı yapmaktadır. 10 yıl önce Meksika'da kişinin kendi evinde doğması, kendi evinde ölmesi ve bir arkadaşının mezarı yanına gömülmesi son derece normal bir yaşam düzeniydi. Kişinin sadece ruhsal ihtiyaçları kilise kurumu tarafından giderilirdi. Şimdi ise yaşamın evde baş... sona ermesi sefaletin ya da çok özel bir imtiyazın işareti haline gelmiştir. Hayatın sona ermesi ve ölüm, doktorların ve cenaze teşrifatçılarının kurumsal idaresi altında gerçekleşmektedir. Temel ihtiyaçlar toplum tarafından bilimsel olarak üretilmiş meta için talebe dönüştürüldüğünden artık sefalet teknologlarının istedikleri gibi değiştirebilecekleri standartlara göre tanımlanmaktadır. Böylece sefalet kelimesi bağcı reklamı yapılan malın ideal tüketim düzeyine ulaşamamış kişiler için kullanılmaktadır. Meksika'da 3 yıllık eğitimden marum olanlar fakir kategorisine yerleştirilirken, New York'ta 12 yıllık eğitimden marum olanlar aynı kategoride yer almaktadır. Fakirler her zaman toplumu zayıf kesimini oluşturmuştur. Kurumsal himayeye karşı gelerek, giderek artmakta olan güven, fakirlere yardım edilmesini engelleyen, psikolojik yetersizlik, başlarının çaresine bakamamaları gibi akıl almaz töhmetler altında bırakılmasına yollaşmaktadır. Ant dağlarının yüksek platolarında yaşayan köyler, toprak sahipleri ve tüccarlar tarafından sömürülmektedir. Limaya yerleştikten sonra siyasi patronlara bağımlı hale gelmişler ve okul eğitiminden yoksul olmalarından dolayı ehliyetsiz kişiler konumuna indirgenmişlerdir. Modernleştirilmiş sefalet, birinin içinde barındığı potansiyelin yitimiyle beraber koşullar üzerine etki gücü eksikliği ile birleşmektedir. Sefaletin modernleşmesi bütün dünyayı ilgilendiren bir olgudur ve bunun nedeni çağdaş az gelişmişliğin kökeninde yer almaktadır. Elbette bu durum fakir ve zengin ülkelerde farklı görünümler kazanmaktadır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şehirlerde Modern sefalet yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Dünyanın başka hiçbir yerinde sefaletin bu kadar yüksek bir maliyeti olmamıştır. Sefaletin ortadan kaldırması için yapılan harcamalar, başka hiçbir yerde bu kadar çok bağımlılık, kızgınlık, düşkırıklığı ve daha fazla talep yaratmamaktadır. Başka hiçbir yerde sefaletin sadece parayla gerçekleştirilen bir uygulamaya dayandırılması ve kurumsal bir devrime ihtiyaç duyulması bu kadar aşikar olmamıştır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde siyalar ve göçmenler iki nesil önce asla düşünülmeyecek ve üçüncü dünya insanların pek çoğuna tuhaf gelecek profesyonel bir ona için can atmaktadırlar. Örneğin 17 yaşına gelinceye kadar okul asan çocukların okula tekrar kabul edilmesi için işinden kaytaran bir kayıt memuruna ya da hastane günlüğü dünyadaki pek çok insanın 3 aylık geliri olan 60 dolarlık bir yatağı kendilerine tavsiye için bir doktora bel bağlayabilmektedirler. Fakat bu koruma fakirleri bu tür muameleye daha çok bağımlı kılmakta, işlerini kendi tecrübeleri ve içinde bulundukları toplumsal kesimdeki olanaklar çerçevesinde düzenlemelerini giderek imkansız hale getirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde fakirlerin içinde bulundukları konum, modern dünyadaki bütün fakirleri temsil eden koşullarla benzerlik göstermektedir. Söz konusu kurumların profesyonel hiyerarşisi, hizmet sunuş biçimlerinin ahlaki açıdan geçerli olduğuna halkı inandırdıktan sonra Amerika'daki Amerika'daki fakirler parayla işleyen refah kurumlarının işkinleştirdiği yıkıcılığı değiştiremeyeceklerini keşfettiler. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şehir gettolarında yaşayan fakirler kendi tecrübelerinden yola çıkarak okunsuz toplumun inşa edildiği toplumsal yapının yanılgılarını gösterebilirler. Anayasa Mahkemesi yargıcı William O. Douglas bir kurumu meydana getirmenin tek yolu onu finanse etmektir der. Bunun zıttı da doğrudur. Sağlığı, eğitimi ve refahı tehdit eden bu kurumlardan Mali yardımı çekmek suretiyle sebep oldukları fakirleşme süreci durdurulabilir. Federal yardım programlarını değerlendirimizde bunlar göz önünde tutulmalıdır. Söz konusu duruma bir örnek vermek gerekirse 1965-68 yılları arasında yaklaşık 6 milyon çocuğu içinde bulundukları olumsuzluklardan kurtarmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri okullarına 3 milyar dolar harcamıştır. Bu program Title one olarak adlandırılmıştır bu uygulama eğitim alanında şu ana dek uygulanan en pahalı programı teşkil etmektedir fakat söz konusu olumsuzluklara sahip çocukların öğrenimlerinde önemli bir önemli bir gelişme kaydedilmemiştir bu çocuklar orta gelirli ailelere mensup sınıf arkadaşlarıyla karşılaştırıldığında seviye olarak bu grubun gerisine yer almaktadır Ayrıca bu programı uygulanırken profesyoneller bu sayıya ilave olarak fakirlik sebebiyle iyi eğitimden marum kalan 10, bin, 10 milyon çocuğun daha var olduğunu saptadılar. Şimdi bu kişilerin ellerinde daha fazla federal yardım isteme, <gülüyor> daha fazla federal yardım talebinde bulunmak için pek çok neden var. Daha çok para harcanmasına rağmen fakirlerin eğitim düzeyinde ilerleme kaydelenmemesi nedeni, şu 3 maddeye özetlenebilir 1- 6 milyon çocuğun performansını arttırmak için 3 milyar dolar yetersizdir 2- para gerektiği şekilde harcanmamıştır farklı müfredata daha iyi yönetime fakir çocuklara yapılacak yardımla artışa ve daha çok araştırmaya gerek vardır 3- eğitimle ilgili dezavantaj okul içerisinde eğitimle gidilemez çünkü asıl problem okul kurumunun ta kendisidir. Para okul bütçesi bağlamında harcandığı sürece birinci maddenin doğruluğu geçerliğini sürdürecektir. Para gerçekten de dezavantajı sahip pek çok çocuğun yer aldığı okullara harcandı. Fakat fakir çocukların kendileri için harcanmadı. Söz konusu çocuklar için harcananması planlanan bu para, onu kendi bütçelerine federal yönetimin mali desteği olarak dahil eden okullara devam eden çocukların yarısı için kullanıldı. Söz konusu maddi imkan, eğitim için olduğu kadar çocukların bakımı, toplumsal rollerin aşılması ve sevişimi amacıyla kullanılmış oldu. Tüm bunların işçi ve olarak fiziki ortam, müfredat, öğretmenler, yönetim ve bu okulların bütçelerindeki diğer önemli unsurlarla bir araya getirildi. Sağlanan bu yardım, fakirler grubu ile okula devam ettikleri için problemli duruma gelen zengin çocuklarını memnun etmek, daha ziyade onların giderlerini temin etmek için harcandı. Nihayet fakir bir çocuğun eğitimi sırasında dezavantajlı konumuna çare olacak şekilde kullanılması kararlaştırılan her bir doların sadece küçük bir bölümü okul bütçesi yoluyla çocuğa ulaşabildi. Paranın beceriksizce harcandığı da doğru olabilir fakat olağanüstü bir beceriksiz bile, beceriksizlik bile okul sistemini burada belirtilen duruma ulaştırmaya yetmez. Okullar, yapıları gereği imtiyaz sahiplerinin bu konulardaki baskılarına direnmektedirler. Aksi takdirde dezavantaj durumu doğabilir. Özel müfredat ayrı sınıflar ya da daha uzun ders saatleri ise daha pahalıya mal olur ve daha büyük ayrımlara sebebiyet verir. Vergi mükellefleri 3 milyar doların Pentagon için harcanıyormuş gibi sağlık, eğitim ve toplumsal refah programları için harcanmasına alışmamış durumdalar. Şu anki yönetim eğitimcilerin muhalefetine direnebileceğine inanabilir. Programda bir kesinti söz konusu olursa, orta sınıf Amerikalılar için kaybedecek hiçbir şey yok. Fakat yardımın kontrol edilmesi, yönündeki taleplerini kendi çocukları için isteseler bile, fakir aileler kaybedecek bir şeyleri olacağını düşünmektedir. Birileri, bütçede kesinti yapmanın ve karları arttırmanın mantıklı bir çözümünün, Milton, Friedman ve diğerleri tarafından önerilecek öğrenim yardımı sistemine bağlı olacağını ümit etmektedir. Vatandaşın okullaşmadaki payını sahiplenmesine olanak sağlayacak yardımlar makul ve faydalı bir biçimde değerlendirilebilir. Böylesi kredi satın alma işlemlerinin okul müfredatına uygun bir şekilde sınırlandırılması uygulamanın daha eşit gerçekleşmesine imkan tanıyacaktır. Fakat bununla beraber toplumsal taleplerde bir eşitliğin sağlanması söz konusu olmayacaktır şu kesin bir şekilde açıkça ortaya konulmalıdır. Bir çocuk, eşit nitelikte okul eğitimi hakkına sahip olmakla zengin bir çocuğun konumunu nadiren elde edebilir. Aynı okula, aynı yaşta başlasalar bile fakir çocuklar, orta sınıf çocuklar için pek mümkün olan eğitim olanaklarının çoğundan mahrumdurlar. Bu avantajlar evdeki sohbetlerden ve kitaplardan çocuğun hoşlanacağı gezilere ve hem okulda hem de okul dışında yer alabileceği farklı ilgi alanlarına dek uzanmaktadır. Daha fakir çocuklar, gelişim ve eğitim amacıyla okula bağımlı kaldıkları sürece genellikle diğerlerinden gerek kalacaktır. Fakirlerin iddia edilen dengesikleri gidermek için sertifika almaya değil, öğrenme eğitimlerini gerçekleştirmelerini mümkün kılacak yardımlara ihtiyaçları vardır. Bütün bunlar zengin uluslar için olduğu kadar, fakir uluslar için de söz konusudur. Fakat bu durum daha çok insanın daha görünür biçimde ve aynı zamanda daha yüzeysel bir şekilde etkilemektedir. Latin Amerika'daki çocukların 3'te 2'si 5. sınıfı bitirmeden okuldan ayrılıyor. Ama bunun doğurduğu sonuçlar Birleşik Devletler'deki kadar kötü değildir. Bugün istikrarlı ve daha az marumiyetli klasik yoksulluğun kurbanları olan sadece birkaç ülke kalmıştır. Latin Amerika'daki pek çok ülke, ekonomik gelişmeye, rekabete dayalı tüketime ve bununla birlikte ...modernleştirilmiş sefalete doğru bir süreç sırasındadır. Bu ülkelerin halkları zengin olmayı düşerek fakir yaşamayı öğrendiler. Yasarı 6 ile 10 yıllık eğitimi zorunlu kılmaktadır. Böylesine uzun bir eğitim süresi küçük bir azınlığın katılımıyla sınırlı kalmasına rağmen... ...sadece Arjantin'de değil Meksika ve Brezilya'da sıradan vatandaşlar... Kuzey Amerika standartlarına eşdeğer bir eğitim arzu etmektedir. Bu ülkelerde nüfusun çoğu artık okula bağımlıdır. Sıradan bir eğitimden daha iyi okullaşmaya doğru bir eğilim söz konusudur. Okula karşı duydukları fanatizm okullaşmanın onları iki kat sömürmesine yol açmaktadır. Aynı zamanda birkaç kişinin eğitimi için halkın yaptığı yardım oranının artması da ve pek çok kişi tarafından gerçekleştirilen sosyal denetimin kabul edilmesinde bir artışa yol açmaktadır. Paradoksal olarak okullaşmanın kesinlikle gerekli olduğu yönündeki inanç sadece çok az sayıda insanın okullardan hissedebildiği ve gelecekte de bu sayının aynı olacağı ülkelerde hakimdir. Latin Amerika'da eğitimi gerçekleştirmek için aileler ve çocuklar tarafından hala pek çok farklı yol izlenmektedir. Ulusal gelirlerden okullaşmaya ayrılan pay, zengin ülkelere nazaran belki daha fazladır. Fakat yapılan yatırımlar toplam olarak 4 yıllık zorunlu bir eğitim için bile yetersizdir. Castro, 1980 yılında ülkedeki üniversiteleri ortadan kaldıracağı, bütün hayatı bir eğitim süreci haline getireceği sözünü verdiğinde, okullaşmaya doğru bir eğilimle sahipmiş gibi konuşuyordu. Bununla beraber orta ve yüksek okullarda, diğer Latin Amerika ülkeleri gibi, Küba'da okul yaşı olarak belirlenen dönemi, sorgulanamaz bir amaç gibi ve sade ve sadece geçici kaynak sıkıntılarından meydana gelecek kesintilerle geçilebilecek bir dönem olarak kabul edip, ona göre hareket etmektedir. Birleşik Devletler'de ortaya konan ama Latin Amerika'da sadece söz verilmiş olmakta kalan uygulamanın iki benzer aldatıcı noktası birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Kuzeyli fakirler, güneyli fakirler üzerine silinmel bir iz bırakan 12 yıllık eğitimden mağrum edilmektedirler. Ne kuzey? Ne de Güney Amerika'da fakirler zorunlu eğitimden eşit pay almaktadır. Fakat her iki durumda da okulaşmanın mevcudu yiyeti fakirlerin kendi eğitimlerini kontrol etmeyi engellemekte ve onları bundan mahrum bırakmaktadır. Okul bütün dünyada eğitim karşılığı bir etkiye sahiptir. Okul eğitimde uzman bir kurum olarak tanımlanmaktadır. Okulun başarısızlıkları çoğunlukla eğitimin son derece pahalı, karmaşık, gizli saklı bir iş olduğu yönünde bir kanıt olarak ileri sürülmektedir. Okul, eğitim için sağlanan parayı, insan ve iyi niyeti kendine mal eder. Buna ilave olarak eğitim görevini üstlenen diğer kurumları da engellemeye çalışır. İş, boş zaman, siyaset, şehir ve aile yaşamının bile kendi başlarına eğitimin aracı olmaları yerine bunların alışkanlıklar ve bilgi bakımından okula bağımlı oldukları peşin olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda hem okul hem de diğer kurumlar altından kalkılamayacak bütçeler ortaya koymaktadırlar. Birleşik Devletler'de fert başına okul eğitimi maliyeti hemen hemen sağlık uygulamaları maliyetindeki artış kadar hızlı gerçekleşmiştir. Fakat hem doktorlar hem de öğretmenler tarafından ortaya konulan hizmetteki artış sonuçlar açısından ciddi ciddi düşüş göstermektedir. 45 yaş üzerindekileri kapsayan sağlık giderleri birkaç kez ikiye katlanmasına rağmen halkın yaşam umudunda sadece %3'lük artışa neden olmuştur. Eğitimdeki giderlerin artışı ilginç sonuçları da beraberinde getirmektedir. Aksi halde Başkan Nixon, 1970 yılının ilk barında her çocuğun okuldan ayrılmadan önce okuma hakkı da sahip olacağı yönünde söz vermezdi. Birleşik Devletler'de eğitimcilerin her yıl ortaokul ve yüksek okulların tümünü kapsayan eşitlikli uygulamaları hayata geçirmeleri için 80 milyar dolara ihtiyaç vardır. Bu rakam şu an araca olan rakamın iki katından fazladır. Sağlık, eğitimin ve refah projeleri. 1974 yılında bu maliyetin şu anda projelendirilmiş 45 milyar dolar ra karşın 107 milyar dolar olacağını göstermiştir. 1969 yılında Vietnam'daki askeri hareket maliyetlerin de dahil edildiği savunma giderleri için yaklaşık 80 milyar dolar harcamış olan Birleşik Devletler açıkça görüldüğü gibi eşit okullaşma amacına uzak bulunmaktadır. Okul maliyetleri ile ilgili Çalışmalarda bulunan başkanlık komitesi, artmakta olan giderleri nasıl karşılayacağını ya da ne gibi bir düzenleme yapacağını değil, bu giderlerden kaçınmanın yollarını aramaktadır. Zorunlu eşit okullaşmanın ekonomik olarak uygulanamaz olduğu itiraf edilmelidir. Latin Amerika ülkelerinde her bir mezun öğrenciye harcanmış olan kamu maliyeti, en fakirle en zengin arasındaki gruba dahil olan ortalama bir vatandaş için harcanan paranın 350 ile 1500 katıdır. Bu çelişki Birleşik Devletler'de daha küçüktür fakat ayrım daha keskindir. %10'luk kesim oluşturan en zengin ailelerin çocuklarına yönelik özel eğitim için gerekli giderler karşılanmakta ve vakıflardan sağlanan burslardan yararlanabilmelerine olanak sağlamaktadır. Fakat bunun yanında zengin kesim %10'luk kesim oluşturan en fakir ailelerin çocukları için kişi başına yapılan harcamayla karşılaştırıldığında kamu fonlarından kişi başına düşen gelirin 10 katını elde etmektedir. Zengin kesimin çocuklarının okulda daha uzun süre öğrenim görebilmeleri, liseye nazaran üniversitede geçirilen bir yılın daha pahalı oluşu ve pek çok özel üniversitenin in azından dolaylı olarak vergiden muaf olmaları bunun temel sebeplerini teşkil etmektedir. Zorunlu eğitim, kaçınılmaz bir şekilde toplumu kutuplaştırdığı gibi uluslararası kat sistemine göre dünya milletleri arasında bir sınıflamanın oluşmasına da yol açmaktadır. Kaslar haline düşünülen ülkelerin eğitim alanındaki itibarları vatandaşların okulda geçirdikleri yılların ortalamasına göre belirlenmektedir. Bu değerlendirme ülkenin gayri safi milli hasılası ile yakından ilişkilidir ve bu yüzden de çok iç karartıcıdır. Çok daha iç karartıcıdır. Okulların neden olduğu paradoks ortadadır. Artan masraflar ülke içinde ve dışında yıkıcılıklarını arttırmaktadır. Bu durum paradoksal bir toplumsal sorun olarak ortaya konmalıdır. Üretiminin gidişatında değişiklik gerçekleştirilmedikçe, biyokimyasal kirlenme neticesinde doğal çevrenin bir süre sonra ortadan kalkacağına dair inanç, günümüzde genel olarak kabul görmektedir. Toplumsal ve bireysel yaşamın, hev kirlenmesi ve refahın yol açtığı zorunlu ve rekabeti dahili tüketimin kaçınılmaz yan, ürünlerinin, yan ürünlerince aynı oranda tehdit edildiği de itiraf edilmelidir. Okulların artışı silahların artışı kadar yıkıcıdır. Fakat bu yıkıcılık o kadar göze çarpmamaktadır. Dünyanın her yerinde okul maliyeti, gayri safi milli hasıla ve öğrenci sayısından daha hızlı artış göstermektedir. Her yerde okul için yapılan masraflar ailelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin beklentilerin çok çok üzerindedir. Bu durum her yerde okullaştırılmamış öğrenim için geniş bir planlamayı ve parası olarak desteklemeyi engellemektedir. Birleşik Devletler, hiçbir ülkenin okul sisteminin yarattığı talepleri karşılayacak denli zengin olamayacağını dünyaya kanıtlamaktadır. Çünkü başarılı bir okul sistemi, daha büyük bir okul sistemi için aileleri ve öğrencileri okullu eğitime şartlandırmaktadır. Bunun için gereken maliyet, daha yüksek eğitim dereceleri talep edildikçe orantısız bir şekilde artmaktadır. Eşit okul eğitimini geçici olarak uygulanamaz kabul etmek yerine, ilki olarak ekonomik anlamda saçma olduğunu, ve buna teşebbüs etmenin entelektüel olarak kısırlaştırıcı, toplumsal olarak kutuplaştırıcı ve bu sistemi destekleyen sinyal sisteminin inandırıcılığının yıkıcı olduğunu kabul etmek zorundayız. Zorunlu okul eğitimi ideolojisi mantıklı bir sınır kabul edilme etmemektedir. Beyaz Saray yakın geçmişte çok iyi bir örnek sergiledi. Aday olmadan önce Mr. Nixon'ı tedavi eden psikiyatrist Dr. H. Kenner, Başkan'a, 6 ile 8 yaşındaki bütün çocuklar arasında yıkıcı eğilime sahip olanların araştırılıp ortaya çıkarılması ve bu çocuklar için zorunlu bir terapinin sağlanması yolunda tasfiyede bulunmuştur. Gerekirse bu tip çocukların eğitimlere özel enstitülerde gerçekleştirilmelidir. Başkan, doktorundan gelen bu öneriyi değerlendirmek üzere eve gönderdi. Gerçekten de çocukların suçlu bulunmalarından önce suç işlemelerini önlemeye yönelik eğitim kampları okul sistemi üzerinde olumlu bir gelişme sağlayabilir. Eşit eğitim fırsatı gerçekten de hem arzu edilebilir hem de uygulanabilir bir amaçtır. Fakat bunu ancak zorunlu okullaştırma ile mümkün saymak, kurtuluşu kilise ile karşı karıştırmak anlamına gelmektedir. Okul, modern proletaryanın dünya dini haline gelmiş ve teknolojik çağın fakir insanları için faydasız kurtuluş vaatlerinde bulunmaktadır. Ulus devlet bütün halkı, geçmişin toplum üyeliğine, kabul edilme ritüellerine ve hiyerarşik terfilere benzemeyen ve bir dizi diploma ile belgelenen gruplara ayırarak bu sistemi benimsemiştir. Fatihler, 16. yüzyılda Meksika'yı ve Peru'yu fetheden İspanyol Fatihler ve Engizisyon Mahkemesi yoluyla ilahiyatçıların değerlendirmelerini benimseyen İspanyol Krallarının yaptığı gibi, modern devlette okul kaçaklarıyla ilgilenen iyi niyetli görevlerin iş eksilimleri vasıtasıyla eğitimin ve eğitimcilerin değerlendirmesi işini kendi üzerine almıştır. 200 yıl önce Birleşik Devletler, kilise tekerinin ortadan kaldırma hareketinde dünyaya öncülük etmişti. Günümüzde ise okul tekerini ve ayrımla ilgili ön yargıyı olarak bir araya getiren bir sistemin anayasal olarak ortadan kaldırılmasının ihtiyaç duyulmaktadır. Modern, hümanist bir toplum için halk arasında yapılacak ilk düzenleme şu şekilde olmalıdır. Devlet, eğitimle ilgili herhangi bir yasa yapma şekil, hakkına sahip değildir. Böylece eğitimle ilgili kalıplaşmış herhangi bir zorunluluk artık söz konusu olmayacaktır. Eğitimi devletten bağımsız hale getirmek amacıyla, daha önceki bazı müfredat programlarının devamına dayalı eğitim merkezlerinin kiralamada, seçimde ya da girişte yaşanan ayrımları bir kanunlama Kanunla yasaklama söz konusudur. Bu garanti hiçbir işlev ya da rol için gereken yeterlik testlerini hariç tutmayacaktır. Fakat kamu gelirlerinin en yüksek harcamalarıyla elde edilen bir yeteneği öğrenen ya da hiçbir fayda, faydalı yetenek veya işle alakalı olmayan, sadece diploma elde edebilmiş bir kişinin lehine olan şu anki mevcut saçma ayrım ortadan kaldıracaktır. Halkı sadece okulda sahip olduğu kariyeri herhangi bir şekilde yetkisizleştirmekten koruyarak okulun anayasal bir şekilde devletten bağımsızlaştırılması, özertleştirmesi psikolojik bakımdan yararlı olacaktır. Eğitimciler eğitimi sertifikayla paketleyip sunmakta ısrarlı olduklarından okullaşma suretiyle ne eğitimde ne de bir adaletle gelişme kaydedilebilmektedir. Toplumsal rollerin öğrenimi ve mevkii okullaşmada gözden kaybolmaktadır. Bununla beraber sınıf geçme başkalarının görüşüne bağlıyken öğrenim yeni bir hüner ve iş gücü kazanmak anlamına gelmektedir. Öğrenme genellikle eğitimin bir sonucudur. Fakat bir rol seçimi ya da bir iş piyasası için yapılan kategori giderek okula devam süresinin uzunluğuna bağlı hale gelmektedir. Eğitim öğrenmeyi kolaylaştıran koşulların seçimidir. Adayın bir mertebe elde etmek için yeniden getirme, yerine getirmek zorunda olduğu şartların bir müfredatını oluşturmak suretiyle roller belirlenmektedir. Okul bu roller için gereken eğitimi sağlamaktadır. Öğretimi değil. Bu ne mantıklıdır ne de özgürleştiricidir. Okulda pratik değer olan niteliklere bağlantı kurulmadığından mevcut okullu sistemin mevcut okullu eğitim sistemi mantıklı değildir. Fakat daha ziyade bir süreç yoluyla böylesi niteliklerin elde edilebileceği varsayılmaktadır. Bu özgürleştirici ya da eğitimsel değildir. Çünkü öğrenmedeki her adımı toplumsal kontrolün onayladığı daha önceki tedbirlere uygun kişi işin öğretimi saklı tutmaktadır. Öğrenim programı toplumsal hiyerarşide daima belirleyici bir rol oynamıştır. Bazen bu doğum öncesi olabilmektedir. Kader sizi üstün bir toplumsal sınıfa ve aristokrasiye bağlı kılar. Müfudat bir ritüel, bir dinsel düzenleme ya da savaşta veya avcılıkta sergilenen ustalıklar halini alabilir ya da eskilerde yaşamış hükümdar vari, Bazılar dizisine bağlı hale gelebilir. Evrensel okullaşma rol belirlemeyi, bireysel yaşamın tarihinden ayırmak anlamına geliyordu. Herhangi bir iş yerinde herkese eşit tanıma anlamını taşırdı. Günümüzde bile vatandaşların hatalı bir şekilde okulun belli bir amaca uygun öğrenme, başarılarına duydukları güvenin okula bağımlılığı sağlandığına inanılmaktadır. Halbuki okul sistemi insanlara eşit şanslar vermek yerine imkanların dağılımında tekerleşmeye ulaşmıştır. Bireyin bir kabiliğe sergileme eğilimini müfredattan ayırabilmek için bir kişinin öğrenim tarihini araştırmak yasak sayılmalıdır. Siyasi ilişkileri, kiliseye devamı, aile bağı, cinsel yaşamı ya da ırk geçmişiyle ilgili konularda olduğu gibi tabu haline getirilmelidir. Önceden tasarlanmış okullaşma temeline dayalı ayrımı yasaklayan kanunlar yasada yer almalıdır. Elbette ki yasalar ne okulsuzlaşmaya karşı önyargı ortadan kaldıracaktır ne de bu yasalar kişiyi ot otodidaktik olmaya zorlamak anlamına gelecektir. Fakat nedenleri ortaya konulmamış, haksız ayrımların önüne geçebilecektir. Okul sisteminin dayandığı ikinci önemli yanılsama, öğrenmenin öğretme sonunda ortaya çıktığı yolundadır. Öğretme ediminin bazı durumlarda belirli öğrenmeleri yardımcı olabileceği doğrudur. Fakat pek çok insan, sahip oldukları bilgilerin çoğunu okul dışında edinmektedir. Pek çok öğrenme kendiliğinle olmaktadır ve Pek çok planlı öğrenme bile programlanmamış eğitimin sonucu değildir. Ebeveynler, ebeveynler, öğrenmeleri yolunda daha çok özen göstermelerine rağmen normal çocuklar ana dillerini kendiliğinden öğrenmektedirler. İkinci bir dilde öğrenen çoğu insan alışılmadık şartlar altında ve belli bir diziyi dayanmayan öğretim sonunda bunu başarmaktadır. Ya büyük anne ve büyük babalar ile yaşarlar, ya seyahat ederler, ya da bir yabancının refakatinde büyürler. Okumadaki akıcılık da aşırı müfredat çalışmalarının bir sonucu değildir. Okuma ediniminden zevk alan pek çok insan buyu bu okulda edindiklerine inanmaktadır. Doğruluğu araştırdığında ise bunun bir yanılsama olduğu ortaya çıkmaktadır. Fakat öğrenme ediniminin çoğu gelişi güzel veya iş ya da zevk olarak tanımlanan, diğer bazı aktivitelerin yan ürünü olarak gerçekleşmesi, planlanmış öğrenmenin planlanmış eğitimden faydalanmadığı anlamına gelmez. Bunların her ikisi de gelişim için gereklidir. Yeni ve karmaşık bir yetini elde etme göreviyle, Karşı karşıya kalan, son derece güçlü bir şekilde motive edilmiş öğrenci, şimdilerde ezber yoluyla okuma, İbranice, İlmihal ya da çarpım tablosu dersi vermiş, eski kafalı bir okul müdürüyle bütünleşmiş, disiplinden büyük yarar sağlayabilir. Okul, tekrara dayalı bu tip eğitim yöntemini son derece nadir uygulamaktadır ve artık itibarda görmemektedir. Bununla beraber motive edilmiş, normal yeteneğine sahip bir öğrenci, bu klasik yöntemde öğrenim gördüğünde birkaç ay gibi kısa bir sürede çalıştığı konuya hakim olabilmektedir. Bu, kodların geçerliliği kadar şifrelemenin, ikinci ve üçüncü dili okuyup yazabilmenin ve cebir, bilgisayar programlama, kimyasal analiz gibi özel dillerin ya daktilografi, saat tamirciliği, muslukçuluk, demircilik, televizyon tamirciliği gibi el geliştiren işler ya da dans etme, araba kullanma ve dalış yapma gibi yetenekler için de geçerlidir. Belirli bazı durumlarda özel yetenek gerektiren öğrenim programına kabul edilme, diğer başka yeteneklerde yeterli sahip olmayı da gerektirebilir. Fakat böylesi ön koşul isteyen yeteneklerin elde edilmesiyle oluşan bir sürece kesinlikle bağımlı olmamalıdır. Televizyon tamirciliği, okuryazarlık ve biraz da matematiği ön koşul olarak kabul ederken, dalgışlık, iyi yüzme, şoförlük ise bu iki koşulun çok küçük bir kısmını gerektirmektedir. Ve cere öğrenimindeki süreç ölçülebilmektedir ortalama bir şekilde motive edilmiş bir yetişkin ihtiyaç duyduğu zaman ve en uygun kaynaklar kolaylıkla hesap edilebilir. Birleşik Devletler'de yüksek seviyede bir akıcılığa kılışıncaya kadar, ikinci bir Batı Avrupa dili öğreniminin maliyeti 4 ile 600 dolar arasında değişmektedir. Orta Doğu dillerinden Orta Doğu dillerinden biri için gereken eğitim süresi Avrupa dillerine göre iki kattır. Bu durum, New York'ta 12 yıllık bir süreyi kapsayan ve maliyeti hemen hemen 15.000 doları bulan okullaşmayla çok az karşılanabilmektedir. Hıfsız Sığha departmanında çalışan bir işçinin kaldırabileceği bir koşul. Şüphesiz ki sadece öğretmenler değil, aynı zamanda matbaacı ve eczacılar da yetişmelerindeki maliyetin çok yüksek olduğu yolundaki kamusal, kamusal yanılsamayı güçlendirerek meslektaşların değerini korumaktadırlar. Günümüzde okullar eğitim yardımının çoğunu kullanma önceliğine sahiptir. Karşılaştırılabilir bir okullaşmaya göre daha az maliyeti olan, tekrara dayalı eğitim. Okullarda eğitim görmeye tenezzül de zengin olanlar ya ordu ya da büyük şirketler tarafına eğitimi sağlanan kişiler için bir imtiyaz niteliği taşıma Birleşik Devletler'de var olan eğitimde, gelişimsel okulsuzlaştırma programında öncelikle tekrar adayla eğitim için mevcut olan kaynaklar sınırlıdır. Fakat birey için yaşamın herhangi bir anında tanımlanabilir yüzlerce yetenek arasında istediği eğitimi seçebilmesi için hiçbir engel söz konusu olmamalıdır. Şimdilerde herhangi bir yetenek geliştirme merkezindeki parasız eğitim imkanı her yaştaki fakir bireyler için sınırlı olarak sunulabilmektedir. Eğitim imkanı sağlayan bir hizmetin insanlara doğuştan hak olarak verildiğini görür gibiyim. Elde eden yardımla... Muhtemelen yaşamların erken dönemlerinde elde ed edememiş fakirleri desteklemek için daha sonra gelen sayıca çoğaltılmış kullanıcılar için ilgiyi çoğaltacak bir imkan oluşturabilir. Bu tip karşılıksız olarak sunulacak imkanlar pek çok insanın rahat bir şekilde daha hızlı, daha ucuz ve okula göre daha az yan etkiyle yoğun talep duyan yetenekleri elde etmesi olanak sağlayacaktır Potansiyel branş öğretmenleri temin, te, temininde asla sıkıntı duyulmayacaktır. Çünkü bir yeteneğe duyulan talep bir topluluk içerisindeki uygulamasıyla artmaktadır. Üstelik bir yetenekle meşgul olan biri aynı zamanda onu başkalarına öğretebilir fakat günümüzde talep edilen ve bir öğrenim gerektiren branşların diğer insanlarla paylaşılması hususunda engeller vardır. Bu durum, ya tekel ellerinde bulunduran öğretmenler ya da kendi meslektaşlarının çıkarını koruyan sendikalar tarafından oluşturulmaktadır. Müşteriler tarafından çalıştırdıkları personel ya da kullandıkları süreç açısından değil de ortaya koydukları sonuçlar itibariyle değerlendirilen yetenek geliştirme merkezleri, işsiz olarak kabul edilenler için bile herhangi bir şüphe duyulmadan çalışma imkanları ortaya koyabilecektir. Gerçekten de böyle yetenek geliştirme merkezlerinin, işverenin ve sahip olduğu iş gücünün gelişimini ve eğitim imkanlarını bu yolda kullanmayı seçen kişilere iş alanları sağladığı halde iş yerlerinde oluşturulamaması için hiçbir sebep yoktur. 1965 yılında Puerto Rico'luları, iletişim kurabilmek için New York bölgesindeki öğretmen ve kamu çalışanlarından oluşan yüzlerce kişiye İspanyolca öğretmek gerekmiş öğretmen ihtiyacında bir artış olmuştu. Arkadaşım Geri Morris, İspanyolca yayın yapan bir radyo istasyonundan Haaland bölgesinde ana dili İspanyolca olan kişilere gereksinim duyulduğu yolunda bir duyuru yapmıştı. Ertesi gün, büronun önünde 200 kadar genç insan bu işi kapabilmek için sırada bekliyordu ve bunlardan pek çoğu okuldan atılmış, yaklaşık 50 kadarı seçilmişti. Bu gençler, Birleşik Devletler Yabancıları Hizmet İnstitüsü'nün hizmetinde üniversite mezunu dil bilimcilerce kullanılmak üzere hazırlanmış İspanyolca el kılavuzları üzerinde eğitim gördüler ve bir hafta içinde kendi kendilerini öğretmenleri oldular. Bu gençlerden her biri İspanyolca konuşmak isteyen 4 New Yorkluya bu dili öğretmekle yükümlüydü. 6 ay içinde söz konusu çalışma tamamlandı. Bu bölgeden sorumlu Kardinal Spielmann, 127 bölgenin her birinde 3 yeğenin İspanyolca konuşarak iletişim kurabildiğini açıkladı. Hiçbir okul programı elde edilen bu sonuçla karşılaştırılamaz. Branş öğretmenlerin azı sertifikaya verilen abartılı öneminin neticesidir. Sertifika, piyasa manipülasyonunun altyapısını oluşturmaktadır ve sadece okullaştırma zihniyeti içinde mantıklı gözükmektedir. Güzel sanatlar ve el becerisi gerektiren işlerle uğraşan pek çok öğretmen, herhangi bir zanaat erbabına göre daha az yetenekli, daha az yaratıcı ve daha az iletişim kurabilmektedir. Yüksek okullarda görev yapan pek çok İspanyolca ve Fransızca öğretmeni öğrettikleri dili, yarın dönemlik sıkı bir tekrar dayalı öğretimden geçmiş öğrencilerin konuşabildiği doğrulukta konuşamamaktadır. Puerto Rico'da Angel Quentiro tarafından yürütülen araştırmalar, pek çok gencin teşvik edildiklerinde, gerekli programlar uygulamaya konulduğunda ve gerekli araçlarla iletişim kurmaları sağlandığında, bitkilerin, yıldızların ve uzayın bilimsel keşiflerinin ve bir motor ya da bir radyo işleminin nasıl ve niçin keşfedildiğine dair eğitim veren Pek çok öğretmenden daha verimli bir şekilde arkadaşlarının yararlı olabileceklerini ortaya koymaktadır. Piyasayı oluşturursak branş öğrenim için doğacak fırsatlar çoğalabilir. Bu ise müfredat zorunluluğu olmaksızın bir zeka programına son derece yüksek düzeyde motive edilmiş, doğru öğretmeni doğru öğrenciyle buluşturmaya dayalıdır. Bağımsız, rekabete ve tekrara dayalı eğitim, ortodoks diniyetli eğitimciler için saygısızlık anlamına gelmektedir. Bu okulun bir araya getirdiği yeteneklerin edinimini insan eğitiminden ayırmaktadır. Bu, ne olduğu bilinmeyen amaçlar için ehliyetsiz öğretmeye karşılık ehliyetsiz eğitimin gelişmesine yol açmaktadır. Sicil ile alakalı olarak ilk bakışta anlaşılır gibi görünen bir öneriye eğilim vardır. Halk tarafından desteklenen bu çalışmayı Christopher Jenks hazırlamıştır. Bu çalışmada eğitim amaçlı kullanım, Eğitim amaçlı kullanım hakkı ya, hakkı ya öğrenim harcaması ile ilgili bursların istedikleri okullarda söz konusu harcamalar için ailelere ya da öğrencilerin kendilerine kredi olarak verilmesi ileri sürülmektedir. Böylesi bireysel bir sahip olma hakkına ve gerçekten de maddi kaynaklarının eşit şekilde faydalanması için bir garantiye ihtiyaç duymaktayız. Şayet bu hak inkar edilirse söz konusu bu paylaşımı teyit ve talep etmek yasal bir haktır. Bu giderek artan vergilere karşı oluşturulan bir garantileme biçimidir. Bununla beraber Jenks'in bu önerisi maalesef muhafazakarlar, liberaller ve radikallerin hepsinin Amerikan eğitim sisteminde pek çok çocuğa kaliteli eğitim sağlamak amacıyla profesyonel eğitimcilerin çok az teşvik edildikleri yolunda bir zamanlar yapılan şikayetlere işaret eden açıklamalarla başlamaktadır. Bu öneri, öğrenim giderlerini karşılamak amacıyla tasfiye edilen bursların okullaşmaya ayrılması gerektiği yolundaki içeriğiyle uygunamaz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, topal bir adama iki değnek verip, bunlar ancak uçlarını birbirine bağlarsa kullanabileceğini şart koşmaya benzer. Öğrenim giderleri için gereken burslarla ilgili yapılan bu öneri, sadece profesyonel eğitimcilerin değil, aynı zamanda ırkçıların, dini okulları yaygınlaştırmaya çalışanların ve bölücülerin kendi çıkarları için kullanabilecekleri bir yapıya sahiptir hepsini öte, bu desteğin okulda eğitim için yapı kullanılması yönündeki kısıtlama, bilgilenmek isteyenlerin değil, çıkar çevrelerinin istifade edebileceği bir öneri haline getiriyor. Jenkins çalışmasını. Jenkins eğitimin tekrar finanse edilmesiyle ilgili tartışmasına egemen olan okulların yararına gözüken bu ayrım, eğitim reformu için ihtiyaç duyulan en kritik temel prensiplerden birine güvensizliği ortaya koyabilmektedir. Söz konusu reform, öğrenme sertifesinin ve sorumluluğunun öğrenene ya da öğreticiye geri dönüşüdür. Okulsuz toplum, öğrenme eğitiminin iki yönlü doğasını vurgulamaktadır. Tek başına tekrara dayalı öğretim gösterilecek gösterecek kısa bir felakete neden olabilir. Öğrenmenin diğer çeşitlerine de eşit derecede özen gösterilmelidir. Fakat bir yeteneği öğrenmek için okullar yanlış yerlerse, bu aynı zamanda okulların eğitim için en kötü yer oldukları anlamına gelmektedir. Okul Kısmen bunlar arasında bir ayrım gözetmediğinden her iki görevi de doğru düzgün yerine getirememektedir. Özellikle müfadat konsüle ilintili olduğundan pek çok okul yetenek öğrenimine yetersiz kalmaktadır. Pek çok okulda bir yeteneği geliştirme anlamına gelen bir program bunu tamamen alakasız bir diğer görevle birleştirilmiştir. Tarih dersi matematik dersini gösterecek gelişmeyle ve oyun hakkını kazanmada derse devamlı irtibat irtibatlandırılmıştır. Okullar, özgür eğitim terimini ifade edeceğim açık uçlu kişisel çabalarla elde edilen yeteneklerin araştırmaya yönelik kullanımını teşvik eden koşulların düzenlenmesinde bile hiçbir işe yaramazlar. Buna sebep olan ana etken, okulun zorunlu olması ve okullaşma adına okullaşmanın gerçekleştirilmesidir. Öğretmenlerin kurumda zorunlu olarak kalmaları, böylesi kurumlara şüpheli bir imtiyaz kazandırmaktadır. Nasıl ki, yetenek öğretiminin müfredat sınırlamalarından bağımsız olması gerekiyorsa, Özgür eğitimde devam mecburiyetinden bağımsız olmalıdır. Keşfedici ve yaratıcı davranış için hem yetenek öğrenimi hem de eğitim kurumsal düzenlemeler tarafından bir amaç haline getirilebilir. Fakat bunlar farklı, genellikle işin doğasına da aykırıdır. Pek çok yetenek tekrarlar yoluyla elde edilebilir ve geliştirilebilir. Çünkü tekrar tanımlanabilir ve öngörülebilir davranışın becerisini gerektirmektedir. Bununla beraber yetenek öğretimi, yeteneğin kullanılabileceği koşulların kalıcılığına ümit bağlayabilir. Yine de yeteneklerin keşfedici ve yaratıcı kullanımı tekrarda dayanmayabilir. Öğretimin bir çeşidi tem olarak taklide zıt olmasına rağmen eğitim, öğretimin bir sonucu olabilir. Bu ise toplum tarafından sağlanan anılara ve vukufiyeti sağlayan şifrelerin bazılarına sahip olan partnerler arasındaki ilişkiye, hafızasını yaratıcı bir şekilde kullanan kişilerin hepsinin eleştirel niyetine, soruyu soran ve onun muhatabı için yeni kapılar açan beklenmedik sürpriz sorulara dayanmaktadır. Yetenek öğretimi, standart cevaplar, tepkiler geliştirmek için öğrenene izin veren, koşulların düzenlenmesine bağlıdır. ACL rapperler ya da öğretmenler, onları birbiriyle eşleştirir. Böylece öğrenme gerçekleşebilir. Öğretmen, bireyleri kendilerine ait ortaya konulmamış sorulardan başlayarak bir araya getirir. Çoğunlukla ortaya koyduğu bilmeceyi formüle etmesi amacıyla öğrenciye yardımcı olur. Aynı metinde aynı konuyu keşfetmek için sadece anlaşılır bir açıklama ona işini bulma gücünü kazandıracaktır. Eğitsel amaçlar için eşler oluşturmayı halletmek, bir oyun için branş öğreticileri ve eşler bulmaya göre daha zor gözükmektedir. Bunun sebebi, okulun içimizde meydana getirdiği ve bizi tenkitçi bir konuma sokan derin korkudur. Yeteneklerin sertifikaya dayanmayan değişimi, arzu edilmeyen yetenekler de olsalar daha çok tahmin edilebilir. Bununla beraber kendileri için toplumsal, entelektüel ve duygusal olarak önemli olan belirlenmiş bir konuyu paylaşan insanlar arasındaki sınırlı buluşma şansına göre daha az tehlike gözükmektedir. Bir öğretmen olan Brezilyalı Paulo Freire, bunun kendi tecrübesinden biliyor. Herhangi bir yetişkinin çözümlediği ilk kelimeler siyasal bir anlam içeriyorsa, 40 saatlik bir zaman dilimini kapsayan bir konuda okuma eylemine başlayabileceğini ortaya koymuştur. Fryer, elinde bulunan öğretmen kadrosunun köylere gidebilecek veya bir kuyuya girebilecek ya da patronlara verilmesi koşuluya gereken borçlarla ilgili birleşik faiz gibi gündemin önemli konularını işaret eden konuşmaları anlayabilecekleri şekilde itiyor. Köylüler bu anahtar kelimeleri tartışmak için akşamları bir araya geliyorlar. Pek anlamlı gelmese de Sağtada yazıda olan bu kelimelerin her birini fark etmeye başlıyorlar. Harfler gerçeğin gizlini çözmeye ve bir problem olarak üstesinden gelinebilir olmaya devam ediyor. Sık sık tartışmacıların toplumsal bilinçlerinin nasıl geliştiğine ve okumayı öğrenir öğrenmez nasıl hızla siyasal bir harekette bulunmaya sevk edildiklerine tanık olunuyor. Yazdıklarıyla gerçeği kendi arasında almış görünüyorlar. Kalemlerin hafif oluşundan şikayet eden bir adam hatırlıyorum. Kalemler bir kürek kadar ağır olmadığından bu insanlar kalemleri kullanmakta zorluk çekiyorlardı. Çalışmaya giderken arkadaşları tartışıp durdukları bir kelimeyi çapasıyla toprak yazan bir adam vardı. Arkadaşım Freyr, eğitimciler tarafından beğenilen ve önceden belirlenmiş kelimeler arasının etrafında sürdürülen çalışmaları yürütmeyi reddederek, tartışmacıların sınıf ortamına getirdikleri kelimeler çerçevesinde bir çalışmayı tercih ettiğinden dolayı, 1962 yılından beri oradan oraya göçerek sürgün hayatı yaşamaktadır. Başarılı bir şekilde okullaştırılmış insanlar arasında eğitim birlikteliği oluşturmak farklı bir görevdir. Ciddi gazete okuyucuları arasında bile böylesi bir yardıma ihtiyaç duymayanlar azınlığı teşkil etmektedir. Çoğunluk bir slogan, kelime ya da resim hakkında tartışmak amacıyla bir araya getirilemez ve getirilmemelidir de. Fakat Fikir yine aynıdır. Kendi inisiyatiflerine göre belirlenmiş ve tanımlanmış bir problemi tartışmak amacıyla bireye gelebilmelidirler. Yaratıcı ve araştırıcı öğrenmeyi gerçekleştirmek için aynı terimler ya da problemlerle kafası karışmış partnerlere ihtiyaç vardır. Önemli üniversiteler programlarına çok sayıda derse yer vererek insanları bir araya getirmede başarısı olmakta ve müfethata ders yapısına ve bürokrasiye bağımlı olduklarından genellikle başarısızlığa uğramaktadırlar. Üniversitelerine dahil olduğu okullarda önceden belirlenmiş problemlerle ritüel olarak tanımlanmış oturumlarla ilgilenmek için sınırlı sayıda insanın zaman ve motivasyonunu elde etmek üzere pek çok kaynak harcanmaktadır. Okula radikal bir alternatif olarak aynı sorunla motive edilmiş diğerleriyle kendi sorununu paylaşmak için her biriye eşit şans verilerek bir ağ ya da servis oluşturulmalıdır. Entelektüel bir eşleştirmenin bu uygulamanın New York'ta nasıl başarılı olabileceği yolundaki görüşünü vererek ne demek istediğimi bir örnekle açıklayayım. Verimli bir zaman ve ücretle her bireyi tartışabileceği bir partner bulmak amacıyla kendi adresini, telefon numarasını, tartışmak istediği kitabı, makaleye ya da filmi bilgisayar ortamına aktarır. Aynı girişimde bulunmuş diğer bireylerin listesini mektupla birkaç gün içerisinde elde edebilir. Önce aynı konu hakkında diyalog kurmak isteyenlere, bilinebilecek kişilerle bir toplantı tertip etmek amacıyla bu liste kendisine bilgisayar ortamında iletilir. İnsanları belirli bir konuya karşı duydukları ilgilere göre bir araya getirmek son derece basittir. Bu uygulama bireylere üçüncü bir şahıs tarafından yapılan bir açıklamayı veya eseri tartışmak üzere dostça bir arzuya dayalı olarak toplantıyı tertip etme inisiyatifini verir. Bu isteğe karşı genellikle üç ihtiraz yapılmaktadır. Bunları sadece önerimle eğitiminiz okulsuzlaştırmasına ve öğrenimi toplumsal kontrolden ayırmaya yönelik kökleşmiş karşı çıkışa dikkat çekmek için teoriye açıklığa kavuşturmak amacıyla değil aynı zamanda öğrenme maçları için kullanılmayan mevcut kaynakları önermeye yardımcı olabileceğinden dolayı da tartışacağım. Yapılan birinci itiraz şudur. Kendini tanımlama için bir fikre ya da bir konuya dayanmamaktadır. Böylesi Subjektif terimler kesinlikle bir bilgisayar sisteminde de kullanılabilir. Siyasal partiler, kiliseler, sendikalar, kulüpler, yerel toplantı merkezleri ve profesyonel kurumlar bu şekilde kendi eğitim çalışmalarını düzenlemekte ve aslında okul sistemine benzer bir düzen içerisinde hareket etmektedirler. Belirli konuları araştırmak amacıyla insanları bir araya getirmektedirler. Bu insanlarla önceden belirlenmiş ortak ilgiler konusunda kurslar, seminerler ve müfredat çerçevesinde bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde konuya göre insanları bir araya getirme öğretmen merkezidir. Bir araya gelenlerin tartışmayı başlatmak amacıyla bir otoritenin hazır bulunmasına ihtiyacı vardır. Aksine sadece kitap, film ve benzerilerinin isimleriyle insanları bir araya getirmek, özel dili, terimleri ve içerisinde bir problemi, ya da bir gerçeğin vurgulandığı çerçeveyi belirlemeyi yazarı bırakmakta ve uygulamaya başlamayı bekleyen kişilerin kendilerini bir başkasının tanıtmalarına imkan tanımaktadır. Örneğin insanları kültürel devrim fikri etrafında bir araya getirmek genellikle ya karışıklığa ya da demagojiye yol açar. Diğer yandan Mao, Markus, Freud ya da Goodman tarafından yazılan bir makaleyi anlamak amacıyla birbirlerinin yardımcı olma isteği duyan kişileri bir araya getirmek, Lombardiyalı Peter hakkında Aquinas'ın yorumlarına Sokrat tarafından yapıldığı farz edilen açıklamalar etraflarında kurulan, Platon'un diyaloglarından gelen özgür öğrenme vazifesi görür. Bir konu başta etrafında insanları bir araya getirme fikri temelde, örneğin büyük kitaplarla ilintili olarak kurulmuş kulüplerle ilgili teoriden farklılık arz etmektedir. Şikagolu bazı profesörlerin seçimini güvenmek yerine ortak ilgilere sahip iki kişi daha, geniş analizler için herhangi bir kitabı seçebilir. İkinci itiraz şudur. Böylesi bir tartışma partneri arayanların niçin yaş, geçmiş birikim, dünya görüşü, yeterlilik, deneyim ya da diğer tanımlanabilir karakteristikleri dahil etmelerine izin verilmiyor. Üniversitelerin bazılarına böylesi ayrımcı kısıtlamaların temel organizasyon araçları olarak bir konu başlıyor etrafında eşleştirme yapmak için oluşturulmaması için bir neden yoktur. Seçilmiş bir kitabın yazarına sunulduğu ya da betimlendiği bir toplantıya ilgi duyan kişilerin bireye gelmesini teşvik etmek için tasarlanmış ya da selahiyetli bir danışmanın garanti edildiği veya sadece tartışmanın yapıldığı konuya karşı özel yaklaşımlı olan insanlar arasında yapılacak bir toplantıya izin verileceği bir sistem oluşturulabilir. Öğrenmenin özel amaçlarını başarma yolundaki bu kısıtlamaların her biri için avantajlar bulunabilir. Fakat böylece kızıtlamaları önermenin gerçekte dediğin insanların kibirli olduğu yolundaki önyargıdan doğan bir küçümseme olduğu endişesini taşıyorum. <gülüyor> Eğitimciler, anlayamayacakları ve sadece ilgi duydukları için okudukları bir metin hakkında bir şey bilmeyen, cahil bir kişiyle buluşmak istemiyorlar. Üçüncü itiraz Bir araya gelmeyi arzulayanlara mekan, program Film gösterimi sağlamak suretiyle bir araya gelmeli, hızlandıracak sıradan yardımları niçin sağlanmıyor? Şimdilerde bunlar, hantal bürokrasiyi karakterize eden bütün eksikliklerle beraber birlikte okullar tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplantıların inisiyatifini bir araya gelecek kişilerin kendine bırakırsak, hiç kimsenin eğitim birimi olarak sınıflandıramayacağı organizasyonlar, bu işi muhtemelen daha iyi yapacaktır. Yaptıkları işleri eğitim toplantıları için cazip hale getirmek suretiyle gerçekleştirdikleri hizmetleri artırabilecek olan restoran sahiplerini, yayıncıları, telefon servislerini, mağaza departman sorunlarını ve banyo trenlerine görevli memurları düşünüyorum. Partnerler bir kafeteryada ilk toplantılarında karar verdikleri kitabı tartışmaya açarak kimliklerini sergileyebilirler. Bu tip toplantıları düzenleme inisiyatifine sahip kişiler, ilgilerini belirledikleri insanları bir araya getirmek için alıntı yapacakları maddeleri daha sonra öğreneceklerdir. Bir ya da birkaç yabancı ile beraber tartışmayı belirleme riski zaman kaybına, hayal kırıklığına ya da bir koleje başvuran kişinin üstlendiği riske göre daha az hoşnutsuzluğa yol açar. Bir magazinde yer alan herhangi bir makaleyi tartışmak için bilgisayar ortamındaki iletişimle 4. maddedeki 4. caddedeki bir kafeteryada düzenlenmiş toplantının bir kahve içimi süresinden daha uzun olması, yeni bilgilerle sınırlı kalınması konusunda kimse zorlanamaz. Bu durumun modern şehir yaşamının kolay kola anlaşmazlığına tüfus etmeye, yeni arkadaşlıklara, kişinin kendi seçtiği işine ve eleştiri okumasına yardımcı olma şansı yüksektir. Kişinin okuma ve toplantı kayıtlarının FBI tarafından ele geçirebileceği gerçeği inkar edilemez. Bu durumun 1970'lerde herkese endişelendirmesi, toplantılarda konu taşına taşan münasebetsizliklere meydan vermemek için vergisini, İster istemesle ödeyen özgür insan için sadece eğlenceli bir unsurdur, unsurdur. Hem sahip olması, hem sahip olunan yeteneklerin değişimi, hem de partnerlerin bireye getirilmesi eğitimin tüm imkanları rağmen eğitim olduğu kanısı üzerine temellendirilir. Sadece uzman bir kurumdaki bir proje değil, aynı zamanda tüm toplumun harekete geçirilmesi popüler kültüre öncülük edebilir. Öğrenmede sahip olduğu yeterliliği de demek amacıyla her bireyin sahip olduğu işi tak sertifikalı öğretmenlerce engellenmektedir. Öğretmenlerin yeterlilik okullarda yapılabilecek faaliyetlere göre kısıtlanmıştır. Daha da ötesi iş ve boş zaman birbirine yabancılaşmıştır. Seyirci ve işçinin kendileri için belirlenmiş tek güzeliğe uymaya tamamıyla hazır vaziyetli işlerine geldikleri farz ediliyor. İnsanların bir ürünün şekline, açıklamasına ve reklamına adapte olması okullaşma tarafından gerçekleştiren formal eğitim ölçüsünün kendi rollerinin oluşumuna da katkı sağlamaktadır. Okullaştırmış topluma radikal bir alternatif olarak yetenek ve onların eğitimsel kullanımının formal bir şekilde elde edilmesi için sadece yeni mekanizmalara ihtiyaç duyulmaz. Okulsuzlaştırılmış bir toplum, tesadüfi ve gayri resmi eğitimi doğru bir yaklaşım olarak vurgular. Tesadüfi eğitim artık köylerdeki ya da ortaçay şehirlerinde görülen öğrenme şekillerine geri dönemez. Modern insan marjinal kaldığı, pek çok yapının anlamını nasıl bulacağını öğrenmek zorundayken, geleneksel toplum anlamlı yapıların tek merkezli bir döngüler sistemine benziyordu. Köyde dil, mimari, iş, din, aile gelenekleri açıklayıcı ve destekleyici şekilde birbirleriyle tutarlılık içinde bulunuyordu. Birinde meydana gelen gelişme, diğerine gelişmeyi gerekli kılıyordu. Ayakkabı tamirciliği, ya da ilahi söylemek gibi belirli bir amaca uygun çıraklık bile uzmanlık edilmiş çalışmaların bir önünüydü. Bir çırak usta ya da öğretici konumunu elde edemediyse de ayakkabı tamirine ya da görkemli kilise hizmetine yardımcı oluyordu. Eğitim zaman için ne işler ne de boş vakitle rekabet ederdi. Hemen hemen bütün eğitim iş karmaşıktı, yaşam boyu süren planlanmış bir süreci içerirdi. Çağdaş toplum bilinçli tasarımlarının bir sonucudur. ...ve eğitim fırsatları onlara uygun olarak tasarlanmak zorundadır. Okul vasıtasıyla belli bir amaca uygun olarak geliştirilmiş, tüm günü kapsayan eğitimi olan güvenimiz günümüzde azalmaktadır. Öğrenmek ve öğretmek için daha farklı yollar bulmak zorundayız. Bütün kurumların eğitim niteliği tekrar artmak zorundadır. Fakat bu son derece belirsizlik taşıyan bir tahmindir. Bu durum, şehirlerde yaşayan modern insanın, liberal okulların en azından bazı öğrenciler için sağladığı, saate eleştiren bağımsızlığa sahipmiş gibi görünmesinden bir kez kurtulduğunda, eğitim ve idarenin doğurduğu etkili sürecin kurbanı olacağı anlamına gelebilmektedir. Bu durum, insanların kendilerini okul vasıtası elde ettikleri sertifikaların arkasına sığınmak için, sığınmaktan koruyacağı anlamına da gelebilir. Böylece konuşmak için cesaret kazanacak ve içerisinde yer aldıkları kurumları kontrol edip uyaracaklardır. Bu iki şıktan ikincisini gerçekleştirmek için ortaya konulan imkanının, eğitim fedakarlıklarıyla ortaya konulan işin ve boş zamanın toplumsal değerini hesap etmeyi öğrenmek zorundayız bununla beraber sokak, çalışma yeri, kütüphane, haber programları ya da hastane politikalarındaki gerçek paylaşım, eğitim kurumlarının düzeylerini değerlendirmek için alınacak en iyi tedbirdir. Bir sonraki sınıf için söz konusu olacak zorunlu tasarıya karşı direnen bir hareketi organize etme sürecini yaşayan ilkokul ve lise öğrencilerine oluşan bir gruba bir konuşma yaptım. Bu öğrencilerin sloganı taklit değil, katılımdı. Bu taleplerinin eğitimden ziyade, çok daha az insana eğitim istenmesi gibi anlaşılmasından ötürü hayal kırıklığına uğramışlardı ve bu durumdan çocukların çalıştırılmasını kanunen yasaklamak isteyen GOTA programındaki bir bölüme karşı Karl Marx'ın 100 yıl önce yaptığı karşı çıkışı hatırlattı. <Gülüyor> Marx, küçük çocukların eğitimiyle ilgili öneriye karşıydı çünkü bu anca iş ortamında mümkün olabilirdi. İnsanoğlunun ortaya koyduğu işin ona vereceği fırsatı kabul ederdi. Pedigolojik anlamda modern toplumun yabancılaşması, insanoğlunun ekonomik yabancılaşmasına zarar daha kötüdür. Gerçek bir eğitim hayata geçirebilmek için toplumun oluşturumunun önünde duran en önemli engel, Chicago'da yaşayan bir zenci arkadaşımın ifade ettiği gibi hayallerimizin tamamen okullaştırılmış olmasıdır. Devlete, halkının evrensel eğitim yetersizliklerini araştırmasına ve gene halkını belli bir amaca uygun olarak uzmanlaşmış aracı kurum kurmasına biz izin veriyoruz. Böyle de geçmiş nesiller neyin kutsal, neyin dünyevi olduğunu tanımlayan yasalar oluşturmuşken bizler diğer insanların eğitim için neyin gerekli, neyin gereksiz olduğu hususunda bir ayrım yapabileceğimiz saplantısına pay sahibiyiz. Durkheim toplumsal gerçekliği iki dünya ayırmaya kurallı dinin gerçek öz olarak tanımlamıştır. Doğusu varlıkları olmayan ve aynı zaman tanrısız dinler olduğunu. Fakat bunların hiçbirini dünyayı kutsal olan şeylere, zamanlara ve dünyeviliğin bir sonucu olan diğer şeylere ayırmadığını mantıklı bir şekilde ortaya koymuştur. Okul temelde benzer şekilde bölücü olduğundan Durkheim'in bu ön eğitim sosyalistinin uygulanabilir. Zorunlu okulların varlığı her toplumu iki dünyaya bölmektedir. Bazı zaman aradıkları süreçler, uygulamalar ve meslekler akademik ya da pedagogiktirler diğerleri ise değil. Böylece okulun toplum gerçeğini ikiye bölme gücü sınır tanımamaktadır. Eğitim dünyevi değildir ve dünyada eğitim dışı haline gelmektedir. Çağdaş Bonhover ilahiyatçıları, İncil'in mesajı ve kurumsallaştırılmış din arasında hüküm süren karışıklığa parmak basmışlardır. Hristiyan özgürlüğü ve imanın genellikle dünyevilikten bir şeyler elde ettiği deneyimine işaret ediyorlar. Yaptıkları açıklamalar kaçınılmaz bir şekilde çoğu imanlık için küfre, küfür niteliği taşımaktadır. Bu talep pek çok okul tarafından işin aydınlatmaya ihanet gibi karşılansa da Eğitimsel sürecin toplumun okulsuzlaştırılmasından yarar elde edildiği tartışılamaz. Fakat aydınlanmanın okullardaki devrinin sona ermekte olduğu da bir gerçek. Hristiyan imanın layıkleşmesi kilisedeki kökleşmiş Hristiyanların bir bölümünün kendilerini buna adamasına bağlıdır. Tuhaf fakat bir benzer şekilde eğitimin okulsuzlaştırılması okullarda yetişen kişilerin liderliğine bağlıdır. Bu kişiler için müfredatlar bir savunma kanıtı olarak hizmet edemez. Her birimiz bu sorumluluğu kabul edip diğerlerine uyarıda bulunabiliriz. Hepimiz kendimize, yani her okullu insana karşı yapılanlardan sorumluyuz. Bölüm 2. Okul Olgusu. Bazı kelimeler öylesine esnektir ki bir işe yaramazlar. Okul ve öğretim böyle terimlerdendir. Bir amip gibi dilde mevcut boşluklardan herhangi birine hemen uyarlar. IBM Rusya'ya öğretebilecek, IBM zengin çocuklarını eğitebilecek ve ordu bir ulusun okulu haline gelebilecektir. Bununla beraber eğitimde alternatifler araştırmalı, okul dediğimiz şey üzerine bir kons konsensüse varmalıyız. Bu birkaç şekilde başarılabilir. Çocukların bakımı, koruma, seçme, terkin etme ve öğrenme gibi modern okul sistemlerince uygulanan göze çarpmayan işlevlerin bir listesini çıkararak işe başlayabiliriz. Bir müşteri analizi oluşturabilir ve bu göze çarpmayan işlevlerden hangilerinin öğretmene, çalışanlara, çocuklara, ailelere ya da aynı meslekten kişilere bir hizmet sunup sunmadığını saptayabiliriz. Okul işlevini yerine getirmiş olan kurumları ortaya çıkarmak için antropologlarca günümüzdeki okullaşma tarafından sergilenen role benzer bir rol oynamış olan kurumları belirleme amacıyla saptanan bilgiler toplayabilir ve batı, kültürler, batı kültür tarihi üzerine araştırma yapabiliriz. Son olarak... Comenus, Comenius, Komenius ya da Quantillion devrinden beri yapılan kural koyucu açıklamalar hatırlanabilir ve modern okul sistemlerinin bunlarda hangilerine yakın olduğu ortaya konulabilir. Fakat bu yaklaşımlardan herhangi biri okul ve eğitim arasındaki ilişki hakkında bizi kesin yargılarda bulunmak zorunda bırakacaktır. Okul hakkında eğitim için böyle sürekli bir yardım aracı sayılmaksızın konuşabileceğimiz dili geliştirmek amacıyla kamuokulu fenomenolojisi olarak adlandırabilecek bir şeyle başlamayı seçtim. Bu amaçla okulu zorunlu bir büfretadı takip eden, bütün gün devamı gerektiren, sınırlı yaş ve öğretmenle ilişkili olarak tanımlayacağım. Yaş. Okul insanları yaşlarına göre gruplandırmaktadır. Bu gruplama sorgulanması mümkün olmayan 3 önermeye dayanmaktadır. Çocuklar okula aittir. Çocuklar okulda öğrenir. Çocuklar için öğretim sadece okulda gerçekleştirilebilir. Sanırım bu tartışılamaz önermeler, ciddi bir sorgulamayı gerektirmektedir. Çocuklarla beraber olmaya alışkımız. Çocukların okula gitmeleri gerektiğine, kendilerinin söyleeni yapmalarına ve kendi adlarına ya da ailelerinin onlar adına bilgelere sahip olmamalarına karar verdik. Onlardan bulundukları konumu bilmelerini ve çocuk gibi davranmalarını be bekliyoruz. Nostaljik ya da buruk şekilde bir zamanlar çocuk olduğumuzu hatırlıyoruz. Çocukların, çocukça davranışları karşısına hoşgörü olmamız bekleniyor. Bizim için insan, çocuklarla ilgilenme gibi bir görev istendiğinde hem başı belada hem de mutlu bir varlık olur. Bununla beraber, Batı kültüründe şu an mevcut olan çocukluk kavramının çok yakın bir zamanda geliştiğini, Amerika'da ise bu gelişmenin daha yakın zamanlarda meydana geldiğini unutuyoruz. Bebeklikten, gençlikten ya da yetişkinlikten farklı olarak çocukluk çoğu tarih dönemlerinde bilinmiyordu. Hristiyanlığın güçlü etkisinin söz konusu olduğu yüzyıllarda bile bu küçük varlık fark edilmedi. Ressamlar minyatür annesinin kucan alınmış bir yetişkin olarak resmettiler bebeği. Çocuklar Rönesans'ta Hristiyan felsefecilerle ortaya çıktı. Yaşadığımız yüzyıldan önce ne fakirler ne de zenginler çocuk giysisinden, çocuk oyunlarından ya da çocukların yasalardan muaf olduğundan haberdardı. Çocukluk Burjuva'ya aitti. İşçilerin, köylülerin ve soyluların çocukları babaların giyindiği şekilde giyinir, babaların oynadığı şekilde oynar, babaların asıldığı gibi boyunlarından asıldırlardı. Burjuvazi tarafından çocukların keşfiyle beraber her şey değişti. Sadece bazı kiliseler gençlerin onur ve olgunluğuna saygı duymaya bir süre devam etti. İkinci Vatikan Konsili'nde ne kadar her ne kadar her çocuğa bir Hristiyan'ın 7 yaşında ahlak özgürlüğüne eriştiği ve 10 yaşından sonra cezalandıracağı ya da öldükten sonra sonsuza dek cehennemde cezalandırılabileceği açıklanarak günah işlemeye muktedir olduğu öğretilirdi. Yaşadığımız yüzyılın ortalarına doğru orta sınıfa mensup aileler çocuklarını bu doktorin etkisinden kurtarmaya başladılar. Çocuklar hakkındaki eski düşünceler kilisede varlığını hala sürdürmektedir. Geçtiğimiz yüzyıla kadar orta sınıfa mensup ailelerin çocukları özel öğretmenlerin ve özel okulların yardımıyla eğitim gördü. Endüstri toplumunun gelişmesiyle çocukluk, seri üretime uygulanabilir hale ve kitlerinin ulaşabileceği sınırlara geldi. Çocukluğun üretildiği okul sisteminde modern bir fenomendir. Günümüzde pek çok insan endüstrileştirilmiş, şehirlerin hemen dışında yaşadığından çoğu insan çocukluğunu yaşayamamaktadır. Ant dağlarında yaşayan çocuklar ailelerine faydalı olabilecek yaşa gelir gelmez çift sürmeye başlar. Bu yaşa erişinceye kadarki görevleri koyun sürlerine göz kulak olmaktır. Çok iyi beslenebilenler 11 ya da 12 yaşına geldiklerinde ailelerine faydalı olmaya başlar. Geçenlerde gece bekçimle konuşuyordum. Marcos isimli bu 11 yaşındaki oğlu bir berber dükkanında çalışıyor. İspanyolca da kullanan tabire oğlunun bir oğlun hala bir Nino yani küçük İsa olduğunu söyledim. Şaşırmış olan Marcos samimi bir gülümseyişle cevap verdi. Don Ivan, sanırım siz haklısınız. İspanyol babanın bu ifademe kadar çocuğunu aslında oğlu olarak düşünmediğini fark ederek iki duygulu insan arasındaki çocukluk perdesini kaldırdığımdan dolayı kendimi suçlu hissettim. New York'ta bir gece konduda oturan kişiye oğlunun hala bir çocuk olduğunu söylesem şaşırmaz. Gece anne baba 11 yaşındaki oğlunun çocukluğuna izin vermesi gerektiğini bilmektedir. Fakat çocuğunun çocukluğunu yaşayamamasına üzülür. İspanyolun oğlu çocukluğu çok istemesiyle başına bir bela alır. New Yorkluğunun olduysa kendisinin takım şeylerden yoksun hisseder. Yeryüzündeki pek çok insan kendi çocuğu için modern yaşamda söz konusu olan çocukluğu ya istemezler ya da bunun gereklerini yerine getiremezler. Fakat aynı zamanda çocukluğu yaşamalarına imkan verilmiş azınlıkların çoğu için bu bir yüktür. Bu çocuklardan pek çoğu basit bir şekilde çocukluğu yaşamaya zorlanır ve çocuk rolü yapmaktan da tam anlamıyla mutluluk duymazlar. Çocukluk dönemini yaşayarak büyümek, Kendine farkına varma ve okul yaşı dolayısıyla içinde bulunduğu toplum tarafından empoze edilen, empoze edilen rol arasındaki insanlık dışı bir tezat sürecinden geçmek suretiyle cezalandırılmak anlamı taşımaktadır. Ne Stephen Dedalus ne de Alexander Portnoy çocukluktan hoşlanmıştır. Pek çoğumuz çocuk muamelesi görmekten de hoşlanmamışızdır. Kararlaştırmış yaş ve zorunlu öğrenim kurumları olmasa çocukluk üretimde söz konusu olmayacaktır. Zengin ulusların gençleri çocukluğun yıkıcılığından özgürleşecekler ve fakir ulusların gençleri zenginlerin çocukluğuna ra rakip olmak için bir teşebbüste bulunmayacaktır. Toplum, çocukluk yaşını daha hızlı geçerse gençler için yaşanabilir hale gelir. İnsan oldukları iddiasına bulunan yetişkin toplumu ve gerçekte alay eden okul çevresi arasında günümüzde var olan karşıtlık daha fazla devam edemez. Okulların devletle ilişkisinin kesilmesi, bebeklere ve yetişkinlere, yetişkinliklere ve gençliklere boyunca çocukluğa ilgi duyan yaşlılara karşı işlenen şu anki suçları da sona erdirecektir. Eğitim kaynaklarının, tercihin yaşamlarının ilk dört yılında olağanüstü bir öğrenim kapasitesine sahip olmuş ve henüz kendi kendilerini motive edici öğrenmenin zirvesine ulaşmamış kişilere verilmesi yönündeki bir sosyal karar muhtemelen garip görünecektir. Kurumsal bilgi, bize çocukların okula ihtiyaç duyduğunu, Çocukların öğrenme işini okulda başarabileceklerini söylüyor. Fakat bu kurumsal bilginin kendisi okul denen kurumun bir ürünüdür. Çünkü sağduyu çocuklara sadece okullarda öğretim verilebileceğini söylüyor. İnsanoğlunun çocukluk kategorisine ayırmakla onları bir okul öğretmeninin otoritesine ebediyan boyun yemeğe mecbur etmiş oluyoruz. Öğretmenler ve Öğrenciler Tanım gereği çocuklar öğrencidirler. Çocukluğun içinde bulunduğu toplumsal çevreden talebi, sertifika sahibi öğretmenler için sınırsız bir piyasa yaratmaktadır. Okul, öğrenmenin öğretme edimi sonucu ortaya çıkan, doğruluğunu önceden kabul edilmiş bir önerme üzerine bina edilen bir kurumdur. Bunun aksine, karşı konulamaz pek çok kanıta rağmen kurumsal bilgi bu önermeyi kabul etmeye devam etmektedir. Hepimiz sahip olduğumuz bilginin çoğunu okul dışında elde etmişizdir. Öğrenciler öğrendiklerinin çoğunu öğretmenin yardımı olmadan hatta öğretmenlere rağmen öğrenirler. En trajik olansa, pek çok insanın asla okula devam etmemesine rağmen derslerin okullarda öğretilmesidir. Herkes nasıl yaşayacağını en iyi okul dışında öğrenmektedir. Bizler bir öğretmenin müdahalesi olmaksızın konuşmayı, düşünmeyi, sevmeyi, hissetmeyi, oynamayı, lanet etmeyi, politika yapmayı ve çalışmayı öğreniriz. Gece gündüz bir öğretmenin gözetiminde bulunan çocuklar bile bu kural içerisinde istisna oluşturmaz. Öksüzler, aptal ve aptallar ve öğretmenlerin kendi çocukları sahip oldukları bilginin çoğunu kendileri için planlanmış eğitim sürecinin dışında edinmişlerdir. Öğretmenler fakirler arasında öğrenme faaliyetini bir artış için etkin bir teşebbüste bulunmamaktadır. Çocuklarının okula gitmesini isteyen fakir aileler çocuklarını alacakları sertifikalar ve kazanacakları paralarar Kazanacakları paralar bir yana öğrenecekleri bilgilerle son derece az ilgilidirler. Orta sınıf aileler yoksul kesime mensup çocukların sokaklarda öğrendiklerinden, kendi çocuklarını korumak için onları bir öğretmenin gözetimini terk ederler. Eğitimle ilgili araştırmalar artan bir şekilde çocukların arkadaş gruplarından, çizgi romanlardan, bir takım gözlemlerden, okul ritüellerindeki katılımları oranla, katılımların onlara öğretmeye yeltendiklerini oranla daha çok şey öğrendiklerini göstermektedir. Öğretmenler okulda tatbik edilen konuların kolayca öğrenilmesi genellikle, genellikle engellenmektedirler. Dünyadaki insanların yarısı asla okula gitmemektedir. Bu insanlar öğretmenlerle asla temas kurmamakta, hatta okuldan atılma imtiyazından bile marum kalmaktadırlar. Bununla beraber, bu insanlar öğretmenlerin öğrettikleri bilgileri son derece etkili bir şekilde okulda öğrenebileceklerinden daha fazla öğrenebilmektedirler. Bu öğretme için vergi memurunun onlardan para toplaması ya da bu öğrenme için demagogların bu insanların umutlarını arttırması ya da bir kez çocuklarının bu demagog demagogların söylediklerine kalmaları neticesinde okul onlara sahip oldukları düzeyin altında şeyler öğretmektedir. Böylece fakirler... Okul aracıyla kurtuluşta duyulan imanı onaylamak suretiyle kendilerine duydukları saygıyı yitirirler. En azından kilise ölüm anında onlara bağışlanma için bir şans vermektedir. Okullar bu insanlara torunlarının bir şeyler başaracağına dair saate bir umut aşılamaktadır. Bu elbette öğretmenlerden değil de okuldan kaynaklanan bir umuttur. Öğrenciler öğrendiklerinin çoğu için asla öğretmenlere inanmamaktadırlar. Parlak sekalarda ahmaklarda Sopa zoruyla ya da kariyer elde etme hırsıyla dersleri ezberleyip sınavları geçmek için uğraşıp dururlar. Yetişkinler, kendi okul dönemlerini romantik bir hale dönüştürme eğilimindedirler. Dönüp, geçmişe baktıklarında öğrendikleri şeyleri sabırlarını takdir etmeyi öğrendikleri öğretmenlerine atfederler. Fakat öğretmenin öğrendiği şeyi anlatmak için koşa koşa eve gelen çocuğun, zihinsel sağlığı hakkında kaygılanan da yine aynı yetişkinlerdir. Okul, öğrencilerin öğrendikleri şeyler için, hiç önem arz etmemekle beraber öğretmenler için bir iş oluşturmaktadır. Çocukların ne öğrendiği kimin umrunda? Tam gün devam. Her ay Birleşik Devletler'den bazı endüstrilerin AID için yaptıkları disipline edilmiş sistem yöneticilerinin ya da sadece televizyon aracılığıyla eğitim yapılmasını ve Latin Amerika'da sınıf öğretmenlerinin değiştirmesini öneren listelerini görüyorum. Giderek... Birleşik Devletler'de eğitim araştırmalarından, tasarımcılarından ve bürokratlarından oluşan bir grubun teşebbüsü olarak öğretim işi benimsenmektedir. Fakat öğretmenin bir bayan ya da beyaz önlüklere bürünmüş erkeklerden biri olup olmaması ve katalogta sıralanmış konuları öğretmende başarılı veya başarısız olmaları önem arz etmeksizin, profesyonel bir öğretmen kutsal bir çevreye yaratmaktadır. Profesyonel öğretimin geleceği hakkındaki belirsizlik, sınıfı tehlikeye atmaktadır eğitimsel profesyonellik ilerlemeci öğrenimde uzmanlaşırsa yılda 700 bin arasında toplantı yapılması talebinde bulunan bir sistemi terk etmek zorunda kalır. Okulların eğitim bilgisi ailelere, öğrencilere ve eğitimcide öğretmenin şayet öğretmeniminde bulunacaksa otoritesinin kutsal bir bina alanında gerçekleştirmek zorunda olduğunu söyler. Bu durum öğrenciler, okul zamanının çoğunu duvarsız sınıflarda geçiren öğretmenler için bile geçerlidir. Okul, Doğası gereği katılımcıların zaman ve enerjiler üzerinde bir hak iddia etmektedir. Bu durum öğretmeni sırasıyla vaiz, rehber, bekçi ve terapist rollerine sokar. Bu rollerin her birinde öğretmenler otoritelerini farklı bir hak oturmaktadır. oturtmaktadır. Öğretmen bir gözlemci olarak antimsil ritüelleri terk etmek suretiyle öğrencilerine seremoninin şefi olarak rehberlik vazifesi görmektedir. Öğretmen Kurallara riayet edilmesi hususunda hakemlik eder ve hayat üyeliğine kabul edilme anındaki karmaşık açıklamaları yönetir. Okul müdürlerinin daima yaptığı gibi bazı yeteneklerin edinimi için bir takım ortamlar oluşturur. Herhangi bir ayrıntılı öğrenme olmaksızın öğrencilerine bazı temel ritüelleri tekrarlatır. Öğretmen, moral verici bir değer olarak ailelerle, tanrıyla ya da devletle yer değiştirmektedir. Öğrencilerine sadece okulda değil, Toplum içerisinde de neyin yanlış, neyin doğru olduğunu öğretmektedir. Her bir öğrenci için loco parentis yani ebeveyn konumunda bulunmaktadır. Böylece hepsinin kendilerini aynı devletin çocukları olarak hissetmelerini sağlamaktadır. Öğretmen, terapist olarak büyümesinde ona yardımcı olmak amacıyla öğrencisinin kişisel yaşamını derinlemesine araştırma hususunda kendini yetkili hissetmektedir. Bu işlev bir gözlemci ya da vaiz tarafından yerine getirildiğinde genellikle öğrencinin gerçeği görmesi ve neyin doğru olduğu yolundaki anlayışını uyumlaştırmaya razı olması için öğrenciyi ikna etmesi anlamına gelmektedir. Özgür bir toplumun modern bir okulda oluşturabileceği görüşü paradoksal bir iddiadır. Bireysel özgürlüğü garanti altına alma bir öğretmenin öğrencileriyle meşguliyetinde tamamıyla göz ardı edilmektedir. Öğretmen sahip olduğu kişiliğinin yargı, ideoloji ve doktor işlevleriyle birleştirdiğinde toplumun temel yapısı, yaşam için hazırlanması gereken süreçte amacından saptırılmaktadır. Bu üç gücü birleştiren bir öğretmen, öğrencinin yasal veya ekonomik reşit olmama durumunu meydana getiren ya da özgür toplanma hakkını kısıtlayan yasalara göre öğrencinin haklarını daha fazla kısıtlar. Ağaçları yaşken eğip bükmek... Sevgili öğretmenlerin işlendikleri yerine getirdikleri kutsal ve benzersiz bir vazifedir. Terapiyi sunan sadece profesyonel öğretmen değildir. Psikiyatristler, danışmanlar hatta avukatlar bile karar mekanizmalarında kişiliklerini geliştirmelerinde ve öğrenme edimlerinde müşterilerine yardımcı olmaktadırlar. Bununla beraber sağduyu, müşterilere bu meslek sahiplerinin neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair görüşlerini empoze etmekten ya da bir kişiyi kendi tavsiyelerine uymaya zorlamaktan kaçınmaları gerektiğini söylemektedir. Öğretmenler ve bakanlar, pasif bir konumda bulunan izleyiciler hitap ederken, kendi müşterilerinin özel işlerine karışma hakkına sahip olduklarına inanan meslek grubunu teşkil etmektedirler. Çocuklar, dünyevi bir rahip konumunda bulunan öğretmenle birlikteliklerinde ne birinci ne de beşinci maddeyle korunmaktadır. Çocuk, bir papalık tacı gibi üç otoriteyi de şahsını toplamış ve aynı zamanda görünmez üçlü, görünmez üçlü taş giyen biriyle karşı karşıya kalmak zorundadır. Çocuk için öğretmen bir mehti, papaz ve rahayıp gibi akam kesmektedir. O aynı zamanda kutsal bir ritüelin rehberi, öğreticisi ve idarecisidir. Öğretmen, zorunlu bir kurum, kilise ya da devlet tarafından bir arada uygulanamayacak hakların garantisi altında oluşturulmuş bir toplumda, Ortaçağ papalarının haklarını kendisinde toplamaktadır. Çocukları kuruma tam gün devam eden öğrenciler olarak tanımlamak öğretmene, topluma egemen diğer kesimler tarafından elde tutulan güce göre daha üstün bir gücü, öğrencilerin kişilikleri üzerinde deneme imkanı vermektedir. Yaşlarının kronolojik olarak düzenlenmesi, çocukların modern bir sığınaktaki tımarhane, manastır ya da cezaevi yetişkinler için gelmiş bir takım haklara sahip olmalarını bile engellemektedir. Öğretmenin otoriter gözlemi altında birkaç değerdisi tek birimde toplanmaktadır. Ahlaki, yasal ve kişisel değer arasındaki farklar bulanıklaşmakta ve anında elimine olmaktadır. Her hilal, bütüncül bir hata olarak hissedilir hale gelmektedir. Suçu işleyenin ahlaksız davranmak ve kendini rezil etmek suretiyle bir kuralı çiğnediğini hissetmesi beklenmektedir. Bir sınavda ustalıkla başkasından yardım alan, yani kopya çeken, bir öğrenciye bir yasayı çiğnediği, ahlaksal bir gözlaşma içerisinde olduğu ve kişisel olarak değerlisizleştirdiği söylenmektedir. Okula devam etme uygulaması çocukları Batı kültürünün gündelik yaşamından koparmakta ve onları daha yabanıl, büyüsel ve son derece ciddi bir ortamın içine atıvermektedir. Kutsal bölgede geçirilen pek çok başarılı yıl boyunca genç birey, fiziksel olarak okul hapishanesine atılmasaydı, sıradan gerçekliğin kurallarının askıya alındığı böylesi bir bölgeye atılamazdı. Okula devam etme kuralı, çocuğun yetişkinliğe geçişinin tamamlamasına kadarki okul süreci sonunda serbest bırakılacağı büyülü bir rahim olarak hizmet etmektedir. Ne küreselleşmiş modern çocukluk ne de sınıfın boğucu atmosferi okulsuz var olabilir. Bununla beraber öğrenme için zorunlu kanallar olan okullar, bildiğimiz herhangi bir şeye göre daha baskıcı ya da yıkıcı olarak varlıklarını devam ettirebilirler. Toplumu okulsuzlaştırmanın okusuz, ne anlama geldiğini anlamak için okullaşmanın gizli müfredatından bahsetmemiz gerekmektedir. Burada doğrudan fakirler üzerinde silinmez izler bırakan getta sokaklarının gizli müfredatıyla ya da zenginleri kare geçiren resim odalarının gizli müfredatıyla ilgilenmiyoruz. Yaptığımız şey okullaşmanın seremoni ve ritüelinin böylesi bir gizli müfredat oluşturduğuna dikkat çekmektir. En iyi öğretmenler bile öğrencilerini bundan tamamıyla koruyamazlar. Okullaşmanın bu gizli müfredatı, kaçınılmaz olarak toplumun bizzat kendi üyelerinden bazılarına uyguladığı ayrımcılığa ve çoğunluğu hakir görecek yeni bir hakla diğerlerinin imtiyazını pekiştirmesine, ön yargıyı ve suçu ilave etmektedir. Bu gizli müfredat, kaçınılmaz olarak zengin ve fakir için aynı derecede büyüme eğilimi gösteren tüketim toplumu üyeliğine Kabul edilme töreni olarak hizmet etmektedir. Bölüm 3. Sürecin ritüelleştirilmesi. Üniversite mezunları dünyanın zenginleri arasında seçkin bir hizmette bulunmak amacıyla okutulmuştur. Bu mezunların üçüncü dünya ile olan danışması talepleri ne olursa olsun Amerikalı her kolej mezununun maliyeti dünya nüfusunun yarısının yaşam gelirinin 5 katından daha fazla bir meblağı bulunmaktadır. Latin Amerikalı bir öğrenci, kendi halkının ortalama gelirinin 350 katı paranın kendi eğitimine harcanması suretiyle bu seçkin topluluğa katılmaktadır. İstisnalarla beraber herhangi bir fakir ülkedeki üniversite mezunu, Kuzey Amerikalı ve Avrupalı meslektaşlarıyla beraberken ülkesindeki eğitim görmemiş vatandaşlarına nazaran kendini daha rahat hissetmektedir öğrencilerin hepsi sadece eğitim fabrikasının bir ürünü olan tüketicilerin bulunduğu ortamlarda mutlu olmak için akademik bir sürece dahil edilmektedirler. Modern üniversite ancak potansiyel para makinesi ya da gücü ellerinde bulunduranlar olarak denenmiş ve sınıflandırılmış kişiler hakkında ayrılma imkiyazı bağışında bulunmaktadır. Aynı zamanda elde edilen başarı belgelenemezse hiç kimseye kendisini eğitmesi ya da başkalarına eğitim hakkı tanıması yolunda boş zaman için vergi gelirinden pay verilmemektedir. Okul, her bir başarı seviyesi için söz konusu oyunun erken dönemlerinde kurulu düzen için kendilerinin iyi birer mizmetçi olduklarını kanıtlayanları seçip ayırmaktadır. Üniversite, hem öğrenme için kaynaklara hem de sosyal rollerin bazı yetkilerinin tanınması üzerinde tek sahiptir. Böylece hem mezuna hem de onu arayana çöp eder. Her bir okul derecesi, sahip olduğu etiketi devamlı surette tüketicinin maruz kaldığı müfradat üzerine yıkmaktadır. Sertifikalandırılmış üniversite mezunları ancak ve ancak fiyat etiketlerinin üstlerinde taşıdayan insanların yer aldığı bir dünyaya uygun düşmektedir. Bununla beraber yaşadıkları toplumlardaki beklentileri karşılama imkanı verilmektedir onlara. Her bir ülkede üniversite mezunlarınca gerçekleştirilen tüketim, diğer insanlar için bir standart ortaya koymaktadır. İnsanlar bir işle çalışan ya da çalışmayan fakat medenileştirilmiş insanlar olacaklarsa, üniversite mezunlarının yaşam standartlarına talip olmalıdırlar. Böylelikle üniversite, dünyanın her yerinde ve her siyasal sistemin yönetimi altında, iş yerinde ve evde empoze edici tüketici standartları oluşturma etkisine sahiptir. Bir ülkede ne kadar az sayıda üniversite mezunu varsa, o kadar çok sayıda kişi üniversite mezunlarının eğitilmiş taleplerini kendilerine model olarak benimsemektedir. Üniversite mezunu ile ortalama bir vatandaşın tüketimi arasındaki büyük fark, Birleşik Devletler'dekine nazaran Rusya'da, Çin'de ve Cezayir'de daha da büyüktür. Paranın değil, sadece eğitim derecesinin, yani üniversite derecesinin göz önüne alınacağı sosyalist, sosyalist bir ülkede Arabalar, uçak gezileri ve müzik setleri daha çok görünür bir fark ortaya koymaktadır. Tüketim hedeflerinin yerleştirilmesinde üniversitenin katkısı henüz yenidir. Pek çok ülkede üniversiteler bu gücü toplum eğitiminde eşitlik yanılsamasının yaygınlaşmaya başladığı 1960'larda elde etti. Bundan önce üniversite kişinin konuşma özgürlüğünü korurdu. Fakat onun bilgisini otomatik olarak refaha dönüştürmezdi. Ortaçağ'da bir üniversite hocası olmak fakir hatta direnci olmak anlamına gelirdi. Mesleğinin erdemiyle Ortaçağ Üniversite Hocası latince öğrenir, köylüden, kasavalıdan, rahipten ve hükümdardan saygı gördüğü gibi alçakça aşağılanmalara da maruz kalırdı. Dünyada başarıya ulaşmak için skolastik felsefe başarı kapısından öncelikle kamu hizmetine, tercihen kilisede girmek zorundaydı. Eski üniversiteler, keşifler aynı zamanda yeni ve eski fikirlerin tartışılması için özgür bir ortam sağlıyordu. Hocalar ve öğrenciler uzun zamanları ortadan kalkmış bir gelenek olan diğer bilim adamlarının eserlerini okumak amacıyla bir araya gelirler ve böylece ölü bilginlerin çalışmaları yaşadıkları günün meselelerine yeni perspektifler kazandırırdı. O zamanlar üniversite bir araştırma topluluğu oluşturan bölgesel bir hareketlilik merkeziydi. Modern üniversitelerde söz konusu topluluk, yatakhane, profesör odası ya da din görevlilerini ayrılmış birimlerde de bir araya getirilen farklı gruplara ayrılmıştır. Modern üniversitenin yapısal planı geleneksel araştırmalar oldukça az ilintilidir. Gutenberg'den beri pek çok alanda disipline edilmiş eleştirel incelemeler metal parçalarından baskıya doğru yönelmiştir. Modern üniversite hem anonim hem anarşik bir konuya odaklanmış, planlanmamış ve kabına sığmayan buluşmalar için basit bir imkan sağlama şansını yitirmiş, bunun yerine araştırma ve eğitimin üretildiği süreci idare etmeyi seçmiştir. Sputnik'ten bu yana Amerikan üniversiteleri Rusya'daki üniversite mezunları sayısına ulaşmaya çalışmaktadır. Şimdilerde Almanlar kendi akademik geleneklerini terk etmekte ve Amerikalıların seviyesine ulaşabilmek amacıyla yeni kampüsler inşa etmektedirler. İçinde bulunduğumuz şu 10 yıllık dönem boyunca orta ve yüksek okul ayırdıkları harcamayı, 14'ten 59 milyon Alman markanı yükseltmeyi ve yüksek öğretim için 3 kattan daha fazla bir harcama yapmayı istiyorlar. Fransızlar 1980 yılında GSMH'dan okullara ayrılan miktarda %10'luk bir artış öngörüyorlar ve Ford Vakfı, Latin Amerika'daki fakir ülkelerdeki başarılı mezunlar için kişi başına ayrılan meblağı Kuzey Amerika seviyesini çıkarmayı planlamakta. Öğrenciler, öğrenimlerini gerçekleştirebilmek amacıyla son derece yüksek mezunların ayrıldığı tanık olmaktadırlar. Uluslar bu durumu gelişmenin anahtar faktörü olarak algılamaktadır. Üniversite derecesi elde etmeye amaçlayan çoğunluk için üniversite kurumu, sahip olduğu prestijden bir şey kaybetmemektedir. Fakat 1968'den beri kendisine inananlar arasında görünürde bir itibar kaybına uğramaktadır. Öğrenciler savaşı çevre kirliliğini ve önyargıyı önlemeye çalışıyorlar. Bir takım öğretmenler hükümetin yasallığına, dış politikasına, eğitim anlayışına ve Amerikan yaşam tarzına karşı koyuşlarında öğrencilere yardımcı olmaktadır. Bu öğretmenlerden bazıları üniversite derecesini reddediyor ve sertifika edinmiş toplumun dışında kültürlerin karşılaştığı bir yaşam için hazırlık yapıyorlar. Bunlar ortaçağ, Fraticelli'sinin ve Reform'un, Alumbra'dos'unun, Hippilerin ve okuldan ayrılanların yolunu seçmiş gözükmektedirler. Diğerleri ise uygun toplumun inşası yolunda gerek duydukları kaynaklar üzerine okulların tekerleşmesini takdir etmektedirler. Akademik ritüellere boyun erken bütünlük içerisinde yaşamak için birbirlerinin desteğini talep etmektedirler. Bunlar tabiri caizse hiyerarşi içinde tam bir fitne ve muhalefet kumkumasıdırlar. Bununla beraber toplumu büyük bir kısmı modern mistik ve modern aykırılığı heresyarch, panik olarak değerlendirmektedir. Çünkü bu modern dervişler, dervişler tüketim ekonomisini, demokratik imtiyazı ve Amerika'nın kendi imajını tehdit etmektedirler. Fakat bu kişilerin zorla ortadan kaldırılması da arzu edilmemektedir. Bu kişiler sabırla düşüncelerinden caydırılabilir ve kurnazlıkla üyeliğe seçilebilirler. Örneğin bu kişiler kendi aykırı düşüncelerini öğretmekle görevlendirilebilir. Bununla beraber yamu muhalifleri ortadan kaldırmanın ya da protestoların temelini oluşturmaya hizmet eden üniversitenin önemini azaltmak suretiyle bunu mümkün hale getirebilecek araçlar aranmalıdır. Herkes pahalıya mal olan, üniversitenin meşrutiyetini sorgulayan öğrenciler ve fakülteler tüketim standartları oluşturduklarının ya da üretim sistemine destek verdiklerinin kesinlikle farkında değildirler. Asyalı Öğretim Görevleri Komitesi ve Latin Amerika'dan sorumlu Kuzey Amerika Kongre Komitesi gibi grupları meydana getiren bu kişiler, milyonlarca genç insan için yabancı ülke gerçeklerinin algılanışını radikal bir değişikliğe uğratmada en etkili olanlar arasında yer almışlardır. Diğer bir grupta, Amerikan toplumunun Marksist yorumlarını oluşturmaya çalışmakta, ya da komünlerin gelişmesi yolunda sorumluluk alanları arasında bulunmaktadırlar. Bunların başarıları, üniversitenin toplumsal eleştirinin garantisi olması açısından gerekli tartışmaya yeni boyutlar kazandırmaktadır. Üniversite mensuplarından bazılarına, toplumun eleştirileri eleştirmeleri yönüne bir takım imkanlar sağlanması herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Bu durum, zaman, hareketlilik, aynı değerlere sahip kişileri bir araya getirme, bilgi ve belirli bir muafiyet, imtiyazlar toplumunun diğer katmanları için aynı derecede mevcut değildir, sağlamaktadır. Fakat üniversite bu imkanı sadece tüketim toplumu üyeliğine, henüz kabul edilmiş olanlara ve zorunlu okullaşmanın bir benzerine ihtiyaç duyanlara vermektedir. Günümüzde okul sistemi tarihi boyunca güçlü kiliseler için geçerli olan üç işlevi yerine getirmektedir. Okul hem toplum mitinin kaynağı, hem bu mitin tezatlarının kurumsallaştırılması hem de mit ile gerçeklik arasında uyumsuzluğu tekrar üretecek ve gizleyecek olan ritüel mekandır. Bugün okul sistemi ve özellikle de üniversite mitinin eleştirisi için geniş imkanlar oluşmakta ve kurumsal çarpıklıklara karşı isyan bir koşu olarak belirmektedir. Fakat mit, mit ve kurum arasındaki temel zıttıkları için tolerans talep eden ritüel hala büyük oranda değişmemiştir. Ne ideolojik eleştiri ne de sosyal hareketi bir toplum meydana getirebilecektir. Sadece merkezi, toplum ritüelinin ve bu ritüelin reformunun büyüsünü bozmak ve ondan ayrılmak suretiyle radikal bir değişiklik meydana getirebilir. Amerikan Üniversitesi dünyada bilinen dört bir yandan kuşatıcı üyeliğe kabul edilme töreninin son sahnesi haline gelmiştir. Tarihte hiçbir toplum, ritüel ya da mit olmaksızın hayatını devam ettirememiştir. Fa fakat, bizimki aptalca, korunmakta ve yıkıcıdır. Üstelik pahalı bir kabul törenine ihtiyaç duyanların İlkini oluşturmaktadır. Çağdaş dünya medeniyeti de eğitim adına temel kabul töreni ritüeliğini rasyonelleştirmeye ihtiyaç duyan medeniyetlerin ilkidir. Öncelikle bireysel öğrenmenin de toplumsal eşitliğin de okullaşma ritüeliğiyle arttırılamayacağını anlamadıkça eğitimde bir reform söz konusu olamaz. Okullarda ne öğretildiği söz konusu olmaksızın zorunlu kamu okullarının kaçınılmaz bir şekilde böylesine yoz bir toplum oluşturacağını anlamadıkça Tüketim toplumu olmaktan öteye geçemeyiz. Önerdiğim mitleri kırma projesi sadece üniversiteyle sınırlı kalmamalıdır. Tamamlayıcı bir parçası olan sistemi dikkate almaksızın üniversiteyi reforma tabi tutmak, New York'taki şehir yenilemesini 12. kattan yukarılara doğru gerçekleştirmek gibi bir şeydir. Günümüzdeki pek çok üniversitenin düzeyiyle ilgili reform, çok katlı ge gecekondu yapılarına benzemektedir. Zorunlu eğitime muhatap olmadan büyüyen bir nesil, Üniversitede tekrar yapılandırmaya muktedir olacaktır. Kurumsallaştırılmış Değerler miti. Okul, sonsuz tüketim mitinin de başlatıcısıdır. Bu modern mit, kaçınılmaz olarak bazı değerleri üreten sürece duyulan inanca dayanmaktadır. Bu da üretim için gerekli olan talebi meydana getirmektedir. Okul, bize öğretimin öğrenmeyi ürettiğini öğretmektedir. Okulun varlığı okullaşma talebini doğurmaktadır. Bir kez okula ihtiyaç hissettiğimizde çalışmalarımız diğer uzman kurumlarda söz konusu olan müşteri ilişkilerinin şeklini alma eğilimi gösterir. Kişinin kendini eğitebileceğine duyulan inanç sona dinle bütün profesyonellik dışı çalışmalara şüpheyle bakılmaya başlanmaktadır. Okullarda değerli bir eğitimin okula devam edercesine, devam neticesinde oluşacağı, eğitimin değerinin verilerle artacağı ve sonunda... Bu değerin not ve sertifikalarla ölçülebileceği ve dökümanlaştırılabileceği öğretilmektedir. Gerçekte öğrenme edimi, başkalarının yönetimine en az ihtiyaç duyulan bir insan etkinliğidir. Çoğu öğrenme edimi bir öğretimin sonucu değildir, daha ziyade anlamlı bir oturumda engellenmeden gerçekleştirilen katılımın bir sonucudur. Pek çok insan en iyi, onunla öğreneceği şeyle birlikte olmak suretiyle öğrenme işini gerçekleştirmektedir. Bununla beraber okul, İnsanların kendi bireysel kavrama gelişimlerini ayrıntılı planlama ve amacına göre kullanmayla ilişkilendirmektedir. İnsan bir kez okulun ihtiyaç olduğunu kabul ettiğinde diğer kurumlar içinde kolay bir av haline gelmektedir, gelmektedir. Genç insanlar kendi hayal güçlerinin müfredatın sunduğu eğitimle şekillendirilmesine izin vermektedirler ve her çeşit kurumsal planlamaya karşı şartlandırılmaktadırlar. Eğitim bu insanların hayal güçlerinin sınırlarını daraltmaktadır. Onlar açığa çıkarılamazlar. Fakat umutlarıyla beklentilerini değiştirmeye öğretildiğinden dolayı sadece aldatılmaktadırlar. Eğitimden geçmiş insanlar diğer insanlardan ne umu bilecekleri kendilerine öğretildiğinden dolayı şaşkınlığa uğratılamazlar. Bu bir başka insan veya makine içinde söz konusudur. Bu zorunluluk olarak kabul edildiğinde sorumluluğun kişiden kuruma geçmesi toplumsal gerilemeyi kaçınılmaz hale getirmektedir. Böylelikle... Almometre'e karşı isyanlar, sık sık onu kendi kişisel öğrenmeleri diğerlerini etkilemek ve sonuçları karşısında sorumluluğu almaya cesaret etmek yerine sık sık onu kendi yeteneğine dönüştürmektedir. Bu yeni bir Oedipus hikayesini anımsatmaktadır. Çocuklara dünyaya getirmek için annesiyle cinsel ilişkide bulunan Oedipus öğretmendir. Öğretilmeye alışan, hatta öğretimi kendi varoluş sebebi sayan bir kişi emniyetini zorunlu eğitimle aramaktadır. Süreç sonucunda... Profesyonellik bilgisine eren bir kadın, bunu diğerlerine tekrar üretmeyi hissetmek istemektedir. Değerlerin Ölçülmesi miti. Okulun aşıladığı kurumsallaştırılmış değerler sayılarla ifade edilmektedir. Okul, genç insanları, hayal güçlerinin ve gerçekten de insanın dahil olduğu her şeyin ölçülebileceği bir dünyanın mensubu haline getirmektedir. Fakat bireysel gelişme ölçülebilir met bir meta değildir. O ne herhangi bir çeşit baskıya ya da herhangi bir müfredata karşı ölçülebilir ne de başka bir kişinin başarısıyla karşılaştırılabilen disiplin altındaki muhalifler arasında gelişebilir. Böylesi bir öğrenmede kişi diğerlerini sadece gıpta edebilmekte ve onların ayrıntılı özelliklerini değil, yüzeysel görüntülerini taklit etmektedir. Değer verdiğim öğrenme, ölçülemeyen tekrar yaratmadan oluşmaktadır. Okul, öğrenimi konulara ayırmakta ve böyle çocukları bu önceden hazırlanmış müfredat içine gömmeye ve uluslararası skala üzerinde sonuçları değerlendirmeye kalkışmaktadır. Kendi gelişmelerinin değerlendirilmesi için diğerlerin standartlarına boyun eğen insanlar bir süre sonra aynı kuralı kendilerine de tatbik etmeye başlamaktadırlar. Bu kişiler artık kendi yerlerini konulmamak zorundadır. Fakat her şeyi yerli yerine oturuncaya kadar kendilerini atandıkları mevkilerine yerleştirmekte, elde etmediği öğretilmiş olan uygun yerlere kurulmakta ve bu süreç içerisinde herkesi ve meslektaşların yerli yerine yerleştirmektedirler. Mevki elde etmek amacıyla okullaştırılmış insanlar, ölçülemez yaşantıların ellerinden kayıp gitmesine müsaade etmektedirler. Bu kişiler için ölçülemez olan ikincil bir yana düşmekte, Aynı zamanda tehlike ve tehdit oluşturmaktadır. Kendi yaratıcılıkları ellerinden alınmamalıdır. Eğitimle kendilerine ait olanı yapmayı ya da kendileri olmayı öğrenememişlerdir. Sadece ne yapılmışsa onu değerlendirmektedirler. İnsanlar bir kez diğerlerinin üretilip ölçülebileceğine dair kendilerine öğretilmiş olan fikre sahip olduklarında her çeşit rütbeyi kabul etme eğilimi göstermektedirler. Ulusların gelişimiyle ilgili bir skalanın yanı sıra çocukların zeka gelişimleri için de bir skala söz konusudur. Ve barışa doğru olan süreç bile kelle sayımına göre hesap edilebilmektedir. Okullaştırılmış bir dünyada mutluluğa giden yol bilinçli tüketiciler için hazırlanmış indekslerden geçer. Paketlenmiş değerler miti Okul, diğer ticari mallar gibi aynı yapıya sahip aynı sürece göre uyarlanmış bir eşya satmaktadır. Müfredat her okulun müfredatının saptanmasına sözde bilimsel bir araştırma ile girişilir. Eğitim mühendisleri başarı için gereken alet edevatı tespit ederler. Tabi bütçe ve tabloların belirlediği çerçeve içerisinde. Mümessil öğretmen bitmiş ürünün dağıtımını sınıflandırılmamış, öğrenciye göre dizayn edilmiş, takım öğretimi, görsel yardım ya da konu merkezli olabilecek bir sonraki modele hazırlık için gerekli datayı hazırlamak amacıyla gösterecekleri reaksiyonla dikkatli bir şekilde inceleyip grafiği çıkarılmış olan tüketici ve öğrenciler için gerçekleştirmektedir. Müfredat, üretim sürecinin sonucu itibariyle diğer modern ürünlere benzemektedir. Bu, bir grup planlanmış önem, değerler paketi, sahip olduğu dengeli cazibenin üretiminin maliyetini karşılamak amacıyla geniş kitlelere sunan bir metadır. Tüketici öğrencilere arzu ve isteklerini pazarlanabilir değerlere, boyun eğdirmeleri öğretilmektedir. Artık yönlendirebildikleri iş kategorisine yer almaları sağlayacak notlar ve sertifikalar yardımıyla tüketim araştırmalarının tahminlerine göre hareket, hareket etmedikleri takdirde kendine suçayı seveceklerdir. Eğitimciler, müfredatın maliyetiyle orantılı şekilde artan eğitim masraflarını öne sürerek daha pahalı öğretim programını mazur gösterebilmektedirler. Bu işlem, iş onu gerçekleştirecek mevcut kaynaklarla büyür diyen... Parkinson yasası uygulamasına dayanmaktadır. Bu kanunun doğruluğu bütün okul seviyelerinde kanıtlanabilir. Örneğin kişi başına harcamalarıyla Birleşik Devletler'de okuma zorluklarının ana sorunu haline geldiği 1950 yılındaki seviyesine yaklaşan Fransız okullarında okuma zorlukları önemli bir konuyu teşkil etmektedir. Sağlıklı öğrenciler kendilerinin nereden bakılırsa bakılsın güldüklerini gördüklerine okula karşı direnirler. Bu direnç kamu kolejinin, otoriter yapısından ya da bağı bazı bağımsız okulların ayartıcılığından dolayı değildir. Fakat her okulda yerleşik olan temel yaklaşım, bir kişinin hükmünün diğer bir kişinin neyi ve ne zaman öğrenmek zorunda olduğunu belirleyebilmesinden dolayıdır. Kendi kendine, de, kendi kendine devam eden ilerleme mümkde. Öğrenme edimin sonunda ortaya çıkması beklenen faydalardaki düşüşte bile, paradoksal olarak kişi başına eğitim maliyetinin yükselişi, Öğrencinin değerini kendisinin ve piyasanın gözünde arttırmaktadır. Herhangi bir maliyet karşısında okul öğrenciye ve rekabet edilebilir müfredat tüketimi seviyesini arttırmaktadır. Öğrencileri okula devam etmeleri yönünde motive etmek için yapılan harcamaların maliyeti öğrenci piramidi tırmandıkça birdenbire yükselmektedir. Daha yüksek seviyelerde yeni futbol stadyumları, ibadethaneler, ya da programlar uluslararası eğitim olarak adlandırılarak bu maliyetler gizlenmektedir. Başka hiçbir şey öğretmese bile okul ilerlemenin değerini öğretir, öğretmektedir. İşleri yapmak için icadın Amerikan yolu değeri. Vietnam Savaşı çağımız mantığına uygun düşmektedir. Bu savaşın başarısı çok sayıda insanın ucuz mermilerin ortaya koydukları neticelerin maruz kalmalarıyla ölçülmüştü. Bu vahşi hesaplamaları, neticelere maruz kalmalarıyla bu vahşi hesaplama unutulmaz bir şekilde insan maliyeti olarak adlandırılmaktadır. Sadece iş iştir, paranın yükselişi asla sona ermez. Savaş da savaştır. Ölü bedenlerin hesaplanması asla bitmez. Aynı şekilde eğitim okullaştırmadır ve açık uçlu bu süreç öğrencilerin devam saatleriyle hesap edilmektedir. Çeşitli süreçler geri döndürülememekte ve kendini haklı çıkarmaktadır. Ekonomik standartlarıyla bir ülke daha zengin hale gelmektedir. Her zaman bir ulusu yok edici hesaplama standartlarıyla savaşı kazanmaktadır. Toplum, okulun sunduğu standartlara giderek artan bir şekilde eğitim hale gelmektedir. Okul programları eğitimin gelişimci yönüne açıktır. Fakat bu açlık, sabit bir ilgiye nedenası bile Birinin memnuniyetini sağlayacak şeyleri bilmesi zevkini asla boyun eğmeyecektir. Her bir konu, birbiri peşin sırasından tüketime devam etmek amacıyla eğitimle paketlenmekte ve geçen yıl ambalaj için kullanılan malzeme bu yılki güçlü müşteriler için kullanılmışı kalmaktadır. Kitap ticareti bu talebi yaratmaktadır. Eğitim reformcuları her bir nesile en yenisi ve en iyisi sözü vermektedir. Halk bu reformcuların sunduklarına yönlendirilmektedir. Hem ne kaçırdığını her zaman için hatırlayan okulu terk edenler, hem de yeni öğrenci nesli karşısında aşağılık kompleksi duyan mezunlar, ilerleme kandırmacası ritüeli karşısında nerede durduklarını bilmekte ve artan düş kırıklığı açığını gelişmekte olan beklentilerin evrimi olarak adlandıran bir toplumu desteklemeye devam etmektedirler. Fakat büyüme açık uçlu bir üretim olarak, fakat büyüme açık uçlu bir tüketim olarak tasarlandığı için bu sonsuz sürece asla bir olgunluğa ulaşamaz. Sınırsız nicelik artışının uydan sadakat, organik gelişme imkanını yok eder. Ritüeller ve yeni dünya dini Gelişmiş ülkelerde okulu terk etme yaşı yaşam beklentilerindeki artıştan daha yüksektir. Bu iki yeri 10 yıllık bir dönemde kisleşecek ölümcül eğitimle ilgilenen Jessica Midford ve meslektaşlar için bir problem teşkil edecektir. Bu durum bana... Kilise hizmetleri için taleplerin arttığı, arttığı bir dönem alan genç, ortaçağı ve onsuz yaşama başlamadan önce papanın gözetimi altında ruhları kötülüklerinden arındırmak amacıyla yaratılmış olan Araf'ı hatırlatıyor. Mantıksal olarak bu günahların para karşılığı affedilmesiyle oluşan ticarete ve daha sonra reforma yönelik bir teşebbüste bulunmaya yol açtı. Sonsuz Tüketim Biti insanın ebedi yaşam inancının yerini almaktadır. Arnold Toynbee büyük bir kültürün çöküşüne genellikle yeni savaşçı sınıfların ihtiyaçlarını hizmet ederken evcilleştirilen emekçi sınıfların geleceği için umudu arttıran yeni dünya kilisesinin yükselişini eşlik ettiğini belirtmektedir. Okul, çürümekte olan kültürümüzün dünya kilisesi olmaya mükemmel bir aday olarak gözükmektedir. Hiçbir kurum okulun katılımcılarını günümüz dünyasındaki sosyal prensipler ve toplumsal gerçekler arasındaki derin uçurumdan daha iyi koruyamamaktadır. Okul, seküler, bilimsel ve ölüme inkar edici olarak modern ruh halinin bir par parçasını yansıtmaktadır. Okulun klasik, eleştirel gösterişi, din karşıtı değilse bile pluralist görünmesine neden olmaktadır. Okul müfredat hem bilimi tanımlamakta hem de kendini bilimsel araştırma olarak adlandıran şey tarafından tanımlanmaktadır. Okul, bireye bir şans daha tanımadan, Kapılarını onun üzerine asla kapamaz. Çare bulucu yetişkinleri de sabah katan ve sürekli bir eğitim anlayışı sergiler. At artık notlan notlandırılmış promosyonun bir ritüel haline dönüştürüldüğünden okul toplumsal bitin destekleyicisi olarak hizmet etmektedir. Sonuncu belirsiz olan bu ritüele giriş neyin nasıl öğretileceğinden daha önemlidir. Kumar gibi insanın iliklerine işleyen ve bir huyu halini alan okulun kendisi bir oyundur zaten. Bütün bir toplum sonsuz tüketim biti hizmetine girmektedir. Her yerde, açık uçlu ritüelde adet yerini bozsun diye yapılan katılımın zorunlu ve zorlayıcı kılınması bir dereceye kadar gerçekleşmektedir. Okul yarışmacılarını dünyadaki kötülükleri oyun oynayamayan ya da oynayamayanlar üzerinde yıkarak onları ayıplamaya zorlayan uluslararası bir oyuna ben yanlendirmektedir. Okul, acemi bir katolik kesicini gelişimci tüketimin kutsal yaşına dahil etme yanında iman, imtiyaz ve güç tanrıları arasında arabuluculuk yapan akademisyen din adamlarının gönlünü kazanma ritüelidir. Az gelişmişliğin günah keçileri olarak damgalanmış, okuldan ayrılanları kurban eden, günahtan arınma ritüeline katan, katan bir üyeliği kabul etme ritüelidir de. En iyi günlerini başarılı bir şekilde okulda geçirenler bile bu grup Latin Amerika, Asya ve Afrika'da karşı konulamaz bir çoğunluğu teşkil etmektedir. Okullaşmada sergiledikleri gösterişsiz performans nedeniyle kendilerini suçlu hissetmeyi öğrenmektedirler. Meksika'da zorunlu eğitim yasal olarak 6 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Daha kötü ekonomik koşullarda dünyaya gelen çocukların 1. sınıf bir okuma fırsatı elde etmeleri ancak 3'te 2'si için geçerlidir. Bunu gerçekleştirirlerse 6. sınıfa kadar öğrenim görüp zorunlu eğitim bitirmek için %4 gibi bir şansa sahip olmaları söz konusudur. Çocuklar orta derecedeki üçüncü bir grup içerisinde dünya gelirlerse şansları yüzde 12'ye yükselmektedir. Bu kuralların geçerli olduğu Meksika, kamu eğitimi sağlama noktasında diğer 25 Latin Amerika ülkesi arasında daha başarılı bir konumda bulunmaktadır. Çocuklar her yerde eşit olmasa da zorunlu Toto'da kendilerine bir şanslanıldığını ve uluslararası standartların kabul ettiği Eşitliğin kendine özgü sefaletin okuldan ayrılarak kabul edilmiş olan cezalarını ayrımlamayla birleştirdiğini bilmektedirler. Öğrenciler artmakta olan beklentilere bağlanan ümit nedeniyle okullaştırılmışlardır ve skolastik lütuftan reddedilmelerini kabul etmek suretiyle okul dışında artan düş kırıklıklarını yaşarlar. Bu çocuklar cennetten kovulmuşlardır. Çünkü bir kez vaftiz edildikten sonra bir daha kiliseye gitmediler. Orijinal günahla doğan bu çocuklar birinci sınıfta vahsiz edilmektedirler fakat kendi kişisel hataları neticesinde Cehanna'ya İbranice Teneke Mahalli anlamına gelmektedir girerler. Max Weber'in refahı, malı mülkü, kendini toplayanlara ait olan kurtuluş inancının toplumsal etkilerinin peşinden gittiği gibi bize şu anda bu lütfun, Yıllarını okulda harcayanlara hissa edildiğini gözlemleyip, yıllarını okulda harcayanlara hissa edildiğini gözlemleyebilmekteyiz. Ufuktaki krallık, beklentilerin evrenselleşmesi. Okul ortaya koyduğu taleplerde ifadesi bulunan tüketicinin beklentilerini, üreticinin ritüellerinde vurgulanan inançlarıyla birleştirmektedir. Bu. Dünya genelinde kullanılan toplu dua alansar bir terim olan kargo kültürüdür. Kargo kültüdür. Kalıntıları 1940'lı yıllarda Melanesya'da, Avustralya'nın kuzeydüsünün ada grubu, tamamen ortadan kalkmış olan bu kütle, çıplak gövdelerine siyah bir giydikleri, örtü giydikleri takdirde, İsa'nın inanın her kişiye bir buzluk taşıyan buharlı bir tencere, bir pantolon ve bir dikiş makinesiyle geleceği üyelere aşılanırdı. Okul, öğrencinin her şey gücü yetme konusundaki eksiklik duygusuyla büyümesini, öğretmeni aşağılayıcı bir bağlılıkta bulunma gerekliliğiyle birleştirmektedir. Bu ritüel, melen şapkaların katı iş tabiatına göre planlanmaktadır. Bunun amacı, zavallı ve malına mülküne el konulmuş insanlar grubu için, umut ışığı olan ve asla sona ermeyecek tüketimin dünyevi cennet mitini övmektir. Bu dünyevi beklentilerin salgın hastalığı tarihi boyunca, özellikle koloniler ve tüm kültürler içerisindeki marjinal gruplar arasında ortaya çıkmıştır. Roma İmparatorluğu içerisindeki Yahudilerin Essenes ve Yahudi mesihleri, Reform zamanındaki serflerin Derebey'i yanında çalışan tarım işçileri, Thomas Münzer'i, Paraguay'dan Dakota'ya kadar malları, mülkleri, ellerinden alınmış yerlilerin dansları vardı. Bu tarikatlar bir mürid tarafından yönlendirilirdi ve verdikleri sözleri sadece birkaç kişi için sınırlandırırlardı. Öte yandan, krallığın okul tarafından sebep olunan beklentinin peygamberi yoktur. Anonim ve yerel olmaktan ziyade evrensel bir nitelik taşımaktadır. İnsanoğlu, kendi mesihinin yaratıcısı haline gelmiştir. Krallığı için gelişimci mühendisliğe, yaratıcılığa boyun eğenlere, bilimin sanırsız ödülü sözünü vermiştir. Yeni Yabancılaşma Okul sadece yeni dünyanın dini değil, aynı zamanda dünyanın en hızlı gelişen iş sektörüdür. Tüketicilerin üretilmesi, ekonominin büyüyen önemli sektörler arasında yerini almıştır. Zengin ülkelerde üretim maliyetleri düştüğünden, denetim altına alınmış tüketim için üretilen insana yatırım yapılmaktadır. Geçen 10 yıl zarfında, okul sistemiyle doğrudan bir bağlantı içerisindeki sermaye yatırımları, savunma için yapılan harcamalara göre daha hızlı bir artış göstermiştir. Silahsızlandırma, eğitim endüstrisinin ulusal ekonomisinin merkezine oturmasıyla bu süreci hızlandıracaktır. Okul tarafından gerçekleştiren tahribat ortaya konulmadığı ve geçici tedbirlerin maliyeti artmaya devam ettiği sürece yasalarla belirlenmiş israf için sayısız fırsat ortaya çıkacaktır. Tam gün öğretim işiyle meşgul olanları tam gün derslere devam edenlere eklediğimizde, Üst yapı olarak adlandırılan şeyin toplumun temel işçisi haline geldiğini fark ederiz. Birleşik Devletler'de 62 milyon insan okullardadır ve toplam 80 milyon kişi çalışmaktadır. Bu durum geleneksel olarak daha çok temel kural olarak anlaşılan diğer düzensizliklerin ekonomik ve siyasal devrimi düzeltilinceye kadar okulsuzlaştırma sürecinin ertelenmek zorunda olduğunu söyleyen yeni Marksist analizciler tarafından göz ardı edilmektedir. Okul bir endüstri olarak anlaşılırsa, Devrim stratejisi gerçek bir şekilde planlanabilir. Marx'a göre ticari metallar için üretim taleplerinin maliyeti o kadar da önemli değildir. Bugün pek çok işçi, sermayeyi yoğun bir şekilde kullandıran endüstri tarafından tatmin edilebilecek taleplerin üretimiyle meşguldür. Bunların çoğu da okullarda gerçekleştirilmektedir. Geleneksel anlamda yabancılaşma, insanı yaratmak ve tekrar yaratılmaz fırsatını alıkoyan, işin ücretli iş haline gelişinin doğal doğrudan bir sonucuydu. Şimdi genç insanları okulda, PISO'da yer alacak bir metal olarak tasarlanan kendi bilgilerinin hem üreticisi hem de tüketicisi olmaya yeltenirken, okul tarafından yabancılaşma öncesi bir hazırlığa maruz kalmaktadırlar. Okul, yaşama hazırlığı yabancılaştırmakta, böylece öğrenciler gerçek eğitimden ve yaratıcılıktan yoksun bırakılmaktadır. Okul, öğretilmeye ihtiyaç duymaya öğreterek, yaşamın yabancılaştırıcı kurumlarına hazırlık yapmaktadır. Bu ders bir kez öğrenildiğinde insanlar bağımsızlaşmaya doğru olan gelişim dürtüsünü yitirmektedir. Bu insanlar artık benzer konulara karşı ilgi duymazlar ve kurumsal tanımlamayla önceden saptanmadığında yaşamın sunduğu sürprizlere kendileri kaptırırlar. Okul dolaylı ya da dolaysız olarak nüfusun büyük bir bölümünü çalıştırmaktadır. Okul insanları ya yaşama bağlamakta, ya da bazı kurumlarda çalışmaların uygun olacağını onları inandırmaktadır. Yeni dünya kilisesi olan okul hem uyuşturucunun teminine hem de insanın yaşam süresince işine hizmet eden bir bilgi endüstrisidir. Bununla beraber okulsuzlaştırma insanoğlunun özgürleşmesine yol açacak bir hareketin temellerini teşkil etmektedir. Okulsuzlaştırmanın devrimci potansiyeli Elbette ki okul, amacı insanın dünya görüşünü şekillendirmek olan tek modern kurum değildir. Aile yaşamının, askerliğin hastalıkla mücadeleni ve medyanın gizli müfredada insan dünyasını, düşüncesini, dilini ve taleplerini kurumsal olarak yönetmede etkin bir role sahiptir. Okul, eleştirel yargı oluşturmanın birinci, birinci işlevine sahip olduğuna inanıldığından dolayı, insanları daha ve daha sistematik bir şekilde köleleştirmektedir. Okul paradoksal olarak önceden sunum hazırlanmış bir sürece bağımlı olan kişinin kendisi başkaları ve doğa hakkında bilgi edinmeyi denemek suretiyle bu amacını gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Okul bize öylesine kapıp kuşatır ki hiçbirimiz ondan bizi rahat bırakmasını bekleyemiyoruz. Sözüm ona devrimci geçinen pek çok kişi okulun kurbanı olmaktadır. Bu kişiler Özgürleşmeyi bile kurumsal sürecin bir ürünü olarak görmektedirler. Kişi kendini okuldan özgürleştirmek suretiyle bu yanılsamaları ortadan kaldırabilecektir. Pek çok öğrenme ediminin hiçbir öğretmeye gereksinim duymadığı yolundaki bulgu manipüle edilemez. Hepimiz birey olarak kendi okulsuzlaştırmamızdan sorumluyuz ve sadece bizler bunu başarabilecek güce sahibiz. Hiç kimse okullaştırmadan kendini özgür, özgürleştirebilmediği için mazı görülemez. İnsanlar en azından bazıları kurulu kiliseden kendilerini özgür, özgürleştiremedikleri sürece bu krallıktan kendilerini kurtaramayacaklardır. İnsanlar zorunlu eğitimden özgürleşinceye kadar gelişimci tüketimden de kendilerini kurtaramayacaktır. Hepimiz hem üretim hem de tüketim yaşasından okullaşmanın kapsamında bulunmaktayız. İyi öğrenmenin içimizde üretebileceğine, ve üretilmesi gerektiğine ve aynı etkiyi başkalarında oluşturmaya boşuna inandırılmaktayız okul kavramının uzaklaşma teşebbüsümüz sınırımız tüketiminden ve diğer insanların kendi iyilikleri için güdülenmelere yönündeki çarpık varsayımlardan felaket etmeyi denediğimizde içimizde bulacağımız direnmeyi ortaya çıkaracaktır hiç kimse okullaşma sürecine yer alan başkalarının sömürüsünden tam manasıyla kurtulamaz okul hem en büyük ve hem de anonim bir işverendir. Okul loncaları, fabrika ve anonim şirketleri takip eden yeni bir çeşit teşebbüsün en mükemmel örneğini teşkil etmektedir. Ekonomi hakim olan çok uluslu şirketler günümüzde tamamlanma sürecini yaşamaktadırlar ve belki de bir gün uluslar üstü olarak planlanmış hizmet ürünleriyle yer değiştireceklerdir. Bu teşebbüsler her bireyin tüketim eyleminde bulunmayı zorunlu hissedeceği şekilde hizmetlerini sunmaktadırlar. Bu teşebbüsler uluslararası standartizasyona sahiptirler ve zaman zaman hizmetlerinin değerini tekrar gözden geçirecek, her yerde yaklaşık olarak aynı düzenle çalışırlar. Yeni taşıtlara ve otobanlara dayanan ulaşım ögeleri devlet tarafından üretilmiş olsun ya da olmasın konfor, prestij, hız ve araç gereği için aynı şekilde kurumsal olarak önceden kullanıma hazırlanmış, ihtiyaca hizmet etmektedir. Tıbbi tedavi araçları, hizmetin karşılığı, devlet ya da kişi tarafından karşılanan bir çeşit özel sağlığı tanımlamaktadır. Diploma elde etmek amacıyla notlandırılmış terfi, okulu kimin yönettiği önem arz etmeksizin nitelikli insan gücünün, aynı uluslararası piramidinde bir yere edinmeye çalışan öğrencinin bu amacı için uygundur. Tüm bu durumlarda iş gizli bir kar oluşturmaktadır. Özel bir araba sürücüsü, hastaneye yatırılmaya boyun eğmiş bir hasta, ya da sınıftaki bir öğrenci, yeni bir işçi sınıfının parçası olarak görülmelidir. Okulda başlayan ve aynı anda sömüren ve sömürülen konumunda olan öğretmenler ve öğrencilerce farkına varılan özgürleşme hareketi, geleceğin devrimci satıcılarının habercisi olabilir. Okulsuzlaştırmanın radikal bir programı, zorunlu sağlık, refah ve güvenlikte önemli bir rol oynayan, sosyal sisteme karşı meydan okumaya gerek duyulan yeni bir devrim modelinin gençliği eğitebilir. Okula karşı isyanın taşıyacağı riskler önceden tahmin edilemez. Fakat bu riskler herhangi bir kurumda başlayacak devremin riskleri kadar korkunç değildir. Okul bir ulus devlet ya da büyük bir şirket kadar kendi güvenliğini koruyacak bir organizasyona sahip değildir. Okulların buyrundan kurtuluş kansız olabilir. Okul kaçaklarından sorumlu yetkililer, onların mahkemedeki müttefikleri ve iş bulma kurumundaki yandaşları, bireysel suç işleyenlere özellikle de fakir bireylere karşı sert önlemler alabilir. Fakat bir kitle hareketi karşısında bu önlemlerin etkili olması söz konusu değildir. Okullar sosyal bir problem halini almıştır. Her taraftan saldırıya uğramaktadır. Halklar ve onların hükümetleri tüm dünyada geleneksellik dışı deneyimlere sponsorluk yapmaktadırlar. Okula karşı duyulan inancı devam ettirmek için olağan dışı istatistiksel araçlardan faydalanmaktadırlar. Bazı eğitimcilerin ruh hali, Vatikan konsilinden sonra katolik papazlarda görülen ruh halini yansıtmaktadır. Özgür okul olarak adlandırılan öğretim programı insanların topluca yaptığı dualara benzemektedir. Öğretmenlerini seçmede söz söyleme hakkına sahip olmak, yüksek yüksekokul öğrencilerin talepleri, kendi papazların seçme talebinde bulunan papazlık bölgesi sakinlerinin talepleri kadar açıktır. Fakat önemli bir razınlık okullaşmaya karşı inancını yitirdiğinde okul için tehlike daha da büyük olmaktadır. Sadece mal ve taleplerin birlikte üretim üzerine bina edilmiş olan ekonomik düzenin devamı değil, Aynı zamanda içerisinde okul tarafından paylaşılan öğrencilerin bulunduğu, ulus devlet üzerine bina edilmiş siyasal düzenin devamlılığı da tehlikeye girecektir. Önümüzdeki seçenekler son derece açıktır. Ya sınırsız yatırımı haklı çıkaran bir üretim olan kurumsallaştırılmış öğrenime inanmaya devam edeceğiz ya da sadece kişisel çabayla görülebilecek öğrenme fırsatlarını engelleyen bariyerleri yıkmak amacıyla kullanılması gereken bir yasayı planlamayı ve yatırımı yeniden keşfedeceğiz. Bilginin belirli koşullar altında tüketilen değerli bir meta olmasına karşı koyamazsak toplumumuz giderek bu uğursuz okul bozuntuları ve totaliter bilgi yöneticilerinin egemenliğine girecektir. Eğitim terapistleri daha iyi eğitim için öğrencilerine ve öğrenciler de öğretmenlerinin diploma yarışının baskısı altında yardım elde edebilmek amacıyla kendilerini daha fazla uyuşturmaktadırlar. Giderek artan sayıda bürokrat öğretmen olarak post takımın hevesine kapılacaktır. Okulu bir insanın konuştuğu dil, reklamcı tarafından kullanılan dildir. Askerler ve polis, eğitimcilerin kılığına bürünerek mesleklerini yüceltmektedirler. Okullaştırılmış bir toplumda savaş ve sivil baskı için mantıklı bir eğitim açıklaması bulunmaktadır. Vietnam modelindeki pedagojik savaş giderek sonsuz bir sürecinin üst değerini insanlara öğretmeni biricik yol olarak ma mazur gösterilecektir. Baskı Mekanik Mesih'in gelişini hızlandırmak amacıyla bir görev çabası içerisinde görülecektir. Giderek daha fazla ülke Brezilya ve Yunanistan'da uygulamaya konan pedagojik işkenceden faydalanacaktır. Bu pedagojik işkence bilgi almak ya da sadistlerin ruhsal ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla kullanılmıyor. Bu işkence bir toplumun bütünlüğünü ortadan kaldırmak ve halkı teknokratlar tarafından icat edilmiş öğretimlerin plastik materyalleri haline getirmek üzere gelişigüzel yapılan bir teröre dayanmaktadır. Kendimizi şu anda yürürlükte olan pedagojik kibirden kurtarmayı başaramadıkça, bu zorunlu öğretimin yıkıcı ve gelişimci doğası hepimizi mahvedecektir. Pek çok insan, şu anki üretim eğilimlerinin çevreye yönelik çetin, çetin yıkacılığının farkına varmaktadır. Fakat bu eğilimleri değiştirmek için bireyler sadece sınırlı bir güce sahiptir. İnsanların okulda başlayan idare edilmeleri, geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşmıştır ve pek çok kişi hala bunun farkında değildir. Üçüncü her nefortun, daha az zehirli arabalar önermesi gibi bu insanlar da hala okul reformunu desteklemektedirler. Daniel Bell, bulunduğumuz dönemin kültürel ve toplumsal yapılar arasındaki eniştezeyi karşıtlık sağlıkta karakterize edildiğini söylemektedir. Biri felaketler doğuran davranışlara, diğeri de teknokratik karar almalara kendini adamaktadır. Bu durum, modern okulları ama yine de yeni okulları öneren, tanımlayan, hemen hemen her şeyi onaylamadığını belirtmeye zorlanmış hisseden pek çok eğitim reformcusu için doğruluk arz etmektedir. Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı isimli eserinde böylesi bir uyumsuzluğun kaçınılmaz olarak yeni bir kavramsal paradigmanın ortaya çıkışını takdim ettiğini ileri sürmektedir. Bu gerçekler, serbest düşüşü gözlemleyen pitalomaçik, yani pitalomaçik sistem, batlam yufsuzluğunu, eskiden dünyanın evrenin merkezi olduğuna, Güneşin, yıldızların ve gezegenlerin ise Dünya'nın çevresinde döndüğüne inancına dayanan sisteme denir. Pythulomaik, Putuloma Dünya görüşüne uymayan yeni teleskobu kullanan kişilerce haber verilmiştir. Birdenbire Newtonian paradigma kabul edildi. Günümüzdeki pek çok genç insanı karakteriz eden uyumsuzluk, davranış olarak o kadar da kavranmış değildir. Tolerans sahibi bir toplumun neye benzeyebileceği hakkındaki his... Bu uyumsuzluk hakkında şaşırtıcı olan şey, onu toleranslı davranmaya pek çok insanın hazır olmasıdır. Birbirleriyle bağdaşmayan amaçları sürdürebilecek gücün açıklanmaya ihtiyacı vardır. Max Gluckman'a göre, her toplum böylesi uyumsuzlukları üyelerinden gizlemek amacıyla bir takım prosedürlere başvurur. Gluckman, bunun ritüelin amacı olduğunu ima etmektedir. Ritüeller, toplumsal prensif ve organizasyonlar arasındaki ailelikleri, ve uyuşmazlıkları bile üyelerinden saklayabilmektedir. Dünyasını şekillendiren güçlerin üyeliğine kabul edilmiş kişi, bu kabul ediliş sürecinin ritüel karakterinin farkında olmadığı sürece kabuğunu kırıp yeni bir dünya yaratamaz. Okulun gelişimci tüketiminin ekonomik ana kaynağı şekillendirdiği ritüellerin farkına varmadığımız sürece bu ekonominin kabuğunu kıramaz ve yeni bir ekonomi meydana getiremeyiz. Bölüm 4 Toplumsal Kurumların Görünümü Zengin ve Fakir'e aynı şekilde satılmak zorunda olan pek çok ütopyacı tasarımlar ve geleceğe ait senaryolar yeni ve maliyeti yüksek teknolojilerden söz etmektedir. Herman Kahn, Venezuela'da, Arjantinle ve Kolombiya'da öğrencilerle ilgili bir dizi araştırmalar yapmıştır. Sergio Bernardes'in 2000 yılı Brezilyası için kurduğu hayale göre o zaman köyne füze bataryalı jet limanlarında, 1960'ların 1970'lerin şehirlerinin 600 olacağı şu anki Birleşik Devletler'de mevcut olan makinelerden daimleri parıldayacaktır. Buckminster Fuller'dan ilham alan gelecekçiler daha ucuz ve daha egzotik araç gereçlere bel bağlamışlardır. Açıkçası az araçta çok iş yapmamızı sağlayacak yeni muhtemel teknolojinin süpersonik ulaşımdan ziyade hafif metrolar, yatay yerleşimden ziyade dikey yerleşim planı kabul edilmesini hesaba katmaktadırlar. Günümüzün tüm gelecekçi planlamacıları kaçınılmaz toplumsal sonuçlarla birkaç kişinin imtiyazı haline gelecek olan mal ve mal ve hizmetleri giderek artan bir şekilde tüm insanlığın daha çok talep etmesi yüz yüze gelmeyi reddederken teknik olarak mümkün olanları ekonomik olarak uygulanabilir hale getirmeye çalışmaktadırlar. İnanıyorum ki arzu edilebilir bir gelecek tüketim yaşamı üzerinde baştan sona planlanmış etkin bir yaşamı seçmemizi, sadece yapıp yapmamamızı üretip tüketmemizi sağlayacak bir yaşam modelini devam ettirmekten ziyade kendiliğinden, bağımsız birbiriyle ilişkili olmamızı teminleyecek bir yaşam modeline bağlıdır. Gelecek, yeni ideolojiler ve teknolojiler geliştirmemizden ziyade daha çok etkin bir yaşamı destekleyen kurumları seçmemize bağlıdır. Teknolojik kaynaklarımızı tercihen böylesi büyümekte olan kurumları yatırım olarak değerlendirme isteği kadar alışkanlıklardan ziyade kişisel gelişimi destekleyen kurumları tanımamıza yol açacak bir dizi kritere ihtiyacımız vardır. Modellerden biri çağdaş dönemi hemen hemen tanımlar gibi karakterize etmesine rağmen yapılacak seçim mevcut kurumlarda örneklendirilen birbirine zıt iki kurumsal model arasındadır. Bu baskın modeli manipüle edici model olarak adlandırmayı önereceğim. Diğer model ise sadece şüpheli bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Ona uygun olan kurumlar daha önemsizdir. Bununla beraber bu iki modeli daha arzu edilebilir gelecek için önceliyorum. Bu modelleri samimi buluyor ve bunları kurumsal spektrumun sol tarafına yerleştirmeyi öneriyorum. Böylece her ikisi de noktalar arasında gidip gelen kurumlar olduklarını göstereceklerdir. Bunlar, aktiviteyi kolaylaştırmaktan üretimi organize etmeye doğru değiştirirken, tarihi kurumların nasıl renk değiştirdiklerini ortaya koyacaklardır. Genellikle soldan sağ hareket eden böyle bir spektrum, toplumsal kurumları ve onların modellerini tanımlamada değil, oğlunu ve onun ideolojilerini karakterize etmede kullanılmıştır. İnsanoğlunun bireysel ya da gruplar halinde kategorileştirilmesi, meselenin yatışmasından ziyade daha da şiddetlenmesine yol açar. Yaygın olmayan bir modaya karşı itirazlar yükselebilir. Fakat böyle yapmakla tartışmanın terimlerini kısır bir alandan verimli bir sayede çekmeyi ümit ediyorum. En etkili modern kurumlar, Spektrum'un sağ tarafında toplanmışlardır. Şerif'in hakimiyetinden FBI'inkilere, ve Pentagon'a geçen kanun gücü orada bulunmaktadır. İşi öldürme olan modern savaş, son derece profesyonel bir teşebbüs halini almıştır. Sergilediği icraatın etkiliği kelle hesabı ile ölçülen bir noktaya dek ulaşmıştır. Barışı devam ettirme potansiyeli Amerikan ulusunun sınırsız ölüp saçan gücünün dost ve düşmanlarını ikna etme kabiliyetine bağlıdır. Modern mermiler ve kimyasallar o derece etkilidir ki, birkaç cent değerindeki bu nesneler, niyeti öldürmek olan müşterilere dağıtılmaktadır. Fakat bu dağıtım, dağıtım işinin maliyeti baş döndürücü bir şekilde yükselmektedir. Ölü bir Vietnamlının maliyeti 1967 yılında 360 bin dolar iken, 1969 yılında 450 bin'e yükselmiştir. 450 bin dolara yükselmiştir. Bir sıkalar üzerindeki ekonominin ırk katliamına yaklaşımı, modern savaşı ekonomik olarak cazip hale getirecektir. Savaşta yatırımın geri dönüşü daha açık bir hale gelmemektedir. Ölen Vietnamlıların sayısı ne kadar artarsa Birleşik Devletleri dünyada o kadar çok düşman kazanacak. Birleşik Devletler bir başka savaşın yan etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla sonuçsuz bir çaba yaratmak için daha fazla harcama yapacaktır. Spektrumun bu aynı ucunda müşterilerinin manipülasyonunda uzmanlaşan toplumsal temsilcilikleri görmekteyiz. Askeriye gibi eylemlerin kapsamı artarken amaçlarını muhalif etkiler geliştirme eğilimi göstermektedirler. Bu toplumsal kurumların eşte yerde karşıt yönlü üretgenlikleri söz konusudur. Fakat bu biraz daha zor görünüyor. Bu paradoksal etkiyi gizlemek için sağaltıcı ve sevecen bir imajı sahipmiş gibi gözükmektedirler. Örneğin, 200 yıl öncesine kadar hapishanede idam edilinceye, sakatlanıncaya, öldürülünceye ya da sürgün edilinceye kadar bir kişiyi gözaltında tutmanın bir acı olarak hizmet gördü. Ve kimi zaman kasıtlı olarak işkence aracı olarak kullanılırdı. Bir kişiyi sürücüye kapatmanın doğru olmadığını, o zaman da iddia etmeye başladık. Günümüzde sadece birkaç kişi bu hapishanelerin suçların hem niteliğini hem de niceliğini arttırdığını anlamaya başlıyor. Gerçekte bunlar sıklıkla gelenek dışı davranıştan nedeniyle yaratılmaktadır. Davrananlar nedeniyle yaratılmaktadır. Bununla beraber çok daha az sayıda insan tımarhanelerin, bakım evlerinin ve çocuk esirgeme kurumlarının aynı şeyi yaptığını anlamış gözüküyor. Bu kurumlar müşterilerine ruh hastalarının yaşlı ya da sizlerin düşkünlük psikolojisini aşılamakta ve hapishane müdürleri için gelir sağlayan hapishaneler gibi bütün mesleklerin varoluşu için mantıksal bir neden ortaya koymaya çalışmaktadır. Spektrum'un bu ucunda bulunan kurumlara üyelik, her ikisi de zorlayıcı olan taahhüt ta ta ta ta altında kalmakla ya da seçici hizmet gibi iki yolla başarılır. Spektrum'un diğer uç noktasında dış etkenler olmaksızın, ortaya çıkan kullanımla birbirinden ayrılan kamu kurumları bulunmaktadır. Telefon işletmeleri, metro, posta işletmeleri, kamu pazarları ve borsalar müşterilerini kandırmak amacıyla zorla ya da tavsiye ederek tavsiye, ikna ederek yapılan satışları gereksinim duymaktadırlar. Kanalizasyon sistemleri, içecek su, parklar ve kaldırımlar insanların kendi yararlarının olduğu yolunda herhangi bir kurumsal inandırıcılığa gerek duymayan kurumlardır. Elbette ki tüm kurumlar bazı düzenlemeler içermektedir. Bir şey üretmekten ziyade kullanım amacıyla var olan kurumların işleyişi, bir yönetime gerektiğinin işleyişi tabi, kur, tabi kurumlardan dolu, doğası gereği farklılık arz etmektedir. Kullanımları için kurumların yönetimini gerçekleştirmede faydalanan kurallar, temelde onların genel ulaşabileceklerine mani olacak kötüye kullanımdan sakındırma amacına sahiptirler. Kaldırımlar engellemelerden korunmak zorundadır. İçme suyunun endüstriyel kullanımı telefon atlarımızın bilgisayarca, posta hizmetlerinin reklamcılar tarafından kötüye kullanılmasının ve kanalizasyon sistemlerimizin endüstriyel atıklarca kirletilmesini sınırlayacak yasal düzenlemelere ihtiyaç duymaktayız. Kamu kurumlarının düzenlenmesi kullanımlarına geçtiğinde kurallar isteksizce bir tüketim ya da kat gerektirmektedir. katılım gerektirmektedir. Müşteri temin etmenin farklı maliyeti, samimi kurumu idare edici kurumundan ayıran karakteristiklerden sadece bir tanesidir. Spektrumun her ucunda da hizmet kurumları görmekteyiz. Fakat sağ tarafta hizmet idare edilmeye zorlanmış ve müşteri reklamcının saldırının, beyin yıkamanın, hapsedilmenin ya da elektroşokun kurbanı olmuştur. Sol tarafta müşteri özgür bir aracı olarak kalırken hizmetin resmi olarak tanımlanmış sınırları içerisindeki fırsatı arttırılmaktadır. Sağ kanat kurumlar, içerisinde pek çok ayrıntının ve kurumca sunulan üretim ve uygulama olmaksızın yaşayamayacak olan tüketicilere inandırma amacının yönelik masrafların yer aldığı, son derece büyük bir karmaşıklığa sermaye ve üretim süreçlerine sahip olma eğilimi göstermektedirler. Sol kanat kurumlar ise, müşteri tarafından başlatılan iletişim ya da işbirliğini kolaylaştıran çalışma halleri olma eğilimindedirler. Sağ kanatın, idare edici kurumları ya da toplumsal ya da psikolojik olarak alışkanlık yaratıcı özelliği sahiptirler. Toplumsal alışkanlıklar ya da daha az miktarlar arzu edilen sonuçları sağlamamışsa bu artan uygulamaya beyan etme eğiliminden ibarettir. Psikolojik alışkanlık ya da ihtiyaç tüketiciler düşkün hale geldiklerinde sürecin ve ürününün daha da artmasıyla sonuçlanmaktadır. Sol kanında aktif hale geçirip tanımlayan üretim süreçlerinden farklı olan bu ağlar kendilerinin tekrarlanan kullanımlarının ötesinde bir amaca hizmet etmektedirler. Kişi, Başkasını bir şeyler söylemek istediğinde telefonunu kaldırıp konuşabilir ve arzu ettiği iletişim bitirdikten sonra Aize'yi yerine koyar. Gençler istesna olmak üzere kimse karşısındakiyle zevk için telefon açıp konuşmaz. Telefonu iletişim kurmanın en iyi yolu olmadığını inanırlarsa insanlara mektup yazar ya da onları ziyarete giderler. Okul örneğinde açıkça görülebileceğimiz gibi sağ kanat kurumları hem zorunlu tekrar kullanımı davet etmekte hem de başarmanın çeşitli yollarını engellemektedirler. Kurumsal spektrumun soluna doğru kendi alanlarına diğerleri rekabet eden girişimleri yerleştirebiliriz. Fakat henüz gerektiği gibi reklamı dahil etmeye başlamadık. Burada temizlik işlerini elleriyle yapanları, küçük fırıncıları, kuaförleri ve bazı meslekleri kimi avukatları ve müzik öğretmenlerini buluruz. Solun merkezi hizmetlerini kurumsallaştırmış fakat tanıtımını gerçekleştirmemiş kendi işletmesinin kurallardan oluşmaktadır. Bu kişiler kendi kişisel temasları ve hizmetlerinin karşılaştırılabilir niteliği sayesinde müşteri edinmektedirler. Otel ve kafeteryalar bir şekilde merkeze daha yakındır. Sahip oldukları imajları pazarlamak için büyük miktarda paralar harcayan Hilton gibi büyük otel zincirleri sık sık sağın kurumlarıymış gibi bir görünüm kazanırlar. Bununla beraber Hilton ve Sheraton kurumları genellikle kiralık odaları yönetmekten daha fazla bir şey sunmaz. Aslında aynı fiyat çerçevesinde benzer kurumlara göre daha az hizmet verilmektedirler. Aslında bir otel işareti bir yol işareti gibi yolcuya işaretle bulunur. Bir parktaki banktan ziyade bir otel tercih etmelisin demekten ziyade ''Dur, burada senin için bir yatak var.'' diye seslenir. Başlıca temel ürünlerin üreticileri PPP su ve pek çok dayanıksız tüketim eşyası spektrumuzun ortasına yer almaktadır. Bunlar, türle ilgili taleplerin yerine getirmekte ve ürünün maliyetini eklemektedir. Piyasa ne olursa olsun dağıtım, reklam ve özel ambalaj maliyetinin altından kalkabilecektir ürün ne kadar basitse mallar ya da hizmet olabilir rekabet o kadar çok ürünün satış maliyetini sınırlandırır pek çok üretim malı pek çok tüketim malı üreticisi spektrumun daha da sağına kaymıştır hem dolaylı hem de dolaysız olarak gerçek satın alma fiyatları'nı üretim maliyetini üstüne arttıran aksesuarlar için talepleri arttırmaktadır General Motors ve Ford ulaşım araçları üretmektedir fakat daha da önemlisi ulaşım gereksinimi için kamu hizmeti gören taşıtlardan ziyade özel taşıtlar için bir talep olduğunu belirtecek şekilde halkın seçimini manipüle etmektedirler. Yolun sonunda bir fantezi sunarken bir makineyi kontrol etmek ve son derece lüks bir ortamda yarışma arasını satmaktadırlar. Bununla beraber satışını gerçekleştirdiği şey sadece kullanışsız büyük motorlar, lüzumsuz araç gereç ya da RALP, nedir ve temiz hava araç taraflarının Temiz hava taraflarının oluşturduğu lobilerce imalatçılar üzerinde kurulan yeni ek ücretler meselesi değildir. Liste fiyatına güç arttırılmış motorlar, air condition, emniyet kemerleri ve egzoz kontrolü dahil edilmektedir. Yani fiyat, sürüye açıkça beyan edilmeyen diğer masrafları da içermektedir. Anonim şirket reklamı ve satış giderleri, yakıt bakımı ve zaman kaybı, Metalin sertlik derecesi ve trafik yoğunluğunun yaşandığı şehirlerimizde solunabilir hava kadar sigorta kredi faizi gibi. Özellikle kamu, otoban sistemi kam toplumsal olarak faydalı kurumlarla bağlantılı tartışmamızla ilgili doğal bir sonuçtur. Arabaların toplam maliyetinin bu ana elemanı doğrudan benim daha çok ilgilendiğim en sağdaki kuruma yani okula götürdüğünden daha uzun süreli bakımı hak ediyor. Yanlış kullanılan kamu hizmetleri Otoban yapılanması görece olarak spektrumun sol tarafında bulunmaktadır. Fakat burada hem otobanların hem de gerçek kamu hizmetlerinin doğasını açıklığa kavuşturacak bir ayrımı yapmak zorundayız. Gerçekte tam anlamıyla kamu hizmeti eden yollar gerçek kamu hizmetlerini oluşturmaktadır. Maliyeti kısmen halka yüklenen süper otobanlar özel olarak belli kişilerin kullanımına açıktır. Telefon, posta ve otoban sistemlerinin hepsi birer ağdır ve hiçbiri bedava değildir. Telefonlığına giriş her bir kullanım ücretli oluşuyla sınırlıdır. Bu oranlar göreceli olarak küçüktür ve sistemin doğasını değiştirmek nedeni azaltılabilmektedir. Bu, iletişim ağını kullanmayı arzulayan kişilerce evrensel olarak sahip olunmuş bir imkandır gibi imkandır gibi tutarlı cümleler kurabilen kişilerce kullanılabilmesine rağmen telefon sistemini kullanmak iletilen mesaj yüzünden kişi tarafından kısıtlanmaz. Posta işlemleri genellikle ucuzdur. Posta sistemini kullanma maliyeti, kağıt ve kalem fiyatıyla ve biraz daha fazla şekilde yazma eylemi sınırlıdır. Bir kişi mektup yazmasını bilmiyorsa, yazdırabileceği bir akraba ya da arkadaş bulabilir. Kaydedilmiş bir kaseti postalamak istermiş gibi, posta sistemi bu kişinin hizmetindedir. Otoban sistemi, benzer şekilde sadece araba kullanmasını öğrenen kişilerin hizmetinde değildir. Otoban, temelde özel arabaları olanların hizmeti açıkken, telefon ve postağı bulunanları bu, telefon ve postağı bunları kullanmak isteyen herkesin hizmetindedir. İkincisi gerçek kamu hizmetidir. Halbuki birincisi araba, birincisi araba, kamyon ve otobüs sahipleri için bir kamu hizmeti niteliği taşımaktadır. Kamu hizmetinin varlık sebebi insanlar arasında iletişimi sağlamaktır. Spektrumun sağında bulunan diğer kurumlar gibi otomannlar da üretim adına vardılar. Hakkında bir şeyler söyleyebildiğimiz araba üreticileri hem özel arabaları hem de bu arabalar için gereken talebi üretmektedirler. Bu üreticiler aynı zamanda çok çeritli otobanlar, köprüler ve benzin istasyonları talebinde üretmektedirler. Özel arabalar sağ kanat kurumlarının odak noktasını teşkil etmektedir. Her bir eleman yüksek maliyeti temel ürünün özenle hazırlanmasıyla belirlenmektedir. Temel ürünü satmak demek toplumu bütün bir paket satışına bağlamak demektir. Otoban sistemini gerçek bir kamu hizmeti olarak planlamak, Aşırı sürat ve bireyselleşmiş konforu bilinciye ulaşım değerleri sayan kişilere karşı gecelik yerin ve, ve trafik akışının önemli olduğu kişilerin zararına ayrım yapmak anlamına gelmektedir. Seyahat edenler için üst düzeyli bir katılımla uzak bir ağla sadece imtiyaz sahiplerine giriş imkanı sağlayan açı arasında fark vardır. Modern bir kurumun gelişmekte olan unsura yapılacak transferi onun kalitesi hakkında olumsuzlar neden olacaktır. Pek çok yoksul ülkede yollar genellikle özel, gıda, eşya ya da insan taşıyan yüksek akslı taşıtlarının ulaşımına olanak sağlayacak kadar yeterlidir. Bu sınıfa dahil olan bir ülke, sınırlı kaynaklarını ülkenin her köşesine ulaşımı sağlayacak karayolu ağları inşa etmeye tahsis etmelidir. Yollarda düşük hızla seyredebilen, son derece dayanıklı uzun araçların iki ya da üç değişik modelini ithal etmeye kısıtlama getirmelidir. Bu, yedek parçaların bakımını ve depolanmasını kolaylaştıracak, uzun araçların gece gündüz çalışması imkan sağlayacak ve vatandaşların evlerine ulaşmalarını maksimum hızda gerçekleştirmesine yol açacaktır. Bu durum, söz konusu araçların dayanıklılığını garanti edecek çok sayıda modern alaşımın kullanılması suretiyle t serisinin basitleştirilmiş modelinin ve değişik alanlarda kullanılan uzun araçların üretimini gerekli kılacaktır. Bu model saatte 15 milyon fazla hız yapmalı ve en sert zeminde bile sağlıklı bir şekilde yol alabilmelidir. Böylesi uzun araçlara talep olmadığından piyasada bulunmamaktadır. Katı, yasal düzenlemeler çerçevesinde bu talep mutlaka oluşturulmalıdır. Böylesi bir talep ne zaman hissedilirse süper otobanların inşası için gereken parayı Birleşik Devletler'de vergi mükelleflerinden sağlayan muhalif kesimce makinelerin dünya çapında satışı amaçlandığından talepler hemen engellenmektedir. Ulaşımı geliştirmek için tüm ülkeler en fakirler bile, yolcu arabaları ve eli sınıfındaki üreticilerin ve tüketicilerin hızlı ihtiyacını karşılayacak şekilde yüksek hızda sahip, büyük araçlar için tasarlanmış otobanlar inşa etmektedirler. Bu yaklaşım, fakir bir ülkenin zaman israfını önleme bahanesiyle mantıklı adlaştırılmaktadır. Bu insanlar, elbette ki bir gün araba sahibi olmayı ümit eden, hemen hemen aynı insanlara hizmet sunmaktadırlar. Yerel vergiler ve kutluslar arası ticaret geliri, yanlış kamu hizmetlerini harcanmaktadır. Fakir ülkeler transfer edilen modern teknoloji 3 ana kategoriye ayrılmaktadır. Eşyalar, onları üreten fabrikalar ve insanların modern üretici ve tüketici haline sokan hizmet kurumları, temelde okullar, çoğu ülke bütçelerinin büyük kısmını eğitime tahsis etmektedir. Okul, mezunları üretmekte, daha sonra da endüstriye güç kaldırım döşenmiş otobanlar inşa etmektedirler. Bu yaklaşım... Fakir bir ülkenin zaman israfını önleme bahanesiyle mantıksallaştırılmaktadır. Bu insanlar elbette ki bir gün araba sahibi olmayı ümit eden hemen hemen aynı insanlara hizmet sunmaktadırlar. Yerel vergiler ve katıl Uluslararası ticaret geliri yanlış kamu hizmetlerine harcanmaktadır. Fakir ülkede transfer edilen modern teknoloji 3 ana kategoriye ayrılmaktadır. Eşyalar, onları üreten fabrikalar ve insanları modern üretici ve tüketici haline sokan hizmet kurumları. Temelde okullar. Çoğu ülke bütçelerin büyük kısmını eğitime tavsiye etmektedirler. Okul, mezunları üretmekte daha sonra da endüstriyel güç kaldırım döşenmiş otobanlar, endüstriyel güç kaldırım döşenmiş otobanlar, modern hastaneler ve havaalanları gibi gösterişli hizmetler meydana getirmektedir. Bunlar daha sonra zengin ülkeler için yapılmış eşyalar için bir piyasa meydana getirmekte ve bir süre sonra bunları üretmek için demode fabrikaları ithal etme eğilimini yaratmaktadır. Yanlış hizmetler arasında okul en silsi olanı, en sinsi olanı ve en işlenişe yayılanıdır. Otoban sistemleri sadece arabalar için talep meydana getirmektedir. Okullar, spektrumun sağ tarafını yığılmış olan modern kurumların hepsi için bir talep meydana getirmektedir. Otobanlara doyulan ihtiyacı sorgulayan bir kişi romantik olmakta yaftalanır. Okulun ihtiyacını sorgulayan bir kişiyse, anında yayı ruhsuz ya da emperyalist olarak aşağılanmaktadır. Okul Yanlış kullanılan bir kamu hizmeti Otobanlar gibi okullarda ilk bakışta başvuran herkese eşit derecede açık olduğu izlenimi vermektedir. Gerçekte okullar sadece kendi yeteneklerini tutarlı bir şekilde kanıtlayanlar açıktır. İnsanlar bir yerden bir yere taşınıyorlarsa, Otobanlara şu anki yıllık maliyetlerinin gerekli olduğu izlenimini yaratmaktadır. Modern teknolojiyi kullanan bir toplumun ihtiyaç duyduğu yeterliğe ulaşmak için okulların gerekli olduklarına inanılmaktadır. Yarış pistlerine özel arabalara mahsus olduklarını işaret ederek saate kamu hizmetleri olarak göstermekteyiz. Okullar, öğrenmenin müfettahı dayalı öğretme ediminin sonucu olduğu yolundaki saate hipoteze dayanmaktadır. Otobanlar Özel araba talebini hızlandırmadaki arzu ve ihtiyaçtan kaynaklanan bir sapmanın sonucudur. Okul, öğretim için gereken talebin öğrenilmesi ve artması için gereken doğal rağbeti amacından saptırmaktadır. İmal edilmiş olgunluk için duyulan talep, imal edilmiş eşyalar için duyulan talebe göre, kişinin kendi çalışmasının daha büyük bir mahrumiyetine katlanması anlamına gelmektedir. Okullar sadece otobanların ve arabaların sığına değil, aynı zamanda bütün sığınaklarca, ele geçirilmiş kurumsal spektrumun en üst noktasının yakın yerde bulunmaktadır. İnsanların adedini hesap eden üreticiler bile sadece bedenleri öldürmektedir. Okul, gelişimlerin sorumluluğunu kendilerine vermemekle bu insanların çoğunu bir çeşit ruhsal intihara sürüklemektedir. Geçiş üreticileri, geçiş ücretleri ve petrol vergileri sadece sürücü, sürücülerce ödenildiğinden otobanlara yapılan ödemeler kısmen kullanıcılar tarafından yapılmaktadır. Diğer taraftan bütün kamu ödemelerini imtiyaz elde etmiş mezunlarca karşılanan okullar kötü bir gelişme gösteren vergilendirme sistemini oluşturmaktadır. Okul reklamı için önemli bir vergi konmaktadır. Otobanların az tüketilmesi okulların kullanımındaki azlığa göre o kadar fazla maliyete sahip değildir. Los Angeles'ta araba sahibi olamayan biri bulunduğu yerden neredeyse uzaklaşamaz. Fakat bir şekilde iş yerine gidebilmek için araç bulabilirse iş sahibi olabilir. Okuldan ayrılmanın alternatif bir rotası yoktur. Birinin arabası diğerininkine göre 30 kat fazla paraya mal olsa da Lincoln marka arabaya sahip bir sakin ile külüstür bir arabaya sahip taşyalı kuzeni arasında otobanı kullanma bakımından bir fark söz konusu değildir. Bir kişinin okula gitmesinin değeri tamamladığı öğrenim yıllarıyla ve devam ettiği okulun maliyetiyle ilgili bir işleve sahiptir. Yasalar kimseye araba kullanması yoluna bir yaptırım uygulamamakta fakat herkesin okula gitmesini zorunlu kılmaktadır. Kurumların sağ-sol-sağ sağ kesintisizliğine yetiş, yerleştirilmesinin analiz edilmesi, benim temel sosyal değişimin kurumları hakkında bilinç, bir bilinç değişimiyle başlaması gerektiği inancımı izah etmemi ve ulaşabilir bir geleceğin, niçin kurumsal niteliğinin yenilenmesine bağlı olduğunu açıklamamı mümkün kılmaktadır. Fransız devriminden bu yana farklı dönemlerde ortaya çıkan kurumlar, 1960'larda mevcudiyetlerini yitirdiler. Kamu okulları Jefferson ya da, Atatürk zamanında kurulmuşken, diğer bürokratik kendisini temize çıkaran ve manipülatif olanların başlangıcı ikinci Dünya Savaşı'ndan sonrasına rastlar. Aynı şey okul güvenliği sisteminde, işçi sendikalarında, önemli kiliseler ve diplomatlıklarda da, yaşlı bakımının sağlanmasında ve ölüden kurtulmada meydana geldi. Örneğin bugün Kolombiya'nın, İngiltere'nin, Rusya'nın ve Birleşik Devletler'in okul sistemleri 1980'lere 80'lerin sonlarındaki Birleşik Devletler okullarının mevcut durumu ya da çağdaşı Rusya ile göründüğünden daha fazla birbirine benzemektedir. Günümüzde okullar zorunlu, açık uçlu ve rekabete dayalıdır. Kuramsal tarzdaki benzer bir ortak noktaya yaklaşma sağlık sistemini, reklamı, bireysel yönetimi ve siyasi yaşama etkilemektedir. Bütün bu kurumsal süreçler spektrumun yönetimle ilgili ucunda yığılma eğilimi göstermektedir. Dünya bürokrasilerinin bir araya gelmesi, kurumların ortak bir noktaya yaklaşması ile sonuçlanmaktadır. Kosta Rika ve Afganistan'da, TART, Seviye Sistemleri ve Araç Geleçler, Kitaptan Bilgisayara kadar, Batı Avrupa örneğini taklit eden planlama birimlerinde standartlaştırılmaktadır. Bu bürokrasi her yerde aynı görevde odaklanmış görünmektedir. Sağ tarafta yer alan kurumların büyümesine ön ayak olmaktadır. Bunlar ritüelleri ve yönetimsel gerçeği tekrar şekillendirme ile ve ürünlerinde atfedilmesi gereken genel ilgideki değeri meydana getiren ideoloji ile ya da irade ile ilgilidirler. Teknoloji bu bürokrasileri toplumun sağ tarafındaki yükselmekte olan güçle donatmaktadır. Toplumun sol tarafta yer alan birimleri şaşkınlığa uğramış gözüküyor. Bunun nedeni teknolojinin insan aktivitesinin kapsamını arttırmaya ve bireysel hayal kurma oyunu ve kişisel yaratıcılık için zaman ayırmaya daha az müktedir oluşturur Asıl sebebi ise teknoloji kullanımının olunu yöneten elit kesimin gücünü arttırmasıdır. Posta müdürü, postaların bağımsız kullanımı üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir. Santral memuru ya da bel telefon müdürü, evlilik dışı ilişkiyi, cinayeti ya da kendisinin çalışma üzerine planlanmış yıkıcılığı önlemek için bir güce sahip değildir. Kurumsal sağ ve sol arasındaki seçimde söz konusu olan tehlike, insan yaşamının son derece doğal bir durumudur. İnsan zengin olup olamayacağını ya da onları kullanmak için özgür olup olamayacağını seçmek zorundadır. İnsan, yaşamının birbiri ardına gelen arızları ve bunlarla ilişkili üretimler arasında seçim yapmalıdır. Aristoteles, meydana getirme ve harekete geçmenin birbirinden farklı olduğu ve gerçekte birinin diğerini asla içermez olduğunu keşfetmiştir. Ne harekete geçme yapmanın bir yoldur ne de yapmak gerçek bir harekete geçmenin bir yoldur. Mimarlık, Meydana getirmenin bir yoldur. Meydana getirme, daima kendisine göre bir yol sona sahiptir. Harekete geçme ise böyle değildir. İyi, harekete geçmenin kendisi, zaten kendi sorunu oluşturmaktadır. Meydana getirmedeki mükemmelleşme sanatıdır. Sanattır. Harekete geçmedeki mükemmelleşme ise bir erdemdir. Aristoteles'in meydana getirme için kullandığı kelime, Poesis'tir. Harekete geçme için kullandığı kelime ise Praxis. Sola doğru taşınırken sağa doğru yapılan bir hareket, bir kurumun meydana getirmek için yeteneğini arttırmak amacıyla yeniden yapılandırılması demektir. Modern teknoloji, şeylerin meydana getirmesini, makinelere devretmek suretiyle insanın yeteneğini ve hareket etme için potansiyel zamanla doldurarak ortadan kaldırmıştır. İşsizlik, modernizasyonun bir sonucudur. Bu meydana getirilme bilmeyen bir kişinin aylaklığıdır. İşsizlik, Aristoteles'in aksine şeyler yapmanın ya da çalışmanın erdem, aylaklığın ise kötü olduğuna inanan bir insanın acıklı aylaklığıdır. İşsizlik, protestan alakına yenilmiş bir insana deneyimidir. Vebere göre, boş vakit, çalışması için herhangi bir engeli olmayan insanlar için gereklidir. Aristoteles için çalışma, içinse çalışma, boş zamanlı olan insanlar için gereklidir. Teknoloji, insana... Ya meydana getirmeyi de yapmayı ile doldurabileceği itiyari bir zaman sağlamaktadır. Üzüntüye sebep olan işsizlik ve mutluluk veren boş zaman arasında seçim yapmak bütün kültürler için söz konusudur. Bu durum kültürün seçtiği kurumsal tarza bağlıdır. Bu seçim tarıma ya da kölelik üzerine bina edilmiş antik bir kültürde düşünülemezdi. Fakat endüstri sonrası insanı için kaçınılmaz bir hal almıştır. Mevcut zamana doldurmanın bir yolu, eşyaların tüketimi ve aynı zamanda hizmet üretimi için artan talebi hızla geliştirmektedir. Birincisi, yeni eşyaların tüketimi için yeni ürünlerin, şeylerin daima büyüyen teşhirini büyüyen teşhirini sağlayan bir ekonomiyi dolaylı olarak hizmet kurumlarının üzerlerine dolaylı olarak hizmet kurumlarının ürünlerine dönüştürmeye yönelik başarısız bir teşebbüsü dolaylı olarak belirtmektedir. Bu durum okullaşmanın ve eğitimin tıbbı hizmetin ve sağlığın, televizyon izlemenin ve eğlencenin, hızın ve etkili hareket saptanmasına yol açmaktadır. Birincisi seçenek, birinci seçenek gelişme adı altında yer almaktadır. Daha uzun süreli dayanıklı malların sınırlı sunumu, mevcut zamanı doldurma ve insan etkileşiminin arzu edilebilirliğini ve fırsatını arttırabilecek kurumlara gelişi sağlamak yoluna radikal bir alternatiftir. Dayanıklı mamullerin yer aldığı bir ekonomi, modası geçmiş bir ekonomiyle taban tabana zıttır dayanıklı mamullerin bulunduğu bir ekonomi ürünlerin faturalarını kısıtlama anlamına gelmektedir. Ürünler onlarla bir şeyler yapma yolunda maksimum fırsatı sağlamış olmak zorundadırlar. Her bir kalem başkasının yardımına ihtiyaç duymadan sökülüp takılabilecek, tekrar kullanılabilecek ve onarılabilecek şekilde yapılmıştır. Ürünlerin dayanıklı, onarılabilir ve tekrar kullanılabilir oldukları yolunda ilanlardaki açıklamalar kurumsal olarak üretilmiş hizmetlerin artış anlamına gelmemektedir. Fakat bundan ziyade harekete geçme, katılım ve başkasının yardımına ihtiyaç duymamak için sürekli eğitim yapan kurumsal bir yapıdır. Toplumumuzun tüm kurumların, endüstri sonrası bürokrasisine doğru cezbedildiği şu anda, ürün üzerinde hareket etmenin yoğunluğunun hüküm sürdüğü endüstri sonrası mutlu bir geleceği hareketi, hizmet kurumlarında yeni bir tarzın ve her şeyden önce yeni bir eğitimin canlandırılmasıyla başlamak zorundadır. Arzu edilebilir ve yaşanır olan bir gelecek, teknolojik becerimizi başarılı kurumların gelişmesi yönünde kullanmaya duyacağımız istekliliğe bağlıdır. Bu durum, eğitim araştırması alanında şu anki eğilimlerin tersine çevrilmesi yönünde bir istek anlamına gelmektedir. Bölüm 5 Sağ Duyuya Dayanmayan Tutarlılık Çağdaş eğitim krizinin eğitimin etkili bir şekilde uygulanmasında kullanılan yöntemlerden ziyade, saptanmış genel öğrenme fikrini gözden geçirmemiz gerektirdiğine inanıyorum. Okuldan ayrılma oranı özellikle ortaokul ve lise öğrencileri ve ilkokul öğretmenleri arasında tamamıyla yeni bir yaklaşım için temel nitelikleri göz önüne sermektedir. Kendisini liberal bir öğretmen olarak düşünen sınıf öğretmeni her yönden giderek artan bir şekilde saldırıya maruz kalmaktadır. Beyin yıkamayla disiplini birbirini karıştıran özgür okul hareketi bu öğretmenin yıkıcı bir otorite rolü biçmiştir. Eğitim teknolojisi, devamlı surette öğretmenin tedbirler alma ve davranış geliştirmedeki alt konumunu göstermektedir. Adına çalıştığı okul yönetimi, öğretmeni Ham Summerhill ve Hamris ile Ham Skinner'e boyun eğmek zorunda bırakmaktadır. Bu durum, zorunlu eğitimin liberal bir teşebbüs olmayacağını açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretmenlerin okuldan kaçış oranının öğrencilerikinden fazla olmasına da şaşmamalıyız. Amerika'nın ülke çocuklarına sunduğu zorunlu eğitimin Vietnamlarda sunulan zorunlu demokrasi kadar başarısız olduğu anlaşılmaktadır. Geleneksel okullar bunu başaramaz. Özgür okul hareketi gelenek dışı eğitimcileri ayartmaktadır. Fakat bunu kesinlikle geleneksel okullaşma ideolojisine destek olarak yapmaktadır. Eğitim teknokratlarının yaptıkları araştırma ve ortaya koydukları gelişmenin çocukların zorunlu eğitime karşı gösterdikleri direnişe bir çözüm olabileceği yolundaki taahhütleri asker teknokratlar asker teknokratlarca yapılan benzer taahhütler kadar güvenli görünmekte ve onun kadar saçma olduğunu ispat etmektedir. Davranışçılar tarafından Amerikan okul sistemine yönetilen eleştiriler radikal eğitimcilerden gelen eleştirilerle tezat oluşturmaktadır. Davranışçılar, bireyselleştirilmiş öğrenim paketleri vasıtasıyla amacı kendi içinde olan bir öğrenme uygulamaktadır. Ortaya koydukları tat, yetişkinlerin tavsiyesiyle kurulmuş, liberalleştirilmiş topluluklara gençlerin yönlendirici olmayacak şekilde üye yapılmasıyla çatışmaktadır. Tarihi perspektifte bu iki farklı durum devlet okul sisteminin göründüğü kadarıyla zıt, bununla beraber tamamlayacağı amaçlarının çağdaş bir manifestosunu teşkil etmektedir. Bu yüzyılın başlangıcından itibaren okullar, bir taraftan toplumsal kontrolün, diğer taraftan da özgür işbirliğinin öncüsü olmuştur. Her ikisinde, iyi toplumun hizmetine yer almış ve oldukça yüksek derecede organize olmuş ve ortak yapıyı hatasız bir şekilde işlettiği hayal edilmiştir. Yoğun şehirleşmenin baskısı altında, Çocuklar, okul tarafından biçim verilecek ve endüstri makinesince işlenecek doğal kaynaklar haline gelmiştir. Gelişimci, siyaset ve etkili kült, beleşik Devletler'de devlet okullarının büyümesinde bir araya gelmiştir. Mesleki reperlik, ortaokul ve lise bu düşünce tarzının iki önemli sonucudur. Bununla beraber ölçülebilecek olan, ve bunun için sürecin sorumlu tutulabileceği, spesifik davranış değişikliklerini üretmek amacıyla yapılan teşebbüs olayın sadece bir yönüdür. Diğer yönü ise nesin pasifize edilmesidir. Toplumdaki bu pasifize edilmişlik, okullarımızın her birine daha geniş bir toplum yaşamını yansıtan meslek gruplarıyla etkin embryonik bir toplum yaşam oluşturmamızı ve bunu sanat, tarih ve bilim ruhu ile birleştirmemizi isteyen deve tarafından son derece başarılı bir şekilde tarif edilmektedir. Bu tarihi perspektifte, okul tesis etme, eğitim teknokratları ve eğitimde bir devrimin başlangıcı olarak özgür okullar arasında halihazırdaki üç yönlü tezadı yorumlamak önemli bir hata olacaktır. Bu tezat, eski bir rüyayı gerçeğe dönüştürmek ve kayda değer tüm öğrenme eylemlerini profesyonel üretme ediminin bir sonucu kılmak amacıyla yapılan bireysel ihtiyaçları Amerikan sisteminde uzmanlaşma vasıflarınca karşılanan ve işbirliğinde bulunan kişinin üretiminde işkin olan amaçlarla birleştirmektir. Birleştirmektedir. Okullaştırılmış toplum olarak adlandırdığım şeyin gelişimine yöneltilmektedir. Bu durumda sevgi ya da korkuyla onlar yani çocukları tüketiciler kadar üreticilerin de disipline edilmiş uzmanlaşmaya ihtiyaç duyan bir topluma ve ekonomik büyümeyi ilk sıraya koyan ideoloji sorumluluğuna dahil etme görevini terk etme fikrinde isteksizdirler. Söz konusu itilaf okul fikrinde işkin olan zıtlıkların görünmesini önlemektedir. Mevcut öğretmen sendikaları, teknoloji büyücüleri ve eğitimleri belirgeleştirme hareketi bütün bir toplumun okullaşmış dünyanın temel aksiyonlarına bağlıklarını güçlendirmektedir. Bu durum, ulusal gelirin artmasının bir sonucu olarak adalet arayan üyelerin bu üyeler siyah, kadın, çocuk ya da fakirlerdir. Bağlıklarını güçlendiren pek çok barış yanlısı protesto hareketlerinde sergilenmektedir. Doğruluğu tartışılmamış olan bazı ilkeler kolaylıkla listede yer almaktadır. Öncelikle bir pedagog gözetiminde elde edilmiş bir davranışın öğrenci için özel bir değere sahip olduğu ve toplumda da özel bir fayda sağladığı yolunda yaygın bir iner söz konusudur. Bu, sosyal bir insanın yetişkinlik devresinde, ve kimi insanın özgürlükçü tavırla yumuşak davranmak, diğerlerini ise birtakım cihazlarla doldurmak istediği ve bazılarında liberal bir gelenekle cilalamak istediği okulda ergin hale gelirse ortaya çıkacağı zanlı ile elintildir. Son olarak, bu durum psikolojik olarak romantik ve siyasi olarak muhafazakar olan çocuğun paylaştığı bir görüştür. Bu görüşe göre, toplumdaki değişiklikler, çocuklara bu değişiklikleri dönüştürme sorumluluğu vererek fakat sadece okuldan azalt edildiklerinde meydana getirilmelidirler. Yeni neslin eğitim karşısındaki sorumluluk duygusunu geliştirmek amacıyla bu prensipler üzerine bina edilmiş bir toplum için bu son derece kolaydır. Bu kaçınılmaz olarak bazı insanların diğerlerinin kişisel amaçlarını oluşturabileceği, tanımlayabileceği ve değerlendirebileceği anlamına gelmektedir. Hayal masulü bir Çin ansiklopedisinden alıntılanan bir pasajda George Louis Borges, böylesi bir teşebbüsün üretmek zorunda olduğu baş döndürücü etkiyi uyandırmayı deniyor. Bize hayvanları şu kategorilere ayrıldığını söylüyor. A. İmparatör'e ait olanlar B. Mumyalanmış olanlar C. Evrimleştirmiş olanlar D. Yavru domuzlar E. Deniz perileri F. Efsanevi olanlar G. Kükreyen köpekler H. Günümüzdeki sınıflamaya dahil olanlar I Kendilerini çılgına döndürenler C. Sayılamaz olanlar K. Deve tüyü gibi mükemmel bir fırçayla boyanmış olanlar I. Ve diğerleri M. kavanozu kırmış olanlar N. Uzaktan uçaklara benzeyenler Kişi kendi amacına hizmet edebileceğini hissetmedikçe böylesi bir taksonomiyi çevirmenin notu Doğal bağlantılara göre bitkileri ve hayvanları çeşitli sınıflara koymakla uğraşan bilim dalı. Taksonomiyi meydana getirmez. Bu olayda birinin vergi toplayan olduğunu varsayıyorum. Onun için en azından vahşilerin bu taksonomisi bir anlam ifade etmiş olmalı. Aynı şekilde eğitim amaçlarının taksonomisi bilim insanları için bir anlam ifade etmektedir. Böylese gizemli bir insan... Sığırının fiyatını belirmek için yasal hakkı olan bir köylü de güçsüzlük duygusu meydana getirmiş olmalı. Analojik nedenlerden dolayı öğrenciler müfredata ciddi şekilde boyun eğdiklerinde paranoid eğilim göstermektedirler. Kaçınılmaz olarak hayal ünlü olan Çinli bir köylüden daha fazla korkutulmuşlardır. Çünkü anlaşılmaz bir imza ile damgalanmış yaşam için gerekli mallar değil, sahip oldukları yaşam amaçlarıdır. Borgeson bu pozisyon son derece büyüleyicidir. Çünkü Kafka'nın ve Kostler'ın bürokrasilerinin öylesine berbat ve günlük yaşama öylesine otorlatıcı kılan sağduyuya zıt bir tutarlılığa akla getirmektedir. Sağduyuya zıt tutarlılık, karşılıklı menfaatçilik ve disipline edilmiş sömürüde bir araya gelmiş suç ortaklarını hayretle bırakmaktadır. Bu, bürokrasi tarafından meydana getirilmiş müşterilerin de ürettikleri davranışsal değişiklik için sorumlu tutulacak eğitim kurumunu yöneticilerine sahip olma yönünde bir dayatmada bulunan bir toplumun mantığıdır. Öğretmenlerin tüketilmesi için kendilerini zorladıkları eğitim paketlerini değerlendirmeye motive edecek öğrenciler, Borges tarafından sağlanmış vergi formlarına sürelerini, sürülerini kaybeden, sürelerini kaybeden Çinli köylülere karşılaştırılmaktadır. Amerikan kültüründe son iki nesildir kimi zaman terapiye duyulan bağlı güçsünlük kazandı ve Öğretmenler tüm insanların ihtiyaç duyduğu terapistler olarak kabul edildiler. Günümüzde öğretmen terapistler bir sonraki adım olarak yaşam boyu eğitim tedavisi önerisine devam ediyorlar. Bu tedavinin uyguladığı tart, tartışılmaktadır. Bu sınıfa devam eden yetişkinin şeklini mi almalıdır? Bir elektronik coşkunluk mudur? Ya da periyodik duyarlılık dönemleri midir? Tüm öğretmenler okuldaki bütün bir kültürü dönüştürme amacıyla sınıf duvarlarını yıkıp, okulun sınırlarını genişletmek için komple kurmaya hazırdırlar. Eğitimin geleceği hakkında sürdürülen Amerika'daki tartışma, toplum siyasetinin diğer alanlarındaki söylemlere göre daha kardır. En azından dış ilişkiler üzerine organize olmuş bir azınlık, devamlı surette bize Birleşik Devletleri'nin dünya polisi olma rolünden vazgeçmek zorunda olduğunu hatırlattı. Radikal ekonomistler ve onlardan daha az radikal öğretmenleri, arzu edilebilir bir amaç olarak hızlı büyümeyi sorgulamaktadırlar. Tıpta, tedavi önlemeye çalışan, korunmaya öneren ve ulaşımla hızdan yana olan lobiler vardır. Sadece eğitim alanında, toplumun okulsuzlaştırılması yönünde radikal bir talepte bulunan sesler dağınık halde çıkmaktadır. İnandırıcı argümandan ve zorunlu eğitim amacına hizmet eden kurumlardan bazı ya da hepsinin ortadan kaldırmasına amaçlayan olgun bir ilerlikten yoksundur bu alan. Şimdilik toplumun okusuzlaştırılması siyasi bir grup olmaksızın hala bir gereklilik teşkil etmektedir. Bu özellikle 12-17 yaş arası kuşaklar açısından kurumsallaşmış planlı eğitimin tüm şekillerine karşı gittikçe artan bir direnmenin söz konusu olduğu bir zamanda şaşırtıcıdır. Yenilikçi eğitimciler hala eğitim kurumlarının hazırladıkları paket programlar için araç vazifesi gördüklerini düşünüyorlar. Benim argümanım ise bu araçların bir sınıfın, bir TV alıcısının ya da özgürleştirilmiş bir bölgenin şeklini alıp almayacağı belirsizliğine dayanmaktadır. Aynı şekilde tedarik edilmiş paketlerin zengin ya da fakir, sıcak ya da soğuk, ağır ve ölçülebilir matematik 3 gibi ya da değerlendirebilmesi mümkün olup olmadığı duyarlılık gibi belirsizdir. Hesap edilen şey, eğitimin eğitimcilerce idare edilen kurumsal bir sürecin sonucu olarak farz edilmesidir. İlişkiler tedarik edici ve tüketici arasında olmaya devam ettiği sürece eğitim araştırması bir döngü olarak kalacaktır. Sosyal bilimlerin bir dalı, daha fazla askeri muameleyin dağıtımına ihtiyaç olduğunu ispat edebiliyor. Benzer şekilde daha fazla eğitim paketleri ve bunların bireysel tüketicilere daha ölümcül şekilde dağıtılması için ihtiyaç duyulan desteği sağlamak üzere bilimsel kanıtları bir araya getirecektir. Eğitim devrimi araştırma için yeni bir oran oryantasyon ve ortaya çıkan bir karşı kültürün eğitim tarzının yeni bir şekilde anlaşılması gibi iki yönlü dönüşüme bağlıdır. Yöneylem araştırması miras alınmış yapının asla sorgulanmamış bir yapı etkiliğini en yüksek seviyeye çıkarmaya çalışmaktadır. Bu yapı öğretim paketleri için bir araç gibidir söz dizimsel alternatif eğitim şebekesi ağı ya da her bir öğrencinin kişisel kontrolü altındaki kaynakların özel bir kurulu için bir ağı niteliği taşımaktadır. Eğitim kurumunun bu alternatif yapısı, yöneylem araştırmamızın kavramsal ölü noktası içerisinde bulunmaktadır. Araştırma buna odaklanırsa, gerçek bir bilimsel devrim oluşturacaktır. Eğitim araştırmasının ölü noktası Teknolojik gelişmenin tek teknolo teknokratik kontrolle çelişki içerisinde bulunduğu bir toplumun kültürel ön yargısını oluşturmaktadır. Teknokratlar için bir çevrenin değeri, her bir insan ve onun toplumsal çevresi arasında daha fazla ilişki programlanabildikçe artmaktadır. Çevre, gözlemci ya da planlamacı için bahsedilebilir seçimlerle birleşir. Özgürlük, paketlenmiş mallar arasında dilenilen seçebilmeye indirgenmiştir. Karşı kültürün ortaya çıkışı. Daha sert söz diziminin etkililiği üzerinde anlam bilimsel bir içerik değerini teyit etmektedir. Refah üretmek için söz diziminin gücü üzerine bilginin anlamın zenginliğine paha biçimektedir. Profesyonel öğretimin sertifikalandırılmış kalitesi hakkında kendisinin seçtiği kişisel kalp tahmin edilemez ürününe paha biçmektedir. Kurumsal olarak üretilmiş değerlerden daha çok kişisel şaşkınlığa doğru olan bu tekrar yönlendirme, İnsanlar karşı karşıya kaldığında ne olacağı yolunda teknokratın artan kontrolleriyle karşılaştırmayı kolaylaştıracak teknolojik araçların yaygınlaşan kullanılabilirliğiyle bağlantısını koparana kadar kurulmuş düzene karşı yıkıcı olacaktır. Şu anki eğitim kurumlarımız öğretmenlerin çıkarlarına hizmet etmektedir. İhtiyaç duyduğumuz yapılar her insanın öğrenmek ve diğerlerinin öğrenmesine yardımcı olmak suretiyle kendisini tanımlamasını mümkün kılacak olanlardır. BÖLÜM 6 ÖĞRENME ağları Bir önceki bölümde okullar hakkında yaygın olan şikayet konusunu tartışmıştım. Bu şikayet, Carnegie Komisyonu'nun yakın zamanda yayınladığı raporda ele alınmıştı. Okula kaydolan öğrenciler, diploma elde etmek amacıyla diplomalı öğretmenlere boyun eğmektedirler. Hem öğrenciler hem de öğretmenler düşkırıklığına uğradıkları gibi yetersiz kaynaklardan Para, zaman ya da binalar şikayetçi olmaktadırlar. Böylesi eleştiriler insanları farklı bir öğrenme türüne sahip olmasının mümkün olup olmadığı sorusunu sormayı etmektedir. Paradoksal bir şekilde aynı insanlar bilgilerini nasıl elde ettiklerini açıklamaları için baskı yapıldığında bu bilgileri okuldan ziyade okul dışında öğrendiklerinin itirafında bulunacaklardır. Gerçekler hakkındaki bilgilerini, yaşamı ve işlerini arkadaşlarından, televizyondan ya da kitaplardan öğrenmişlerdir. Ya da bu bilgileri bir sokak çetesine ya da bir hastaneye, bir gazeteye, bir muslukçuya ya da bir sigorta bürosuna girebilmek için yapmak zorunda oldukları çıraklık kürtüelinden öğrenmiş olabilirler. Bu, okul bağımlılığına karşı bir alternatif olarak insanların öğrenmesini sağlayan bazı yeni araçlar için kamu kaynağını kullanma anlamına gelmemektedir. Daha ziyade, insan ve çevresi arasında eğitim ilişkisinin yeni bir boyutunun meydana getirilmesidir. Bu yaklaşımın gelişmesi için büyümeye doğru tavırlar, öğrenme, günlük yaşamın niteliği ve yapısı için mevcut araçlar uygun şekilde değiştirilmelidir. Tavırlar zaten değişmektedir. Artık okula bağımlıktan gurur duymamaktadır. Bilgi endüstrisini tüketici direnci arttırmaktadır. Artmaktadır. Pek çok öğretmen, öğrenci, vergi mükellefi, işveren, ekonomist ve polis artık okullara bağımlı olmayı tercih etmemektedir yeni kurumları şekillendirmekten duydukları düş kırıklığını engelleyen sadece hayal gücü eksikliği değil, uygun bir dil ve aydınlanmış ilgi eksikliğidir de. Bu kişiler ne okulun ortadan kaldırıldığı bir toplumu ne de okusuzlaştırılmış toplumdaki eğitim kurumlarını hayal edebilmektedirler. Bu bölümde okulun dönüşümünün mümkün olduğunu göstermeye çalışacağım. Öğrenme edimini gerçekleştirmek için öğrencileri istek ve zaman bulmaya teşvik edebilir ya da rüşvet ermek üzere öğretmenler çalıştırmak yerine kişinin kendi kendine motive olduğu öğrenmeyi tercih edebiliriz. Öğretmen vasıtasıyla bütün eğitim programlarını dar bir alandan geçirmeye devam etmek yerine hayatta kurulacak yeni bağlantılarla öğrenme edimini gerçekleştirebiliriz. Okulu, öğrenme ediminden ayıracak bazı genel karakteristikleri ve sadece pek çok birey değil, ilgi gruplarına da başvurulması gereken eğitim kurumlarının Dört temel kategorisinin anahtarını çizmeye çalışacağım. Hedefi olmayan yapılar kime hizmet eder? Biz okulları değişken siyasal ve ekonomik sistemlerle bağımlı olarak düşünmeye alışıyoruz. Siyasal liderlik tarzını değiştirebilirsek ya da bir sınıfın ilgisinin gelişmesine yardımcı olabilirsek veya üretim araçlarının sahipliğini özel sektörden kamuya devredebilirsek okul sisteminde dönüştürebileceğimizi kabul edebiliriz. Bunun yanı sıra yeni toplumsal düzenlemeler yönünde değişim ortaya koymak için okullarla beraber potansiyel olarak önemli bir gücü barındıran mevcut düş kırıklığına rağmen önereceğim eğitim kurumlarının var olmayan bir topluma hizmet etmesi demektir. Bu yaklaşıma karşı şu son derece açık itiraz gündeme gelmiştir. Bilgi kanalı okulları değiştirmek yerine öncelikle siyasal ve ekonomik sistemi değiştirmeye hizmet etmesi gerekirken, niçin hiçbir amaca hizmet etmeyecek şekilde kullanılmaktadır? Ayrıca bu itiraz, etkili bir karşı koyuşta işkin olan siyasal potansiyel kadar, okul sisteminin temel siyasal ve ekonomik doğasını da hafife almaktadır. Okullar en temel anlamda, herhangi bir hükümet ya da piyasa organizasyonunca imal edilmiş ideolojiye bağımlı değildirler. Diğer temel kurumlar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir, aile, parti, dini kurum ya da basın, fakat okul sistemi her yerde aynı yapıya sahiptir. Söz konusu gizli müfredat, her yerde aynı etkiyi ortaya çıkarmaktadır. Benzer şekilde okul, komşusunun profesyonel olmayan hizmeti üzerindeki kurumsal metaları değer biçen tüketiciyi şekillendirmektedir. Okullaşmanın gizli müfredatı, halkı her yerde bilimsel bilginin kılavuzundaki bürokrasilerin etkili ve yardımsever oldukları mitine inandırmaktadır. Aynı müfredat, üretim ne kadar artarsa aynı oranda iyi bir yaşam standartına ulaşacağı mitini öğrencilerin kafasına yavaş yavaş yerleştirmektedir. Aynı şekilde kendi zararına olan hizmetlerin tüketim alışkanlığı ve yabancılaştırıcı üretimi kurumsal bağlılığa yönelik hoşgörüyü ve kurumsal tasnifin onaylanmasını geliştirmektedir. Öğretmenlerce bunun zıttı gerçekleştirilen çabaları rağmen ve ideolojinin denetimi ele geçirip geçirmemesi için geçirmemesi hiç önem arz etmeksizin, okulun gizli müfredatta tüm bu etkinlerin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Diğer bir deyişle, okullar temel olarak faşist, demokratik ya da sosyalist, büyük ya da küçük, zengin ya da fakir olsun tüm ülkelerde benzerlik arz etmektedir. İçerisinde MIT'in ifade bulduğu büyük mitolojilere rağmen, okul sisteminin bu tanımı, MIT'in dünya genelindeki tanımını, üretimin modunu ve sosyal kontrolünü açıkça görmemi sağlamaktadır. Bu tanım açısından okulların geniş bir anlamda bağımlı değişkenler olduklarını iddia etmek göz boyacılık olacaktır. Bu durum yani okul sisteminde kitlesel değişikliği geleneksel olarak tasarlanan toplumsal ve ekonomik değişimin bir etkisi olarak ümit etmekte bir yanılsama anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu yanılsama tüketici toplumunun yenileme ünitesi olan okula sorgulanamazlık kazandırmaktadır. Bu noktada Çin örneği önemli hale gelmektedir. Çin, 3000 yıldır öğrenme süreci ve mandarin yani resmi içince imtihanlarınca ihsan edilen imtiyaz arasında bir ayrım gözeterek daha üst düzeyde öğrenmeyi korumuştu. Çin, bir dünya devi ve bir ulus devlet haline gelmek için bu uluslararası okullaşma yolunu seçti. Sadece geçmişe bakarak bir değerlendirmede bulunmak, bize büyük kültür devriminin toplumun kurumlarını okulsuzlaştırmada gerçekleştirilen ilk başarıda teşebbüs olmasının ortadan kaldırıp kaldırmayacağını görme olanağı tanıyacaktır. Okulun tersine dönüştürülmüş şekli olan yeni eğitim kurumlarının agensiyas yavaş yavaş oluşumu bile tüm ülkelerde devlet tarafından organize edilen çarpık fenomenin en duyarlı noktasına karşı bir saldırı niteliği taşıyacaktır. Okulsuzlaştırma ihtiyacını açıkça ortaya koymayan siyasal bir program, devrimci bir nitelik taşımıyor demektir. Bu aynı şeyin farklı ve daha yoğun bir şekilde demagogisinden başka bir şey değildir. 1970'lerin herhangi bir önemli siyasal programı şu bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Okusuzlaşma ihtiyacı nasıl tarih bir şekilde vurgulanabilir ve toplumun nitelikli eğitimi için nasıl öncü bir özellik taşıyabilir? Dünya piyasasınca ve önemli siyasal düşüncelerce ortaya konulan hükümlanlığın karşısında olan bu çaba bazı zayıf toplumlar ya da ülkelerde göz ardı edilebilir. Fakat bu zayıflık her bir toplumda sahip olduğu eğitim yapısının değişimi vasıtasıyla özgürleştirmenin önemini vurgulamak için ilave bir sebep niteliği taşımaktadır. Bu değişimdir, toplumların sahip oldukları imkanların ötesinde değildir. Yeni Formel Eğitim Kurumlarının Genel Karakteristikleri Kaliteli bir eğitim sistemi şu üç amacı gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Yaşamın herhangi bir anında mevcut kaynaklara ulaşmak suretiyle bir yönelim gerçekleştirmek isteyen herkese imkan sağlamalıdır. Bilgi sahibi olanların bu bilgilerini paylaşmaları konusunda kendilerinden bir şeyler öğrenmek isteyenleri bulmalarına yetki tanımalıdır. Halka yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayabilecek imkan olarak, bir konuyu onlara sunmak isteyenler için gereken her türlü olanlığı sağlamalıdır. Böylesi bir sistem, eğitim için yasal garantiyi gerektirmektedir. Öğrenciler zorunlu bir büffetat programına katılmaya zorlanmamalıdır. Ya da bir diploma veya sertifika edinme gibi bir ayrımcılığa tabi tutulmamalıdır. Dahası, hizmetleri öğrenmek için halkın sahip olduğu şansı kısıtlayan eğitimcilerin ve eğitim sistemlerinin son derece profesyonel araç gelişlerine edinenleri vergiye tabi tutmak suretiyle halka bu uygulamaya destek vermeye zorlamamalıdır. Bu eğitim sistemi son derece evrenseldir. Ayrıca tamamen eğitime dayalı olan konuşma özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ve basın özgürlüğünü sağlamak amacıyla modern teknolojiler kullanılmalıdır. Okullar yaşamdaki her şeyde bir gizlilik olduğu kanısı üzerine tasarlanmaktadır. Yaşamın bu niteliği söz konusu gizliliği bilmeye bağlıdır. Bu gizlilikler ancak düzenli bir şekilde, Birbiri peşi sıra takip edilerek bilinebilir. Bu gizlikleri sadece ve sadece öğretmenler ortaya koyabilir. Okulaşmış zihniyete sahip bir birey, dünyayı sadece gerekli giriş kartına sahip olan bireylerin girebildiği sınıflandırılmış piramit paketleri olarak algılamaktadır. Yeni eğitim kurumları bu piramit katmanlarını birbirinden ayıracaktır. Bu kurumların amacı, öğrenime katılmak isteyenlerin katılımlarını kolaylaştırmak olmalıdır. Kapıdan girmesine izin verilmiyorsa kontrol odasının ya da parlamento penceresine içeri bakması izin verilmelidir. Ayrıca böylesi yeni kurumlar öğrencinin sahip olduğu kredi ve soykütüğüne bakılmaksızın kurumda yer almasını sağlayacak kanallar vazifesi görmelidir. Toplumsal andı yaşların da yaşların ya da daha büyüklerin onun o anki bilgi sınırının dışında kalması mümkün olabilmelidir. Gerçek bir öğrenme için gerekli olan tüm kaynakları içeren 4'ten fazla kanal ya da bilgi değişimleri Learning Exchange olmadığına inanıyorum. Çocuk, yetenekler ve değerler için model olarak hizmet gören insanlarca çevrilmiş şeyler dünyasında büyümekte, çevresinde kendisini tartışmaya, rekabede işbirliğini ve anlamaya zorlayan yaşıtlar bulmakta, şanslı ise gerçekten kendisiyle alakadar olan deneyimli bir yetişkinlik karşılaşmakta ve onun, eleştirisine muhatap olmaktadır. Şeyler, modeller, akranlar ve yetişkinlerin her biri kişilerin daha çok giriş hakkına sahip olmaları temin etmek için farklı bir düzenlemeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu dört farklı kaynağın her birine girişi sağlamak amacıyla özel yolları belirleyecek Network için fırsatları tabirini kullanacağım, Network maalesef genellikle terkin, öğretim ve eğlence için değerlerince diğerlerince seçilmiş materyale, önceden ayrı, ayırtılmış kanalları belirlemek için kullanılmaktadır. Fakat bu, başkasına mesaj gö mesaj göndermek isteyen bireylerin ulaşabileceği telefon ya da posta hizmeti için kullanılabilir. Bu şekilde düzenlenmiş ağ yapılar için daha az altıtıcı, günümüzdeki kullanımla daha az sınıflandırılmış ve yasal, organizeli ve teknik yönlerinden dahil olduğu Böylesi herhangi bir düzenleme gerçeğinin daha çok edici olduğu başka bir müşterek kelime kullanmak isterdim. Böylesi bir kelime bulunmadığımdan, eğitim alanının bir eş kullanımı olarak onu, fırsat ağı kullanacağım. İhtiyaç duyulan şey, halka açık, eğitim ve öğrenim için eşit fırsat sağlamak üzere tasarlanmış yeni networklerdir. Televizyon ve teyplerde kullanılmakta olan aynı düzeydeki teknoloji bunlara bir örnek olarak verilebilir. Tüm Latin, Latin Amerika şimdilerde televizyonla tanışmış bulunuyor. Bolivya'da hükümet 6 yıl önce kurulmuş olan bir televizyon istasyonunu finanse etmektedir. Ve bu ülkede 4 milyon vatandaş için sadece 7 bin televizyon bulunmaktadır. Günümüzde tüm Latin Amerika'da televizyona endekslenmiş olan tasarruflar her 5 kişiden birine bir teyp imkanı sağlardı. Buna ilave olarak bu para çok sayıda boş teyp bağlantıları tedarik etmenin yanı sıra, Uzak kırsal bölgelerde bile kasetlerden oluşan kütüphaneler test etmeye kafi gelirdi. Elbette ki bu kaset ağı, televizyonun şu anki network'ünden son derece farklı garz edecekti. Bu kasetler özgür bir şekilde kayıt imkanı sağlayacaktı. Bu kasetlere cahiller ve yazar olanlar kayıt yapabilecek, koruyacak, geniş bir alana yayılabilecek, görüş ve düşüncelerini bu şekilde tekrar edebileceklerdi. Aksine televizyona yapılan yatırım kendilerin, Kendilerinin ya da sponsorlarının karar vereceği insanların taleplerini karşılayan kurumsal olarak öğretilmiş programlarla kendine hakim olmayı gerçekleştirebilecek güce sahip bürokratların siyasetçi ya da eğitimci olsun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Teknoloji ya bağımsızlığı ve öğrenmeyi ya da bürokrasi ve okullu eğitim gerçekleştirmek amacıyla kullanıma hazırdır. Birbirinden Bağımsız 4 Çalışma öğe. Yeni eğitim kurumlarının planlanması, müdürün ya da başkasının yönetimsel amaçlarıyla veya profesyonel eğitimcilerin öğretim amaçlarıyla ya da farazi bir insan sınıfının öğrenme amaçlarıyla başlamamalıdır. Kişi ne öğrenmelidir sorusuyla değil, hangi seviyedeki insanlar öğrenici olarak öğrenme için bir ilişkiye girmeyi istemektedir sorusuyla işe başlanmalıdır. Öğrenme ediminde bulunmak isteyen biri, onun kullanımı için hem bilgiye hem eleştirel cevaba ihtiyacı olduğunu bilmektedir. Bilgi, kimin nesnelerde, mekanik aletlerde ve insanların zihinlerinde depo edilebilir. İyi bir eğitim sisteminde bilgi, vericilere giriş, ilave olarak diğerlerinin rızasını gerektirirken, şeylere giriş, başvuru, öğrencinin birecik arzusudur. Eleştiri, arkadaşlıklarından ya da yaşlılarından gelmektedir. Yaşlardan gelmektedir. Bunu şu şekilde açabiliriz. Anlık bilgileri benimki ile uyuşan, yaşatım olan öğrencilerden gelen eleştiriler ya da üstün deneyimleriyle elde ettiklerinden bana da bir pay verecek olan yetişkinliklerden yetişkinlerden gelen eleştiriler. Partnerler, onlarla beraber bir sorunun ortaya konulabileceği meslektaşlar olabildikleri gibi kitap okumada, yürüyüşe çıkmada eşlik edilebilecek arkadaşlar olabilirler. Olabilirler. Yaşlılar öğrenme diminin hangi yetenek üzerine gerçekleşeceği, hangi yöntemin kullanılacağı ve belirli herhangi, herhangi bir anda ne tür bir partner alınacağı konusunda tecrübeli kişilerdir. Partnerler arasında doğru soruların ortaya çıkmasına ve elde edilebilecek cevapların eksikliğinde kılavuzluk yapabilirler. Bu tür kaynaklardan son derece çok bulunmaktadır. Fakat bunlar ne eğitim kaynakları olarak geleneğe uygun biçimde kabul edilmektedir ne de özellikle fakirlerin öğrenimi için kullanılmaktadır. Kendi eğitimini gerçekleştirmek amacıyla bu kaynakları aramaya yönelmiş birinin kullanması için bu kaynaklara ulaşmayı kolaylaştırmak maksadıyla baştan sona planlanmış olarak ortaya konulan birbirleriyle ilişkili yeni yapıları düşünmek zorundayız. Yönetim Teknoloji ve özellikle yasal düzenlemeler böylesi bir bilgi ağı yapısını oluşturmak için gereklidir. Eğitim kaynakları genellikle eğitimcilerin müfredat amaçlarının doğrultusunda tanımlanmaktadır. Ben bunun tersini öğreniyorum. Bir öğrenciye amaçlarını tanımlamasını ve gerçekleştirilmesini mümkün kılacak dört farklı yaklaşımı tanımlamak istiyorum. 1. Eğitim amaçları için kaynak hizmeti Bu uygulama araçlara ya da formel öğrenim için kullanılan süreçlere başvuruyu kolaylaştıracaktır. Bu tip şeylerden bazıları bu amaç için kütüphanelerde, kiralama şirketlerinde, laboratuvarlarda, müze ve tiyatrolar gibi showroomlarda depolanabilir. Diğerlerinde fabrikalarda, havalimanlarında ya da çiftliklerde günlük kullanımları söz konusu olabilir. Fakat bu yerler, öğrencilerin stadyar olarak görev almaları için elverişli hale getirilmelidir. İkinci, Yetenek Değişimleri Bu uygulama bireylere sahip oldukları yeteneklerin bir listesini çıkarma imkanı tanımaktadır. Bu yeteneklerden bazılarını öğrenmek isteyen kişiler için bir model olarak hizmet etmek istediklerinde adreslerine ulaşmak yeterli olacaktır. Üçüncüsü, Akran Eşlenimi Nedenini ve niçini sorabilecekleri bir partner bulma ümidiyle içinde bulunmayı arzuladıkları öğrenme aktivitesini tanımlamaları için kişilere imkan tanıyan bir iletişim oladır. Dördüncüsü, serbest eğiticilere kaynak hizmeti. Bu uygulama, profesyonellerin, profesyonellerin ve serbest eleman olarak çalışacakların adresleriyle kısa tanımlarının ve hizmetlerine katılma koşullarında yer aldığı bir dosyadaki listelerden oluşmaktadır. İleride göreceğimiz gibi böylesi eğitimciler eski müşterilerinin yaptıkları yardımlarla ya da oylarla seçilmektedir. Eğitim amaçlarına yönelik referans hizmetleri. Nesneler, öğrenmenin temel kaynaklarıdır. Çevrenin kalitesi ve kişinin çevresiyle ilişkileri tesadüfi olarak ne kadar çok öğrenim eylemini gerçekleştirdiğini belirleyecektir. Formel öğrenme, bir taraftan düzenli eylemlere özel kullanım olanakları gerektirirken, diğer taraftan eğitim amaçları için yapılacak özel şeylere basit ve bağımlı bir takım olanaklar da gerektirmektedir. Örneğin, garajda bulunan bir makineyi işletmeye ya da parçalarını ayırmaya yönelim özel bir haktır. İkincisi, üretimden çıkarılarak öğrencilerin düzenlemesine sunulmuş olan bir hesap tahtası, abaküs, bir bilgisayar, bir kitap, bir bahçe ya da bir makineyi kullanmaya yönelik genel bir haktır. Şu anda konu, şeylere katılan ve onlardan bir şeyler öğrenebilecekleri bir davranış içerisinde bulunan, zengin ve fakir çocuklar arasındaki eşitsizlik üzerine yoğunlaşmıştır. Bu yaklaşımı takip eden eğitimdeki fırsat eşitliği kurumu ve benzeri kurumlar, yoksullar için daha fazla eğitim imkanı sağlamak amacıyla şansları mümkün olduğunca eşitlemeye çalışmaktadırlar. Bu ayrımın en can alıcı noktası şehirde yaşayan zengin ve yoksulların benzer şekilde çevrelerindeki olanaklardan suni olarak uzaklaştırıldıklarını tanımlamak olacaktır. Çocuklar plastik bir çağda dünyaya gelmektedirler ve uzmanlar onların anlayışını kısıtlayan iki engelin iç yüzünü görmelidirler. Bunlardan biri nesneler, diğer de kurumlar etrafında inşa edilmiştir. Endüstriyel tasarım nesnelerin doğalarına aykırı bir dünya yaratmaktadır ve okullarda öğrencilerin nesnelerin anlamlı yapılarının yer aldığı dünyaya ulaşmalarını engellemektedir. New York'a yaptığım kısa bir ziyafetten sonra, kısa bir ziyaretten sonra Meksika asıllı köylü bir kadın, mağazaların sadece kozmetiklerle kullanılabilen kıyafetleri sattıkları gerçeğinden etkilendiğini söyledi. Bu kadın, endüstriyel ürünlerin doğallıklarıyla değil, sahip oldukları çekiciliklerle, müşterilerle konuştuklarını söylemeye çalışıyordu. Endüstri barındırdığı işleri sadece uzmanların anlayabileceği sünneliklerle konularak insanı kuşatmıştır. Uzman olmayanlar, bir saatin tiktak sesini ya da bir telefonun çalışını veya elektronik daktilonun işleyişini sağlayan mekanizmayı anlamak için bir çaba içerisine girmekten, cihazın bozulacağı tesisiyle men edilmiştir. Bir transistörlü radyonun çalışma düzeni müşteriye söylenebilir fakat müşteri kendi başına bunu bulamaz. Bu tip tasarım uzmanların kendilerinin uzmanlıklarının arkasına gizlenme ve sorgulanmamayı daha kolay buldukları icat dışı bir toplum oluşturma eğilimindedir. Yaban insan için doğa ne kadar gizemli çağdaş tüketici için insan yapımı çevrede o kadar gizemli anlaşılmaz bir hale gelmiştir. Ayrıca eğitim materyalleri okul tarafından denetim altına alınmıştır. Basit eğitim amaçları profesyonel eğitimciler için uzmanlık konusu haline gelmiştir ve maliyetleri ya çevreyi ya da öğretmenleri teşvik etmeye zorlamalarından dolayı artmıştır. Öğretmen kendi profesyonel uygulama alanı olarak tanımladığı ders kitabını kıskanmaktadır. Öğrenci laboratuvar çalışmasını okul çalışmasıyla özdeşleştirdiğinden laboratuvardan nefret eder hale gelebilmektedir. Yönetici, kütüphaneyi öğrenme mekanı olarak kullanma yerine oyun mekanı olarak kullanan öğrencilere karşı maliyeti son derece yüksek kamu araç araştırgelerinin savunmak amacıyla kütüphane gardiyanlığı tavrını mantıklı bir şekilde açıklamaktadır. Bu ortamda öğrenci haritayı, laboratuvarı, ansiklopediyi ya da mikroskobu ancak müfredatın kendisine öngördüğü sıklıkta, yani çok nadir kullanmakta ya da asla kullanmamaktadır. Önem Önemli klasik yapıtlar bile bireyin yaşamında önemli bir iz bırakmak yerine sadece müfredatta bulunsun diye program alınmaktadır. Okullar tüm olanakları eğitim araç gelici olarak nitelemek suretiyle günlük kullanımdan çıkarmaktadırlar. Okulsuzlaşacaksak her iki de, her iki eğilimde tersine çevrilmelidir. Genel fiziksel çevre kullanılabilir hale getirilmeli, öğretim malzemesi düzeni indirgenmiş bu fiziksel öğrenme kaynakları bireyin ...kendi yönelmesiyle oluşan öğrenme için uygun hale getirilmelidir. Araç gereçleri sadece müfessat amaçları doğrultusunda kullanmak... ...bunları genel kullanım ortamından uzaklaştırmaktan daha kötü bir etki yapar. Bu durum öğrencilerin davranışlarında biri yozlaşmaya yol açabilir. Oyunlar da dikkate değer bir olay olarak karşımıza durmaktadır. Okulların gelir ve prestij kazanmak için kullandıkları... ...ve bunun için ekü tırım yaptıkları beden eğitimi bölümünün... ...futbol, basketbol gibi oyunlarından bahsetmiyorum. Atletlerin bildikleri gibi bir savaş atmosferinde geçen turduvaları içeren tüm bu teşebbüsler sporun oyun yönünü hasır altı edip okulların doğal rekabetini kuvvetlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Daha doğrusu zihnimdeki formal sistemleri kavramada bir imkan sağlayacak eğitim oyunlarıdır. Teori oluşturma, dil bilim önermeye dayalı mantık, geometri, fizik hatta kimya bile bu oyunları oynayan kişiler için zor olmaktan çıkmaktadır. Bir arkadaşım kanıtlama büyüsü olarak adlandırılan birkaç zar ve üzerinde 12 adet mantıksal sembol bulunan bir çeşit oyunla bir Meksika pazarına gitmiş, çocuklara iki ya da üç kombinasyonlu anlamlı cümlenin nasıl oluşturulabileceğini sormuş ve oyunu izleyenlerden bazıları bir saat içinde tüme varımsal yolla oyunun prensiplerini kavramışlar. Formel, mantıksal kurallarla işleyen birkaç saatlik oyun sonunda bazı çocuklar önermeye dayalı mantığın temel noktalarını Diğer çocuklara anlatabilme konumuna gelmişler. Anlamayan diğerleri ise çekip gitmişler. Gerçekte böylesi oyunlar bazı çocuklar için değişebilir, aksiyonlar üzerine bina edilmiş, Formel sistemler gerçeğinin bilincine ulaştıklarından ve bu kavramsal işlemler bir oyun doğasına sahip olduğundan dolayı özgürleştirilmiş eğitimin özel bir şeklini oluşturmaktadır. Bunlar aynı zamanda basit, ucuz ve oyuncularını kendileri tarafından organize edebilmektedir. Okul psikologları böyle yeteneklere sahip öğrencilerin antisosyal, hasta ve dengesiz olma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını iddia etseler de müfredat dışında kullanılan bu tür oyunlar sıradışı yetenekleri keşfetme ve geliştirme fırsatı vermektedir. Oyunlar okulda turnuva olarak yer aldığında sadece boş zamanı değerlendirmekte kalmaz. Aşağılık kompleksiyle soyut bir bağlantı kurmaksızın oyunu rekabete dönüştürme amacıyla kullanılan araçlar haline gelirler. Eğitim araç gereçleri üzerinde okulun sahip olduğu kontrol bir diğer etkiyle beraberine getirmektedir. Bu durum, son derece ucuz olan materyallerin maliyetinin artmasına yol açmaktadır. Materyaller belirlenmiş saatler içinde kullanıma hapsedilir. Onların temin edilmesini, depolanmasını ve kullanımı denetlemek amacıyla profesyonellere ödeme yapılmaktadır. Bunun sonucunda öğrenciler, okula karşı olan kızgınlıklarını bu pahalı araç gereçlerden çıkarırlar. Öğretim araç gereçlerinin dokunulmazlığı, Modern ıvır zıvırın ile paralellik arz etmektedir. 1930'larda her genç tamir nasıl tamir edeceğini bilirdi. Fakat günümüzde araba üreticileri telleri çoğaltmakta ve uzman tamircilerden başka hiç kimsenin arabayı tamir etmesine olanak tanımamaktadır. Eskiden bir radyo tüm komşuların radyosunu geri beslemede bağırtacak bir iletici kurmak için yeterli sayıda kondansatör ve bobin içerirdi. Transistörlü radyolar daha rahat taşınabilme imkanı vermektedir. Fakat hiç kimse onlardan ayrılmak istemiyor. Endüstrileşmiş ülkelerde bunu değiştirmek son derece zor olacaktır. En azından 3. Dünya ülkelerinde kalitenin eğitimin parçası olmasında ısrarcı olmalıyız. Bu görüşümü bir model üzerinde açıklayacağım. 10 milyon dolar harcayarak perigube bir ülkede 183 cm genişliğinde bir patika yolu oluşturarak 40 bin küçük köyü birleştirmek mümkündür. Ayrıca her bir köy için ortalama 5 adet 3 tekerlekli at arabası tedarik edilebilir. Bu, büyükl bu büyüklükteki bir iki zayıf ülke fakir köylerinde kapana kısılmış bir durumda yaşamlarını sürdürmeye çalışırken bu paranın biraz daha azını yıllık olarak temelde zenginlere ve onların çalışanlarına hizmet eden araba ve yollara harcamaktadır. Bu basit fakat dayanıklı küçük araçların üç tekerlekli at arabalarının maliyeti 125 dolar transmisyon ve 6 beygir gücündeki bir motor için harcanan paranın yarısı kadardır. Bir arabası saatte 15 mil kat edebilmekte ve yaklaşık olarak 425 kilogram yük taşıyabilmektedir. Köyler için böylesi bir ulaşım sisteminin siyasal cazibesi son derece açıktır. Gücü elinde bulunanların patika yolları için para harcamaya ve yolları at arabalarıyla doldurmaya yanaşmalarının sebebi ise ortadadır. Bir köyün lideri hız sınır koymak istese atın gidebileceği hız saatte sadece 25 mil'dir. Kamu kurumlarının işleyişi için bu kadar yeterlidir. Bu sadece geçici bir önlem olarak kabul edilirse model işlemez. Bu modelin siyasal, ekonomik, mali ve teknik fizibilitesini ortaya koymanın yeri burası değildir. Yüksek miktarda sermayeye gereksinim duyan ulaşım için böylesi bir alternatife fırsat tanıdığında, tanıdığında eğitimle eğitimle ilgili düşüncelerin birinci önem kazanabileceğini göstermek istiyorum. Birim fiyatı her bir at için %20'lik bir fiyat artışıyla gelecekte araba sahibi olacak her kullanıcı motor tamiri konusunda bilgi sahibi olabilmek için 1-2 ay harcayarak tamir işlemini kendisi gerçekleştirebilecektir. Bu durum ilave bir maliyette çeşitli yerlere dağıtılmış olan fabrikalardaki üretim merkezlerden uzaklaştırmayı mümkün kılacaktır. Eklenen karlar inşaat sürecinde sadece eğitim maliyetini dahil sonuçlanmayacak, daha da önemlisi herkesin pratik bir şekilde motoru tamir etmesini öğrenebilecek ve oradan, ve ondan anlayan bir kişi tarafından çip sürme makinesi ve pompa olarak da kullanılabilecek dayanıklı bir motor, gelişmiş ülkelerdeki gizemli makinelere göre daha yüksek eğitim faydaları meydana getirecektir. Sadece modern hurdalar değil, modern şehirlerin kamu alanları da vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Amerikan toplumunda çocuklar pek çok şeyden ve özelleştirilmiş oyun alanlarında marun bırakılmaktadır. Fakat özel mülkiyete son verdiğini açıklayan toplumlarda bile, Çocuklar aynı alanlardan ve pek çok şeyden faydalanamamaktadır. Çünkü bu yerlerin, profesyonelerin özel hakimiyetinin olduğu düşünülmektedir ve sırlarına vakıf olmayanlar için tehlike arz etmektedir. Son nesilden bu yana demir itfaiye, itfaiyeye, istasyonları gibi girilmez bölge ilan edilmiştir. Çok küçük yaratıcılıklarla böylesi yerlerde emniyetli bir alan oluşturmak zor değildir. Eğitim kurumları el işleriyle ilgili eğitimi okulsuzlaştırma sürecine tabi tutarak el işleri ve süreçlerini... Onların eğitim değerini tanımlamaya uygun hale getirmeye ihtiyaç duyacaktır. Bazı işçiler uygun işlerinin öğrenciler açık olmasının rahatsız edici bulacaklardır. Fakat bu rahatsızlık eğitimin getireceği kazançlarla dengelenecektir. Özel arabaların özel arabaların Manhattan'da kullanımı yasaklanabiliyor. 5 yıl önce bunu hayal edebilmek bile olanaksızdı. Şimdi ise New York'un belli başlı caddeleri trafiğin yoğun olmadığı saatlerde araç trafiğine kapalıdır ve bu eğilim devam edeceğimiz benziyor aslında pek çok kavşaklı cadde otomobil trafiğine kapatılmalı ve gelişigüzel bir şekilde her yeri park etmek yasaklanmalıdır insanlar açılmış bir şehirde depolara ve laboratuvarlara kilitlenmiş öğretim materyalleri çocukların ve yetişkinlerin ezilme tehlikesi olmaksızın, da, olmaksızın ziyaret edip mağaza önlerinde bağımsızca çalıştırabilecekleri şekilde yerleştirilebilir Öğrenme amaçları artık okulların ve öğretmenlerin hakimiyetinde olmadığında öğrenenler için pazar daha çok çeşitlenecek ve eğitim ve eğitim el işi tanımı daha az kısıtlayıcı olacaktır. Araç gereç kütüphaneler, laboratuvarlar ve oyun salonları olabilir. Fotoğraf atölyeleri ve offset basım evleri yerel gazete çıkarma olanağı verebilir. Bazı mağaza önlerinde öğrenci merkezleri, kapalı devre televizyon sistemiyle izleme kabinleri oluşturulabilir. Diğer bir kısmında kullanım ve tamir için bir o yerleştirilebilir. Klasik müzik, uluslararası folklor ve caz çalışmaları müzik dolabı ya da kaset çalarlar vasıtasıyla kam alanlarında halka sunabilir. Film kulüpleriyle birbirleriyle ve ticari televizyonlarla rekabete girebilir müze çıkışları, müze müdürlüklerince organize edilebilecek eski ve yeni sanat çalışmalarının orijinal ve reprodüksiyonlarının dönüşümlü olarak sergilendiği mekanlar olarak işlevi görebilir. Bu uygulamayı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacak profesyonel elemanlar, öğretmenlerden ziyade bekçiler, müze rehberleri ya da kütüphaneciler gibi daha nitelikli olmalıdır. Köşedeki biyoloji mağazası, müşterileri müzedeki deniz kabuklarından oluşan bir koleksiyona davet edebilir ya da bir sonraki biyoloji ile ilgili videoyu izletebilir. Reperler, haşere kontrolü, diyet ve diğer koruyucu ilaç çeşitlerini tedarik edebilir. Bu kişiler, bunu tedarik edebilecek yaşlılara tavsiye verme ihtiyacı duymuş olanlarla ilgilidir. Öğrenme amaçları ağını finanse etmek amacı iki farklı yaklaşım sunulabilir. Bir toplum, bu amaç için maksimum bir bütçe oluşturabilir ve belli saatlerde, tüm ziyaretçilere açık olacak şekilde bu ağın tüm birimleri düzenlenebilir. Ya da bu toplum daha basit materyalleri herkesin kullanımını açarken, ücrete tabi olan ya da olmayan belli başlı materyalleri ziyaretçiler içinde bulundukları yaş gruplarına göre kullanma hakkı tanıyan, özel giriş hakkı sağlamaya karar verebilir. Eğitim amaçlı olarak tasarlanmış materyalleri, elde edecek kaynaklar bulmak, bir eğitim dünyası oluşturmanın sadece bir yönü. ...ve belki de en az maliyetli olanını teşkil eder. Günümüzde okul ritüelinin esirgediği araç gereçler için harcanan para... ...bütün halkın kentin gerçek yaşamına daha büyük oranda katılımını sağlamak amacıyla hizmete sunulabilir. Çalışma koşullarının elverişli olması halinde yaşları 8 ve 14 arasında değişen çocukları... ...her gün birkaç saat çalıştıranlar özel vergi teşviklerinden yararlandırılabilir. Tekrar ergenlik törenine dönelim. Bununla şunu kastediyorum, bizler önce kısıtlama yapıyoruz, sonra hakkı geri veriyoruz. Gençlerin oy kullanma hakkını ellerine alıyor ve 12 yaşındaki gence toplum yaşamına katılıp sorumluluk alan bir adam olma hakkını veriyoruz. Okul yaşındaki pek çok insan, pek çok memur ve belediye yetkililerine göre komşuluk hakkında daha çok şey biliyorlar. Elbette ki bu insanlar son derece şaşırtıcı sorular sormakta ve bürokrasiyi tehdit edici çözümler önermektedir gençlerin rüşterlerini ispat etmelerine izin vermelidir ki sahip oldukları bilgilerini ve gerçeğe erişme yolundaki yeteneklerini halka dayalı hükümetin hizmetinde çalışmak için kullanabilsinler. Yakın zamana kadar okulların sebep olduğu tehlike polis ve itfaiye teşkilatında ya da eğlence endüstrisinde söz konusu olan bir çıraklığın tehlikeleriyle karşılaştırıldığında kolaylıkla hesap edilebiliyordu. Okulları gençliği korumanın bir aracı olarak mantıksallaştırmaktan son derece kolaydı. Bu tartışma artık gündemde değil. Yakın zamanda bir karakol hücresinde asılmış halde bulunan Peurto Rico'lu bir genç olan Julia Roda'nın ölümünü protesto eden bir grup silahlı gencin Young Lords, İhtiyaç işgal ettiği halemdeki bir metodist kilisesini ziyaret ettim. Bu grubun, Quarne Vaca'da bir dönem okula devam etmiş olan liderini tanıyordum. Gruba mensup olan Juan isimli gencin aralarında olmamasına şaşırdığımda, onun tekrar uyuşturucu kullanmaya başladığını ve devlet üniversitesine geçiş yaptığını öğrendim. Toplumumuzun fabrikaları ve araç gereçleri yaptığı büyük yatırımlar içinde planlama, teşvik ve yasalar eğitim potansiyelini aşmak için kullanılabilir. İş çevrelerinin haklar yasasının Bireylerin milyonlarca tüketici ve binlerce çalışanı hissedarlar ve kendilerine mal sağlayan şirketlerce ihsan edilen ekonomik güçle özlük haklarını muhafaza ettikleri yasal tedbirleri bir araya toplayabilmelerine imkan tanınmadıkça eğitim amaçlarına ulaşmak için olanaklarını bütünlüğüyle kullanmaları söz konusu olmayacaktır. Dünyadaki pek çok uygulama yeteneği, know-how ve onun üretici süreçleri ve imkanların söz konusu olan şeyleri kullanmalarına olanak tanıdığı geniş halk kitleleri olduğu kadar müşterilerin, çalışanların ve hissedarların hizmetinden uzakta araç gereçler, şirketlerin dört duvar arasına hapsedilmiş durumdadır. Kapitalist ülkelerde reklam harcanan para General Electric, NBC TV ya da Budweiser bira şirketince eğitime yönlendirilebilir. Fabrikalar ve bürolar tekrar düzenlenmelidir. Böylece bunlar günlük çalışmaları öğrenmeyi mümkün kalacak şekilde halkın kullanımına açılabilir ve insanların bilgi edindikleri şirketlere ödeme yapmalarının yolları bulunabilir. Ulusal güvenlik kisvesi altında bu genel kullanımdan dolayı bilimsel amaçlar ve verilerin daha önemli bölümleri elde edilebilir nitelikli bilim adamlarından bile yakın zamana kadar bilim bir anarşistin rüyası gibi işlev gören bir forumdan ibaretti. Araştırma yapma kabiliyetine sahip her insan, az ya da çok, bu araştırmanın araçlarını kullanma hakkına aynı oranda sahipti. Günümüzde ise bürokrasi ve örgütlenme bilimin yerini almış bulunmaktadır. Bilimsel bilginin uluslararası network haline gelen şey, rekabet halindeki grupların içinde bulundukları bir alana ayrılmıştır. Bilimsel topluluğun ürünleri kadar üyeleri de pratik başarıla odaklanmış olan ulusal ve işbirliği programları bu ulusları ve anonim şirketleri destekleyen insanların radikal bir şekilde güçsüzleşmesine endekslenmiştir. Uluslar ve anonim şirketlerin sahip olduğu ve kontrol ettiği bir dünyada, eğitimsel amaçlar için sadece sınırlı kullanım hakkı mümkün olacaktır. Fakat eğitim amaçları için paylaşılabilecek olan bu araç gereçlerin, giderek artan kullanımı temel siyasal engelleri açmada bize yardımcı olabilecektir. Halk okulları, araç gereçlerin eğitim amaçlı kullanımındaki kontrolü, özel kesimden profesyonel ellere transfer etmektedir. Okulların kurumsal dönüşümü bunları eğitim için kullanma hakkı elde etmek amacıyla bireylere yeterli güç sağlayabilir. Şeylerin eğitimsel yönü üzerindeki özel ve anonim şirket kontrolü gözden yitirecek bir noktaya gelirse gerçek kamu sahipliği ortaya çıkmaya başlayabilir. Yetenek Değişimleri Bir gitar öğretmeni ne bir müzede çalışmak üzere sınıflandırılabilir ne kamu tarafında sahip olunabilir ne de eğitim kurumunun deposunda vazifelendirilmek üzere kiralanabilir. Branch öğretmenleri bir yetenek öğrenmek için ihtiyaç duyulan nesnelerden farklıdır. Bu her durumda onlardan vazgeçileceği anlamına gelmemektedir. Sadece bir gitar değil aynı zamanda kasede kaydedilmiş gitar dersleri, gitar dersleri ve resimli müzik kitapları edinerek gitar çalmasını öğrenebilirim. Mevcut kasetler öğretmenlerden daha ise ya gitar çalmasını öğrenmek için sadece gece geç saatleri kullanabiliyorsam ya da çalmayı istediğim melodiler yaşadığım ülkede bilinmiyorsa veya çekingen bir insansam ve tek başıma bu işi başarabilmeyi tercih ettiysem böylesi bir düzenlemenin faydaları söz konusu olabilir. Branş öğretmenlerinin bir listesi olmalı ve araç okul aracılığıyla değil daha farklı kanallarla ulaşabilmelidir. Bir araç kullanıcının bir komutuyla hazırdır ya da hazır olabilir. Halbuki bir insan ancak o işi yapmak istediğinde bir yetenek kaynağı olabilir ve seçtiği zaman mekan ve yöntemi sınırlandırılabilir. Branş öğretmenleri bir kişinin öğrenme edimini gerçekleştirebileceği partnerinden farklılık arz etmelidir. Tanıtım toplantılarını izlemeyi arzulayan yaşıtlar sıradan, ilgililerden veya yeteneklerden başlamak zorundadırlar. Alıştırma yapmak ya da paylaştıkları bir yeteneği geliştirmek üzere bir araya gelirler. Basketbol oynamak, dans etmek, bir kamp alanını tesis etmek ya da gelecek seçimleri tartışmak gibi. Diğer taraftan bir yeteneğin ilk aktarımı, bu yeteneği bilen kişiyle, buna sahip olmayan ve elde etmeyi isteyen bir kişiyi bir araya getirir. Yetenek modeliyle bir branşa sahip olan ve bunu pratikte göstermek isteyen bir kişi kastedilmektedir. Böylesi bir uygulama, potansiyel öğrenci için gerekli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Modern icatlar bize bu uygulama işine kasetleri, filmleri ya da panoları, dahil etme olanını tanımaktadır. Özellikle iletişimle ilgili branşlarda kişisel uygulamalara büyük bir talep duyulacaktır. Cuarnavaca'daki merkezimizde yaklaşık 10.000 kadar yetişkin İspanyolca öğrendi. Bunlardan çoğu öğrenecekleri dili, ana dili bir konuşabilme arzusu taşıyan motive edilmiş öğrencilerden oluşuyordu. Bir laboratuvarda ya da iki öğrenciyle birlikte yürütülecek tekrara dayalı, özenle hazırlanmış öğretim programları ve ana dili İspanyolca olan bir kişi bile ile yapılacak sıradan bir programla yüz yüze kaldıklarında çoğu ikincisini seçmektedir. Yaygın bir şekilde paylaşılan yeteneklerden birini ortaya koyan kişi, her zaman için ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağını oluşturmaktadır. Bir dili konuşmada ya da araba kullanmada, Aççılıkta ya da iletişim araçlarını kullanmada olsun, genellikle formal öğretim ve öğrenimin nadiren faydalı olduğunu özellikle de konuyla ilgili materyalleri ilk denememizden sonra fark etmekteyiz. Cerrahlığın ve keman çalmanın bir rehber ve katalık okumakla ya da bir şeyin kullanımının mekanik yönleri gibi diğer karmaşık yeteneklerin aynı şekilde öğrenilmesini sakınca göremiyorum. Özel bir zorluğa maruz kalmamış, çok iyi motive olmuş bir öğrenci öğrenmek istediği şeyleri nasıl yapması gerektiğini gösterebilecek kişiden elde edeceğinden fazla bir yardıma ihtiyaç duymaz. Yeteneklerini sergilemeden önce pedagog olarak sertifika edinmeleri gereken yetenekli insanlarla yapılan talep yaşamlarının belli dönemlerinde muhtemelen özel koşullar altında ya insanların öğrenmek istemedikleri şeyleri öğrenen ya da bütün insanların özel bir engele sahip olanların bile belirli şeyleri öğreneceği ısrarlığının bir sonucudur. Bugün, eğitim piyasasında sahip olunan yetenekleri nadir kılan şey, bu yetenekleri ortaya koyabilecek kişilerin sertifika vasıtasıyla halkın kendilerine duyacakları güven ortaya konulmadıkça bunu gerçekleştiremeyecek olmalarıdır. Bir yeteneği elde edecek kişilere yardımcı olanların, öğrenme zorluklarını nasıl teşhis edeceklerini bilmeleri ve insanların çabalarının yetenekleri öğrenmeye adamaları yönünde, motive edebilmeleri üzerine ısrarla durmaktayız. Kısacası bu kişilerin pedagog olmalarını bekliyoruz. Öğrenmeyi öğretmen mesleği dışında tamamlamayı öğrendiğimizde yeteneklerini ortaya koyacak insanların sayısı çoğalacaktır. Küçücük çocukların öğrenim gördüğü yerlerde anne babaların yeteneklerle donanmışlığın ve öğretmenliğin bir kişide bütünleşmesi gerektiği yönündeki ısrarları artık savunulamasa da anlaşılabilmektedir. Kendi çocukları için Aristoteles gibi birini bulma çabasındaki tüm anne-babalar için bu kendini savunmadan başka bir şey değildir. Hem öğrencileri isteklendirecek hem de onlara bir tekniği gösterebilecek kişiler öylesine az ve onları bulmak da öylesine zordur ki küçük öğrenciler genellikle gerçek bir filozoftan ziyade bir safsatacıyla yetinmek zorundadırlar. Az bulunur yetenekli kimseler için yapılan talep bu yetenekleri gösterecek kişilerin sayısının Az olması durumunda bile hızlı bir şekilde yerine getirilebilir. Fakat bu tip insanlarla insanlara kolaylıkla ulaşabilmelidir. 1940'lı yıllarda yaptıkları işte çalışmak için okul eğitimi almamış radyo tamircileri Latin Amerika'nın içlerine nüfuz etmiş radyoların 2 yıldan daha çok gerisinde değillerdi. Söz konusu tamirciler satın alması kolay ve tamir edilmeleri imkansız olan trinansistörlü radyolar piyasaya sürülüp onları işlerinden edinceye gidek varlıklarını sürdürdüler. Teknik okullar, tamircilerin sergiledikleri verimi ve doğal olarak daha dayanıklı radyoların yapabileceği şeyleri yapmaktan uzaktır. İlgileri ortak bir noktaya yaklaştırmak, bir insanın sahip olduğu yeteneği paylaşmasını sona erdirmek için kumpas kurmak anlamına gelmektedir. Keşi, yeteneğinin nadirliğinden elde ettiği kazançlara sahiptir ve onun tekrar üretilmesinden dolayı bir kazancı söz konusu değildir. İletişimde uzmanlaşmış olan öğretmen, sanatçının çıraklığını yaşama geçirmedeki isteksizliğinden yarar sağlar. Yetenekler, formal bir eğitimin sonucunda meydana geliyorsa, halk bunların son derece değerli ve güvenilebilir oldukları inanmaları yönünde bir terkine maruz kalmaktadır. İş piyasası yeteneklerin nadirliğine bağımlıdır. Ve yeteneklerin nadir olması yönünde ya otorite dışı kullanımını ve yayılımını yasaklamak suretiyle ya da eşyaların, nadir olan bilgi ve araç kullanımını gerçekleştirebilecek kişilerce imal edilebilmesi ve tamir edilebilmesi için çabarcımaktadır Bu nedenle okullar yetenekli insanların sayısını azaltmaktadır. 4 yıllık hemşirelik programının hızlı bir şekilde yaygınlaşması nedeniyle, Birleşik Devletler'deki hemşire sayısının azalması buna iyi bir örnek teşkil etmektedir. 2 ya da 3 yıllık programlara kaydolabilecek fakir ailelerden gelen kadınlar, Şimdi bu uygulamayla tamamen hemşirelik mesleğin edinme imkanından marum kalmaktadırlar. Öğretmenlerin sertifikalı olması yönündeki ısrar, yeteneklerin nadir olması yönündeki çabaların bir başka örneğidir. Hemşireler, hemşirelik eğitimine teşvik edilselerdi ve iğne yapma, dosya doldurma ve ilaç verme gibi kanıtlanmış yetenekleri göz önüne alınarak çalıştırırsalardı, bir süre sonra eğitimli hemşire kıtlığı çekilmeyecekti. Sertifika uygulaması, Akademik özgürlük imtiyazı adına bir başkasının sahip olduğu bilgiyi paylaşmaya dayalı kamu yararını değiştirmek suretiyle eğitim özgürlüğünü kısıtlama eğilimindedir. Yeteneklerin etkin bir şekilde değişimi uygulamasını garanti etmek için akademik özgürlüğü genelleştirecek yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Herhangi bir yeteneği öğretme hakkı konuşma özgürlüğü kapsamında düşünülmeli ve kabul edilmelidir. Öğretim üzerindeki kısıtlamalar bir kez daha kaldırıldığında buna paralel olarak Öğrenme üzerindeki kısıtlamalarda kalkacaktır Branş tersleri veren öğretmenler Öğrencilere sunacakları hizmeti yerine getirmek için teşvik edilmelidir Sertifika sahibi olmayan öğretmenlere Kamu sermayesini açmanın en azından iki basit yolu vardır Birincisi Kamu için ücretsiz yetenek merkezleri açmak suretiyle Yetenek değişimlerini kurumsallaştırmaktır Bu tip merkezler endüstrileşmiş Bölgelerde açılabilir ve açılmalıdır da Belli başlı çıraklıklara, başlayabilmek için ön koşulları içeren okuma, daktilo yazma, muhasebe, yabancı dil, bilgisayar programcılığı ve elektrik saatlerini okuma gibi belirli diller, bazı makineleri kullanabilmeye yönelik yetenek merkezleri oluşturabilir. Bir diğer yaklaşım ise, diğer müşterinin ücret ödemek zorunda kalacağı yetenek merkezlerine toplum içerisindeki belirli grupların eğitim devamlılığını sağlamaktır. Daha radikal bir yaklaşım ise, yetenek değişimi için bir fon oluşturmaktır her vatandaşın temel yetenekleri elde etmesinde kullanılmış kullanacağı cüz'i bir miktar maddi yardım sağlanabilir. Bu cüz'i yardımın üstesinde maddi gelirin daha büyük bir bölümü öğretimi gerçekleştirenlere yani öğretmenlere gidecektir. Bu öğretmenler düzenli yetenek merkezlerine model olarak hizmet ya da evde veya oyun alanlarında özel olarak ders vermektedirler. Belli bir vakit dahilinde sahip oldukları yeteneği diğerlerini öğretenler, daha yetenekli öğretmenlerin yardımını talep etme hakkına sahip olacaklardır. Bütünüyle yeni bir seçkin kesim, eğitimlerini paylaşım yoluyla edinmiş yeni bir aydın grubu ortaya çıkaracaktır. Anne babalar çocuklar için yetenek yardımı kazanma hakkına sahip olmalı mıdırlar? Böylesi bir uygulama, imtiyazlı kesimlere daha fazla avantaj sağlayacağından, imtiyaz sahibi olmayanlara daha büyük kısmının verilmesi arada bir dengenin kurulmasını sağlayabilir. Bir yetenek değişiminin uygulaması, dosyalama bilgilerinin gelişmesini kolaylaştıracak VAS'ların varlığına bağlı olacaktır. Böylesi bir VAS'ta aynı zamanda test etme ve sertifika kazandırma gibi ek menfaatler sağlayabilecektir ve tekelci uygulamaları önlemek ve sona erdirmek için ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemeleri hızlandırmaya yardımcı olacaktır. Temelde evrensel yetenek değişimi özgürlüğü, eğitim geçmişine bakılarak değil, sadece test edilmiş yeteneklerin bazı al baz alındığı ayrımcılığa izin veren kanunlarla garanti altına alınmalıdır. Böylesi bir garanti, kaçınılmaz olarak iş yasasındaki bireyleri nitelikli kılmak için kullanılabilecek testler üzerinde kamunun denetimini gerekli kılacaktır. Aksi halde toplumsal seleksiyon, çalışma yerindeki testlerin karmaşık dizlerin el altından uygulamaya konulabilmesi mümkündür. Yetenek testlerini objektif kılmak için sadece test edilebilecek özel makinelerin ya da sistemlerin çalışmasına izin verilmesi gibi birçok şey yapılabilir. Daktilo yazımı testleri, bir muhasebe sisteminin ya da hidrolik bir vincin çalışması, araba kullanma, kobol dilini çözme ve, ve benzeri objektif hale getirilebilir. Gerçekte pratik öneme sahip olan yeteneklerin pek çoğu böylelikle test edilebilir. İnsan gücünün idaresinin amaçları için yaygın bir yetenek testi, daktilo yazmanın, Stenografinin ve muhasebenin öğretildiği bir müfredat programında öğretmenin gözüne girmeye uğraşmaktan daha faydalıdır. Elbette ki resmi yetenek testi için son derece gerekli olan şey sorgulanabilir olmasıdır. Şahsen ben yeterlilik testlerini yasaklamaktan ziyade kısıtlamak suretiyle özgürlüğün daha iyi garanti altına alınacağına inanıyorum. Partner Uygulaması Okullar aynı yaşta olanları bir sınıfta toplamakta ve bütün bu öğrencilere matematikte, yurttaşlık bilgisinde ve dil bilgisinde aynı yöntem uygulamasına göre eğitim vermektedir. Her bir öğrenciye sınırlı sayıdaki derslerden birini seçmesi imkan tanımaktadır. Herhangi bir durumda akran grupları, öğretmenlerin amaçları etrafında oluşturulmaktadır. Arzu edilebilir bir eğitim sistemi, her bireye partnerini ve katılmak istediği aktiviteyi açıkça belirleme olanı tanımaktadır. Okul, çocuklara evleri dışına çıkıp yeni arkadaşlar edinme fırsatı yaratmaktadır. Fakat aynı zamanda bu süreç, aynı mekanda bulundukları çocuklar arasında arkadaşlarını kendileri seçmeleri fikrini takin etmektedir. Çocuklara daha küçük yaştan itibaren değerlendirme ve başkalarıyla birlikte olma imkanı tanımak, onları yeni girişimler için yeni partilerden aramaya karşı yaşam boyu sürecek bir ilgiyi hazırlamayı destekler. İyi bir satranç oyuncusu kendisine yakın bir akran bulmaktan daima mutluluk duyar. Kulüpler bu amaca hizmet etmektedir. Belli başlı kitapları, makaleleri tartışmak isteyen insanlar, başka tartışmacılar bulmak için muhtemelen ücret ödeyeceklerdir. Çeşitli takım oyunları oynamak, Gezilere çıkmak, akvaryum düzeni oluşturmak ya da motosiklet kullanmak isteyen insanlar partner bulmak için önemli bir süreye ihtiyaç duyacaklardır. Harcadıkları bu çabanın ödülü kendilerine uygun partnerleri bulmaktır. Niteliği yüksek okullar aynı programa kaydolmuş öğrencilerin ortak ilgilerini ortaya çıkarma yönünde çalışmalar yapmaktadır. Okulun aksine bunlar belirli bir zaman diliminde aynı ilgileri paylaşan bireyler için olanaklar sağlayan kurumlar olmalıdır. Yetenek öğretimi partnerleri eşleştirmede olduğu gibi her iki taraf için eşit faydalar sağlamaz. Branş öğretmenleri daha önce vurguladığım gibi genellikle öğretimin gerçekleştirilmesi ödülünün ötesi için yüreklendirmelidir. Yetenek öğretimi devamlı surette yinelenen tekrarlara dayanmaktadır. Gerçekte bu inenlemeler öğrenciler için son derece ihtiyaç duymalarına rağmen bir sıkıntı kaynağı oluşturmaktadır. Yetenek değişimi programını yürütebilmek için kredilere ya da diğer somut iş teşviklere ihtiyaç vardır. Partner oluşturma sistemi böylesi bir teşviğe değil, sadece iletişim ağına gereksinim duymaktadır. Teypler, kayıt sistemleri, depo edilmiş bilgileri gerektiğini çabucak çıkar, bulup çıkarma yöntemi, programmış öğretim, şekil ve seslerin tekrar üretimi pek çok yeteneğin insan olan öğreticilerine kaynak için duyacakları ihtiyaç azaltma eğilimindedirler. Bunlar öğretmenlerin etkiliği yanında bir kişinin yaşam boyu elde edebileceği yeteneklerin sayısını da arttırmaktadır. Ayrıca bu durum insanların yeni elde ettikleri yeteneği duydukları ilgiyi karşılamak için artan bir ihtiyacları yerine getirmektedir. Tatilden önce Yunanca öğrenen bir öğrenci döndüğünde Yunan politikası hakkında konuşmak isteyecektir. New York'taki bir Meksikalı Sienpire ya da Los Acados isimli gazeteleri okuyan kişiler bulmak isteyecektir. Bu kişi kendisi gibi James Baldwin ya da Bolivar çalışmalarına uydurdukları ilgiyi geliştirmek isteyen partnerler bulmak isteyecektir. Partner uygulaması son derece basittir. Kullanıcı kendisini adı ve adresiyle ile ve partner aradığı alanı açıklayacaktır. Bir bilgisayar yardımıyla bu kişiye aynı alana kayıt yaptırmış olanların isimleri ve adresleri postalanacaktır. Böylece basit bir uygulama halkın yararına değerli bir çalışma için geniş bir şekilde hiç kullanılmamıştır. Bu uygulamanın en basit şekli, müşteri ve bilgisayar arasındaki iletişimin iadeli posta ile gerçekleştirilebilir olmasıdır. Büyük şehirlerde telgraf yazma merkezleri anında cevaplar sağlamada yardımcı olabilir. Bir ismi ve adresi bilgisayardan elde etmenin tek yolu bir çalışmaya listeye dahil etmek olacaktır. Bu sistemi kullanan insanlar sadece kendi potansiyel akranlar bilinebileceklerdir. Bilgisayarın bir partner bulamadığı durumlarda onu tamamlayıcı şey aktiviteleri sınıflandırılmış gazete eklerinden faydalanarak Kamu'yu haberdar etmektir. Hiçbir isim yayınlanmak zorunda değildir. İlgili okullar kendi isimlerini sisteme sonradan ilave edebilirler. Kamunun desteklediği partner uygulaması özgür buluşma hakkını garanti altına almanın ve bu temel sivil çalışmasında insanları eğitmenin tek yolu olabilir. Özgür toplanma hakkı, siyasi olarak tanınmış bir hak olmanın yanı sıra kültürel olarak da kabul edilmiştir. Şimdi bu hakkın, toplanmanın kanunlara uygun bir şekilde yerine getirilmesinin yasalara bağlanma sebebini anlamamız gerekmektedir. Bu durum, özellikle yaş gruplarına, sınıf ve cinsiyete uygun olarak orduda ve zaman israfını yol açan kurumlarda görülmektedir. Ordu, sadece buna bir örnektir. Okul daha da olağan dışı sonuçlara yol açan bir kurumdur. Okulsuzlaştırmanın anlamı bir kişinin iktidarına bir toplantıya iştirak eden diğer kişileri memnun etmek adına son vermektir. Aynı zamanda herhangi bir yaş ve cinsiyetteki bir kişinin hakkını korumak anlamına gelmektedir. Bu hak toplantıların kurumsallaşmasıyla önemli ölçüde azaltılmıştır. Temelde toplantı bireysel toplanma hareketinin bir sonucunu belirtmektedir. Şimdi bu durum, bazı araçların kurumsal ürününü belirtmektedir. Hizmet kurumlarının müşteri kazanma yeteneği, sadece satılabilir haber olduklarından dolayı bireylere karşılık veren kurumsal medyanın bağımsız ve duyulması için bireylerin imkanını daha da arttırmıştır. Partner uygulamasının kolaylıkları, bir köyün çanının çalmasıyla, ahalinin bir araya gelmesindeki kolaylık kadar insanları bir araya getirmek isteyen kişiler için mümkün hale getirilmelidir. Okul binaları diğer kullanımlara dönüştürmeleri şüpheli olan bu amaç için kullanılabilir. Okul sistemi daha önce kiliselerin karşı karşıya kaldığı problemlerle karşılaşabilir. İmanın yitirilmesiyle boş yere kalan yer neyle doldurulabilir? Okulların satışı, ibadet mekanlarının satışı kadar zordur. Devam ede gelen kullanımlarını sağlamanın bir yolda yakın çevrede bulunan insanlara daha çok yer temin etmektir. Herkes sınıfta neyi, ne zaman yapacağını açıklayabilir ve program inar, programlar ilan panolarında meraklarının dikkatine sunulabilir. Çok genç liderler ve yetenekli eğitimciler böylesi bir sistemde en önemli iki birimi oluşturacaktır. Benzer bir yaklaşım yüksek eğitimde de eline alınabilir. Öğrenciler kendi seçtikleri öğretmenlerle yıllık 10 saatlik özel danışma imkanı tanınabilir. Öğrenimlerin geri kalan kısmında kütüphaneye, Partner uygulamasına ve çıraklığa tabi olurlar. Böylesi bir eşleminin telefon ve posta uygulamalarında olduğu gibi sömürülebileceği ve alak dışı amaçlar doğrultusunda kötüye kullanılabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız. Bu çalışmalar yapılırken beraberinde bir takım önlemler de alınmalıdır. Sadece uygun bilgiler yanında başvuranın isim maddesinin bulunduğu bir eşleşme sistemi önerdim. Böylesi bir sistem kötüye kullanmaya karşı hemen hemen kesin bir koruma sağlayacaktır. Diğer düzenlemeler herhangi bir kitaptan, filmden, televizyon programından ya da bir başka katalogdan alıntılanmış diğer bir birimden eklemeye olanak tanılayabilecektir. Sistemin tehlikeleriyle ilgili endişeler sağlayacağı yararlardan gözümüze aydırmamıza yol açmamalıdır. Konuşma ve toplanma özgürlüğüyle ilgili endişelerini paylaşanlar partner uygulamasının insanları bir araya getirmek için suni bir yol olduğunu ve fakirlerin bu sisteme en çok ihtiyaç duyulan kesim, Katılım imkanı bulamayacaklarını ileri söyleyeceklerdir. Biri, yerel toplumun yaşamında yerleşmemiş amaçla eşleştirme oluşturmaya önerdiğinde bazı insanlar gerçekten acilte edilmiş olurlar. Diğerleri ise müşteri tanımlama ilgilerini tasnif etmek ve birleştirmek amacıyla bilgisayar kullanmaya önerdiklerinde reaksiyonda bulunurlar. Söyledikleri şey, insanların böylesi alışılmadık bir yolla bir araya getirilmeyecekleridir. Yaygın istek, pek çok düzeyde paylaşım deneyiminin geçmişiyle ilintilidir ve bu örneğin komşuluk kurumlarının gelişmesi gibi deneyimin sonucu olarak gelişmelidir. Bu endişeleri paylaşıyorum fakat sanırım kendi ana noktaları kadar benimkini de gözden kaçırıyorlar. Öncelikle yaratıcı ifadenin birinci merkezi olarak komşuluk yaşamına geri dönüş, gerçekte siyasal birimler olarak komşuluğun tekrar kurulmasına karşı olabilir. Talepleri komşuluk üzerine odaklandırmak, Şehir yaşamının önemli ve özgürleştirici bir yönünü, kişinin aynı anda birkaç partner grubunda yer alma imkanı göz ardı etmektedir. Ayrıca fiziksel bir komünde asla birlikte yaşamamış insanların, çocukluktan beri birbirlerini tanıyan insanlara göre paylaşacakları, daha çok deneyime sahip olabilecekleri önemli bir husustur. Büyük dinler daima birbirlerinden uzakta yaşayanların bir araya gelip buluşmalarının önemini vurgulamaktadır ve iman bunlar arasında özgürlük bulmuştur. Ağaç, yaşamı, yaşamı, ibadethanelerin kardeşçe yardımları ve ibadet yerleri bu bilinci yansıtmaktadır. Partner uygulaması, şehirlerin kısıtlayıcı yaşam tarzına maruz kalmış insanların pek çok potansiyelini ortaya çıkarmada yardımcı olabilir. Yerel topluluklar değerlidirler. Aynı zamanda insan, sosyal ilişki çevrelerini tanımlama fırsatını hizmet kurumlarına verdiğinden, bu yerel topluluklar gözden kaybolmaktadır. Milton Cutler, son kitabında kent iş merkezinin egemenliğinin siyasal önemi komşuluğun elinden aldığını ortaya koymaktadır. Korumacılar komşuluğu kültürel bir birim olarak tekrar canlandırmaya teşebbüs etmektedirler. İnsanları suyuni olarak bulundukları yerel bağlamdan uzaklaştırıp soyut gruplara partner uygulamalarını eklemlemek, şu anda şehirlerde ortadan kalkmakta olan yerel yaşamın restorasyonunu teşvik etmelidir. Arkadaşlarını anlamlı bir sohbet ortamına davet etme inisiyatifini eline geçiren bir kişi, ofis protokolü ve banyo yaşamından kaynaklanan, onlardan ayrı durma gerektiğine boyun yemekten vazgeçebilir. İşleri beraber yapmanın karar vermeye bağlı olduğunu bir kez gördükten sonra, insanlar kendi yerel topluluklarının yaratıcı, siyasal değişimlere daha açık olmalarını ısrarcı bile olabilirler. Şehirde yaşayanların karmaşık kurumsal hizmetlere duydukları ihtiyaçlarının, her birine güvenmelerin öğretilmesi gerektiğinden bizler şehir yaşamının yüksek maliyetli eğiliminde olduğunu göz önünde tutmalıyız. Bizler şehir yaşamının yüksek maliyetli eğiliminde olduğunu göz önünde tutmalıyız. Modern şehirde hayatta kalmak bile son derece maliyetli bir iştir. Şehirde partner uygulaması insanların bürokratik sivil hizmetlere olan bağımlılıkların sona erdirmesi yolunda önemli bir adım niteliği taşıyabilir. Bu durum halk arasında güven tesis etmenin yeni yollarını ortaya koymak için gerekli bir adımdır. Okullaştırmış bir toplumda kime güvenip güvenmeyeceğimize karar vermek için kendi işlerinin etkisi üzerine eğitimcilerin profesyonel değerlendirmesine giderek daha çok bel bağlar hale geldik. Doktora, avukata ya da psikoloğa gidiyoruz. Çünkü bizim güvenimizi hak eden diğer meslektaşlarca uzman eğitim uygulamasının coğuna sahip olan herhangi bir kişiye fazlasıyla güveniyoruz. Okulsuzlaştırmış bir toplumda uzmanlar artık müşterilerinin sahip oldukları eğitim geçmişlerine güvenmeleri iddiasında bulunmayacaklardır. Ya da müşterilerinin kendi eğitilmişliklerini takdir eden diğer uzmanlara gelişik güzel şekilde müracaat etmeleri garanti olmayacaktır. Uzmanlara güven besleme yerine bilgisayar vasıtasıyla kurmuş olan akran uygulamasıyla onların memnuniyet duydukları bir uzmanın deneyimli müşterileriyle görüşmek, potansiyel bir müşteri için mümkün olmalıdır. Böylesi uygulamalar hastaları kendi doktorlarını, öğrencileri de kendi öğretmenlerini seçmeye imkan tanımış kamu yararları olarak görülebilir. Profesyonel Eğitimciler Öğrenme yolunda insanlar imkanlara sahip olurken, yeni şanslar ve ilerlik arama yolundaki istekleri artacaktır. İnsanların hem kendi bağımsızlıklarına ve hem de rehberlere duydukları ihtiyacı daha derinle hissedeceklerini ümit edebiliriz. Başka insanların engellemesinden kurtulduklarında başkalarının bir yaşam boyu elde ettikleri disiplinden fayda sağlamayı öğrenmelidirler. Okulsuzlaştırmış eğitimin engellemeden ziyade eğitim serüvenine yeni katılanları desteklemeye, istekli pratik zekalı insanları araştırmasında bir artış söz konusu olmalıdır. Sahip oldukları sanatlarında ustalar bilgi verici bir kaynak ya da yetenek modelleri, Örnekleri olma iddiasından vazgeçerlerse, üstün zekallık iddialarındaki doğruluk payı ortaya çıkacaktır. Ustalar için giderek artan ihtiyaçla beraber, onların sağlayacağı yardım da artmalıdır. Okul yöneticileri ortadan kalktığında, bağımsız eğitimcilerin uğraşlarına meydana getirmesi gereken şartlar ortaya çıkacaktır. Bu ayrıca bir tezat olarak da görülebilir. Okullar ve öğretmenler adam akıllı bir şekilde tam anlayıcı bir duruma gelmiştir. Bu durum, ilk üç eğitim değişiminin veliler ve diğer doğal eğitimcilerin ihtiyaç duyduğu reperlik, yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler ve insanların onları işletmeye ihtiyaç duydukları çalışma ağları için ne şekilde sonuçlanacağını ve tam olarak kullanmaya izin vermek amacıyla neye ihtiyaç duyulacağını ortaya koymaktadır. Velilerin sorumlu bir eğitim bağımsızlığını öncülük edecek yolda Çocuklarının yönlendirmeleri eperliğe ihtiyaçları vardır. Zorluklarla karşılaştıklarında öğrencilerin deneyimli liderliğe ihtiyaçları olacaktır. Birincisi pedagojik ihtiyaç, ikincisi bilginin bütün alanlarındaki entelektüel liderlik için duyulan ihtiyaçtır. Bunlardan birincisi insan öğreniminin ve eğitim kaynaklarının bilinmesini gerektirmektedir. İkincisi ise herhangi bir keşifteki deneyime dayalı bilgiyi gerektirmektedir. Her iki tecrübede, etkili eğitim çabası için kaçınılmaz durumlardır. Okullar bu işlevleri tek bir rolde toplarlar. En azından faydasız olduklarından, şüphelenilmediğinden, bunlar herhangi birinin bağımsız uygulamasını yerine getirirler. Aslında özel eğitim yeterli 3 üç tipi ayrılmalıdır. Bir tanesi, eğitimsel değişimlerin ya da burada ortaya konulmuş çalışma ağlarının çeşitlerini ortaya çıkarmak ve uygulamak. Bir diğeri, bu çalışmalarının kullanımında öğrencilere ve bellilere yardımcı olmak ve üçüncüsü de entelektüel keşif yolculuklarındaki teşebbüs zorluklarında primus inter pares eşitler arasında birinci olarak hareket etmektir. Bunlardan sadece ilk ikisi, yani eğitim yöneticileri ve pedagojik konsüller bağımsız bir mesleğin bilimleri olarak algılanabilir. Tanımlamakta olduğum bu çalışmalarının tasarımlama ve uygulamasına, çok insana gerek yoktur. Fakat okullardaki uygulamalara tamamen zıt bir perspektiften eğitimi ve yönetimi derinden anlamış insanlara ihtiyaç duyulacaktır. Bu çeşit bir eğitime dayalı meslek okulların dışladığı pek çok insanı kabul ederken okulların kendilerine bir nitelik kattığı kişileri de dışlayacaktır. Eğitimsel çalışmalarının kuruluşu ve uygulaması için bazı taşlarımcılara ve idarecilere ihtiyaç olacaktır. Fakat bunlar okullarda ihtiyaç duyulan kadar ya da onlarla aynı türden değildir. Öğrenci disiplini halkla ilişkiler ve danışmanı öğretmenler tanımlamakta olduğum çalışmalarında ne bir yere ne de karşılığa sahiptirler. Ne müfethat oluşturma, kitap satın alma, sınıflar oluşturma ve bir takım faaliyet zeminleri hazırlama ya da beden eğitimine dayalı rekabetlerin denetimi gereklidir. Ne de öğretmenlerin zamanının çoğunu alan çocuk gözetimi, ders planı ve dersleri kaydetme gibi eğitim-çalışma işletiminde rol alan uygulamalar söz konusudur. Öğrenme ağlarının işletimi, yeteneklerden ve bir müzenin kütüphanenin, iş bulma kurumunun çalışmalarından beklenen davranışlardan bazılarına ihtiyaç duyacaktır. Bugünün eğitim-yönetim başkalarının Kolej'in işlerini yönetmek için atanmış kişiler, yasa koyucular ve şirket yöneticilerinin memnuniyeti adına öğretmenleri ve öğrencileri kontrol altında tutmakla ilgilenmektedir. Çalışmaları kuruculara ve yöneticilere, öğrenciler, yetenek yöntemleri, eğitim, eğitim idarecileri ve eğitim nesneleri arasında beraberlikleri oluşturabilmek için kendilerini ve diğerlerini insanların yolundan uzak tutmadaki olağanüstü yeteneklerini sergilemek zorunda kalacaklardır. Günümüzde öğretim işinde yer alan pek çok insan son derece otoriterdir ve bu görevi kabul etmeyebilir de. Eğitimle ilgili değişimlerin anlamı izleme işini olanaklı kılan trafik müdürünün idealleriyle ters düşebilecek amaçların peşinden gitmeleri suretiyle insanlar özellikle de küçük çocuklar için kolaylaştırmak olmalıydı. Tanımladığım çalışmaları gerçekleşebilirse her bir öğrencinin eğitimde izleyeceği yol kendine mahsus bir yol olacaktır ve resmen kabul edilebilir bir programın niteliklerini üstlenecektir. Zeki öğrenci periyodik olarak mesleki bir gelişme gösterecektir. Yeni bir amaç oluşturmada yardım, karşılaşılan zorlukları, seçilmiş mümkün olan yöntemler arasında seçtim. Şimdi bile pek çok insan, öğretmenlerinin verdiği önemli hizmetlerin birer nasihat ve öğüt olduklarını itiraf etmektedir. Okulsuzlaştırılmış dünyada pedagoglar, kendilerine gelecek ve kızgın öğretmenlerin uygular gider gibi yaptıkları şeyleri yapabileceklerdir. Uygular gider gibi yaptıkları şeyleri yapabileceklerdir. Çalışmaları, idarecileri kaynaklara ulaştıracak vasıtaları meydana getirmeye yoğunlaşacaklardır. Pedagog, öğrenciye amacına en süratli şekilde ulaşmasına yardımcı olacaktır. Bu öğrenci, Çinli bir komşusundan konuşmayı öğrenmek isterse, Pedagog onların bu çalışmadaki gelişmelerini değerlendirmek ve yetenek, karakter ve çalışmalar için ayırdıkları zamana uygun kitapla yöntemlerini belirlemek amacıyla var olmalıdır. Uçak teknisyenine çıraklık için en iyi yerleri bulmada, Afrika tarihi hakkında tartışmalar yapacak akranlar bulmayı isteyenlere kitap tavsiye edilebilir. Çalışma idaresi gibi pedagog da kendini profesyonel bir eğitimci saymaya düşebilir. Bireylerin her kaynağı ulaşması, Eğitim yardımlarıyla gerçekleşebilir. Ustaya da gerçek lider olsun bir eğitim liderinin rolü profesyonel bir idareci ya da pedagogikinkine göre daha az ele geçer. Çünkü liderliği tanımamak zordur. Pratikte insanların girişimini takip ettikleri ve onun gelişimci keşfinde çırak olarak yer aldıkları kişilerdir. Kişi liderdir. Bu genellikle yanlışın doğruya döneceği tamamıyla yeni standartların bugün tamamıyla anlaşılabilir olan yenilikçi görünümünü içermektedir. Partner uygulaması vasıtasıyla birlikler oluşturma hakkına saygı gösterecek bir toplumda belirli bir konuda eğitim inisiyatifinin üstlenecek yetenek öğretmenin kendisine başvuru kadar yaygın olacaktır. Fakat bu makaleyi tartışmak üzere verimli bir toplantı tertiplemek amacıyla inisiyatifi ele alan kişiyle bunun olası etkilerinin sistematik keşfindeki liderliği sağlayacak kişinin yeteneği arasında büyük bir fark vardır. Aynı zamanda liderlik haklı olmayla da erintil değildir. Thomas Kuh'nun Vurguladığı gibi, sürekli değişen paradigmalar sürecinde farklı liderlerin çoğu geçmişe bakarak değerlendirmelerde bulunan liseslerce hataların kanıtlanması mecburidir. Entelektü Entelektüel liderlik, çalışmalarında diğerleriyle olan işbirliğindeki üstün zihinsel disipline, hayale ve istekliliğe bağlıdır. Örneğin bir öğrenci Birleşik Devletler'deki kölelik karşıtı hareket ya da Küba ile halemde ortaya çıkan olaylar arasında bir analoji olduğunu düşünebilir. Bir tarihçi olan eğitimci böylesi bir analojideki hataları nasıl takdir edeceğini ortaya koyabilir. Atacıl adımları bir tarihçi olarak gerçekleştirebilir. Öğrenciyi kendi çalışmasında yer almak üzere davet edebilir. Her iki durumda da öğrencisini paranın ya da başka bir şeyin satın alamayacağı eleştirel bir sanatta okulda nadir olan ustalık sahibi yapar. Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki entelektüel disipline sınırlı değildir. Bunun sanatta, fizikte, dinde, psikanalizde ve pedagojide bir karşılığı söz konusudur. Bu ilişki dağcılık, gümüş işçiliği, siyaset, kabine oluşturma ve personel yönetiminde de geçerlidir. Her gerçek öğretici, öğrenen ilişkisinde ortak olan şey aralarında var olan ilişkinin bir hiyerarşiye dayanmaması ve her ikisinin içinde farklı şekillerde ortaya çıkan imtiyazı paylaşmalarının bilincinde olmalıdır. Şarlatanlar, demagoglar, insanları kendi dinine çevirmeye çalışanlar, yozlaşmış öğreticiler, kilise memuriyetlerini para karşılığında alıp satanlar, üçkağıtçılar, mucize avcıları ve peygamberler, liderlik rollerine üstlenebildiklerini kanıtlamışlardır. Farklı toplumlar, sahte öğreticilere karşı kendilerini savunabilme yönünde farklı tedbirler almışlardır. Hintliler, kas sistemine, doğulu yöldüler hahamların manevi öğreticilerine dayanmışlar, Hristiyanlığın yüksek dönemlerinde, Manastır yaşamı gözde olmuş, diğer tarihi dönemlerde hiyerarşik düzene sığınılmıştır. Günümüz toplum ise okulların sunduğu sertifikaya güvenmektedir. Bu uygulamanın daha iyi bir manzara doğuracağı, fakat bunun böyle olacağı iddia ediliyorsa daha sonra bireysel öğrenciliğin ortadan kalkması pahasına bunun gerçekleştireceği yönünde bir karşı iddias ona sürülebilir. Pratikte, öğretmenin sahip olduğu yetenekle yukarıda tanımlanan eğitim liderleri arasında Belirsizlik söz konusu olacaktır. Bazı öğreticilere başvurulmasının niçin öğrencilere kendi disiplinini öğreten öğretmenin tekrar derslerinde diril ustayı, öğretmeni keşfetmesiyle elde edilemediğinin pratik bir nedeni yoktur. Diğer taraftan gerçek öğretici, öğrenen ilişkisini belirleyen onun ücretsiz oluşudur. Aristoteles bunu şöyle açıklar. Kararlaştırılmış kelimelere dayanmayan alak, bir arkadaşlık tipidir. Bir arkadaşı göre bir yetenek sağlamaktadır. Thomas Aquinas ise bunun bir aşk ve merhamete dayalı bir öğretim yolu olduğunu vurgular. Böylesi bir öğretim, öğretmen için daima bir lükstür. Öğretmen ve öğrencisi için boş bir vakit Yunanca Skoll sorunludur. Başka bir amacı olmadığı gibi her ikisi için de anlamlı olan bir çalışmadır. Onu gerçekleştirmek için tanrı vergisi yeteneklere sahip insanların arzusu üzerine bina edilmiş gerçek entelektüel liderliğe güvenmek, Açıkçası bizim toplumumuzda bile geçerek gereklidir. Fakat bu uygulama siyasete bulaştırılmamalıdır. Bizler, insanları manipüle etmekten ziyade, bireysel çalışmaların daha yüksek bir değer elde edeceği bir toplum inşa etmeliyiz. Böylesi bir toplumda araştırıcı, keşfedici ve yaratıcı öğretim, mantıksal olarak en arzu edilebilir işsizlik rahatlığında düşünülecektir. Fakat Ütopya'nın ortaya çıkmasını bekleyecek vaktimiz yok. Şimdi bile okulsuzlaştırmanın ve akran grupları oluşturmanın en önemli sonuçlarından biri öğreticilerin, kafa dengi öğrencileri bir araya getirebilmeleri inisiyatifini ele alacaktır. Aynı zamanda bilgiyi paylaşma ya da bir öğretmenin işleşme bakımından potansiyel öğrenciler için örnek bir fırsat eşitliği sağlayacaktır. Okul meslek sahiplerini paketleyici roller sayesinde ayartan tek kurum değildir. Hastanelere ev bakımı uygulamasını giderek imkansız hale getirmektedir. Ve hastanelerin yaygınlaşması hastalıkların iyileştirilmesi yönünde bir yarar olarak görülmektedir. Aynı zamanda öğretmenlerin okullara olan bağımlılığı ile daha az bağımlılığı olmasına rağmen doktorların çalışmaları için gereken meşrulukları ve yetenekleri bir hastane ile olan ilişkilerine bağlı hale gelmektedir. Aynı sözler, yasallığı elde, yeni uygulamalar olarak yüklü bir gündeme sahip olan ve bu nedenle adaleti sağlamada geçken mahkemeler için de söylenebilir. Özgür bir mesleği esirhane bir uğraş haline getirmede başarılı olan kiliseler için de aynı şeyler söylenebilir. Meydana gelen sonuç meslek üyelerinin daha az yeterliliğine, daha yüksek fiyat ve daha büyük gelire karşı neredeyse hiçbir hizmet şeklinde ortaya çıkmaktadır. Daha eski mesleklerin şu ana kadar gelirde ve prestijde elde ettikleri üstünlüğü değiştirmek zor gibi gözüküyor. Öğretmenlik mesleğini reforma tabi tutmak daha kolay olabilir. Fakat bu sadece daha yeni bir orijine sahip olduğundan dolayı değildir. Eğitimle ilgili meslek, kapsamlı bir egemenlik iddiasında bulunmaktadır. Sadece kendi çıraklarını değil, diğer meslekten kişileri de eğitmeye, çıraklığı kabul etme muktedir olduğu iddiasındadır. Bu patlama, kendi çıraklarına öğretme işini, kendi yükleneceği iddiasını ortaya koyan herhangi bir mesleğe karşı onu savunmasız bırakmaktadır. Okul öğretmenleri son derece düşük ücret almakta ve okul sisteminin sıkı kontrolü altında boğulmaktadırlar. Bu kişiler arasında en çok teşebbüsçü ve tanrı vergisine, karizmaya sahip olanlar, muhtemelen kendilerine uygun daha iyi, daha bağımsız ve yetenek modelliği, çalışma ağları yöneticiliği ya da rehber uzmanlığı gibi daha yüksek gelirli bir iş bulacaklardır. Son olarak kaydını yaptırmış olan öğrencinin sertifika sahibi öğretmene bağımlılığı, onun başka mesleklerdekilerle olan bağımlılığa göre daha kolay kırılabilir. Mesela hastaneye yatarak doktora bağımlı hale gelmiş bir hastaya oranla okullar zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır. Memnuniyetlerini sınıftaki pedagogik otoritelerinin uygulamasında bulunan öğretmenler ortaya koydukları titriği beğenen öğrencilerle ilgilenmeyi sürdürebileceklerdir. Günümüzdeki mesleki yapının resmi bir kurum olmaktan çıkarılması okul öğretmenlerinin bulundukları konumdan uzaklaşmaları da mümkün olabilecektir. Okulların resmi bir kurum olmaktan çıkarılması kaçınılmaz olarak hem de hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Bu daha uzun süre geciktirilemez. Yapılması gereken şey bunun başarılı olabileceği bir yöne dönüştürmektir. Tamamıyla birbirine zıt iki yönde birbirine yönelecektir. Birincisi eğitimcinin ve onun okul dışında da toplum üzerinde artan kontrolünün egemenlik alanlarını genişletmek olacaktır. Tamamen iyi niyetlerle ve günümüzde okullarda kullanılan retoroyu yaygınlaştırmak suretiyle okullarda yaşanan şu anki kriz, mesajlarını bize ulaştırmak amacıyla bizim iyiliğimiz için, çağdaş toplumun tüm çalışmalarını kullanmak için eğitimcilere bir bahane sağlayacaktır. Kaçınmaz okulsuzlaştırma programlı öğretimin iyi niyetli idarecilerince yürütülecek, cesur bir dünyanın ortaya çıkış anlamına gelebilir. Diğer taraftan sertifika sahibi olmak için dereceli müfesat öğretiminin zararlı olduğuna dair çalışanlar da aydın eğitimcilerde ve okul idarecilerinde olduğu gibi hükümete de giderek artan bilinç, daha çok sayıda insana olan fırsatlar sağlamada faydalı olabilecektir. Bu aynı zamanda bildikleri ve inandıkları şeyleri diğerleriyle hem öğrenmek hem de paylaşmak için araç geleceği eşit derecede kullanma hakkını koruyacaktır. Fakat bu eğitim devriminin belirli amaçlar doğrultusunda gerçekleşmesine gerektirmektedir. Birinci, kişilerin ve kurumların kendi eğitim değerleri üzerindeki uygulamalarla ilgili kontrollerini ortadan kaldırmak suretiyle araç gereçlere başvurmak kolaylaşacaktır. 2. İstek üzerine kişilere öğretmek ve uygulatmak özgürlüğünü garanti altına almak suretiyle yeteneklerin paylaşımı gerçekleşecektir. 3. Bireylerin toplantı tertiplemelerine günümüzde giderek artan bir şekilde insanlar adına konuşma iddiasında olan kurumların hakimiyetine giren yeteneklerini ortaya koymalarını olarak sağlamak suretiyle eleştirel ve yaratıcı kaynakları özgürleştirecektir. 4. Bireyi kurumsallaşmış bir meslek tarafından sunulan hizmetlere karşı beklentileri şekillendirmek amacıyla bir takım zorunluluklardan kurtaracaktır. Bireye, akranlarının deneyimlerini ortaya çıkarma, seçtiği öğretmene, rehbere danışmana karşı güven duyma fırsatı sağlayarak okulsuzlaştırılmış toplum, kaçınılmaz olarak günümüzdeki dünya düzeninin ve ulusların dayandıkları istikrarın yer aldığı ekonomi, eğitim ve siyaset arasındaki farklılıkları bulanıklaştıracaktır. Eğitim kurumları hakkındaki görüşümüz bizi insanoğlunun imajı görüşüne götürmektedir. Okulları müşteriye ihtiyaç söyleyen bir varlık, ne, ne de kendi başına gelişme için motivasyona sahiptir. Evrensel okullaşmayı Prometheusçu bir teşebbüs zirvesi olarak tanımlayabilir. Epitematosçu, Epimetheusçu, bir insan, bir insanın yaşamasına uygun bir dünya alternatif hakkında konuşabiliriz. Skolastik vaatlara alternatifin, Gerçekte simaları yoluyla şeffaf hale getirmiş bir dünya olduğunu açıkça ortaya koyar ve bunun nasıl bir işte görebileceğini somut olarak belirtirken, sadece insanın epítetosçu epi, doğasını tekrar ortaya çıkarmayı umabiliriz. Onu ne planlayabilir, ne de üretebiliriz. Bölüm 7. Epimetosçu insanın tekrar doğuşu. Toplumumuzun New York'ta bir oyuncakçı dükkanında gördüğüm bir makineye benzetiyorum. Düğmeye dokunduğumuzda mekanik bir elin ortaya çıktığı metal bir mücevher kutusuydu. Kromla kaplanmış parmaklar kapağı uzandı onu aşağıya çekti. Bu kutu aslında sadece kapağı kapamak için oluşturulmuş bir mekanizmaydı. Bu tuhaf makine Pandora'nın kutusunun tam tersiydi. Orijinal Pandora tarih öncesi anerkil yaşam tarzının hüküm sürdüğü Yunan'daki dünyevi bir tanrıçaydı. Tüm hastalıkların amforasından çıkmasına müsaade etmişti. Fakat umut, amforadan çıkmadan kapağını kapatmıştır. Modern insanın tarihi Pandora mit mitinin aşağılanmasıyla başlar ve kendi kendini kilitleyen bir mücevher kutusuyla sona yarar. Bu, yaygın hastalıkların her birini kutuya sokmak amacıyla kurumlara şekil verme çabasını olan Promethya'nın tarihidir. Sönen umutların ve yükselen beklentilerin tarihidir. Bunun ne anlama geldiğini kavramak için umut ve beklenti arasındaki farkı anlamak zorundayız. Umut, doğa tanrıçasına duyulan imana dayanmaktadır. Beklenti ise burada kullanacağımız gibi insan tarafından planlanan ve kontrol edilen sonuçlara dayanma anlamına gelmektedir. Umut, kendisinden bir hediye beklediğimiz kişiye duyulan istekte odaklanmaktadır. Beklenti, iddia etme hakkına sahip olduğumuz şeyi üretebilecek tahmin edilebilir bir süreçten, Memnuniyeti sabırsızlıkla beklemektedir. Prometheus'un etosu umudu oluşturmaktadır. İnsan ırkının yaşamını devam ettirmesi sosyal bir güç olarak onu tekrar keşfetmesine bağlıdır. Orijinal Pandora yeryüzüne bütün hastalıkların ve iyiliklerden de sadece umudun içinde bulunduğu bir kavanoza gönderilmişti. Yaban insan, umut dünyasını yaşadığı hissindeydi. Klasik Yunan umudun beklentiyle, yer değiştirmesiyle başlar. Pandora bu versiyonunda hem iyilikleri hem de kötülükleri salıverdi. Onlar Pandora'yı kutudan çıkmalarına izin verdiği hastalıklarla da hatırladılar. Daha da önemlisi, yaratıcının umudun koruyucusu olduğunu unuttular. Yunanlar zamanda Prometheus ve Epi Epimetheus İsimli iki kardeşin hikayesi anlatılırdı. Prometheus, Pandora'yı yalnız bırakması için Epimetheus'u uyarmıştı. Onun yerine kendisi onunla evlendi. Klasik içgörü anlamına gelen Epimetheus ismi ahmak ve ruhsuz olarak yorumlandı. Herodot, kendi devrinde hikayeyi klasik formunda tekrar söyledi. Yunanlar ilk kadının düşüncesi karşısında paniğe kapılan kadın düşmanı din adamları haline geldiler. Rasyonel ve otoriter bir toplum meydana getirdiler. Erkekler her tarafa yayılan hastalıklarla baş etmek amacıyla planladıkları kurumları yönettiler. Dünyayı şekillendirmek için sahip oldukları güçlerinin bilincine vardılar ve bu güçleri umut etmeyi de öğrendikleri hizmetleri gerçekleştirmek için kullandılar. Kendi ihtiyaçlarının ve çocuklarının gelecekteki taleplerinin el becerileriyle Artifex şekillenmesini istediler. Gelecek nesiller için kanun koyucu, Mimar yazar konumunda yer aldılar. Şehirleri ve sanatları meydana getirdiler. Yaban insan bireyleri toplumun sahip olduğu irfana dahil etmek için kutsal ayinlerde misal katılmaları güvenmişti. Fakat klasik Yunanlar ancak atalarının planladığı eğitim kurumlarınca şekillendirmelerine izin veren insanları doğru kişiler olarak kabul ettiler. Mitin gelişimi Rüyaların yorumlandığı bir dünyadan, kainlerin meydana getirildiği dünyaya geçişi yansıtmaktadır. Çok eski zamanlarda dünyanın merkezi olan Parnassus Dağı eteklerinde dünyevi tanrıçalara ibadet edilirdi. Delfi'de kaos ve Eros'un kardeşi Gaia uyurdu. Gaia'nın oğlu Hephaestus, Python Troy'un mimarı, güneş tanrısı Apollon doğudan ortaya çıkıncaya kadar onun ay ışığı ve çiğ ile yoğrulmuş rüyalarını bekçilik ederdi. Apollo ait öldürdü ve Gaia'nın mağarasını sahiplendi. Apollo'nun rahipleri Gaia'nın mabedini ele geçirdiler. Yerli bir hizmetçi tuttular ve Gaia'yı Yarız'ın tüten merkezinde bir tripoda oturtup öfkesini uyuşturdular. Daha sonra ruhu peygamberi duygularla dolduran altı dizelik şiirler söylemeye başladılar. Pelopones'un bütün erkekleri problemlerini Apollon'a iletirlerdi. Bu mabed Örneğin, vebanın ya da kıtlığın önlenmesi için tedbirler, Isparta için doğru yasayı oluşturmak ya da şehirleri kurtarmak için uygun alanları seçmek, daha sonra Bizans ve Karkedon olacak gibi sosyal içerikli konularda karar alınmasına yardımcı olurdu. Onun hakkında her şey bir amaç içeriyordu ve faydalıydı. Platon, devlet isimli eserinde ideal devlet tanımlarken popüler müziği konu dışında bırakır. Şehirlerde sadece harap, harp ve lirin çalışmasına izin verilir. Çünkü bu iki enstrümanın nahenge halka yaraşan özgürlük namesi, talihsizlik namesi, tarihi namesi, cesaret namesi ve ılımlılık namesi yaratmaktadır. Şehir sakinleri pamflühtten ve onun içgüdüleri kaldıran gücünden önce panik içindeydiler. Ülkede sadece çobanlar pamflüht alabilirlerdi. İnsanlar yaşamları sürdürmek istedikleri kanunlar ve kendi imajlarına göre çevresini biçimlendirmek için sorumluluk üstlenmişlerdir. Yeryüzü ana tarafından misal yaşama kabul edilme, forumda kendini evinde hissedecek olan halkın eğitimine dönüştürüldü. Yaban için dünya kader, gerçek ve gereklilik tarafından idare edildi. Prometheus da anılardan ateş çalarak gerçekleri problemlere dönüştürdü ve kadere meydan okudu. Klasik dönem insanı, insanoğlunun perspektifi için medenileştirilmiş bir bağlam oluşturdu. Kadere, doğaya ve çevreye meydan okuyabileceğinin farkındaydı. Fakat sadece kendini risk atmış olurdu. Çağdaş insan daha da ileri gitmektedir. Kendi hayaline göre dünyayı yaratmaya ve tamamıyla insan yapımı bir çevre oluşturmaya teşebbüs etmektedir. Bu yeni duruma uyum sağlamak için kendisini sürekli yenileme koşuluyla bunu gerçekleştirebileceğini keşfetti. Şu anda insanoğlu kendisinin tehlikede olduğu gerçeğiyle yüz yüzedir. Bugün New York'taki yaşam kendini az bir şekilde neyin olacağı ve neyin olabileceği düşüncesini üretmektedir. Bu düşünce olmaksızın New York'ta yaşam mümkün değildir. New York sokaklarında bir çocuk, bilimsel olarak geliştirilmemiş, üretilmemiş, planlanmamış ve birilerine satılmamış herhangi bir şeye dokunamaz. Ağaçların dikilecekleri yerlere bile partlar müdürlüğü karar vermektedir. Çocukların televizyondan duydukları şakalar son derece yüksek ücretler karşılığında üretilmiştir. Halemin çocuk sokaklarında oynadıkları çöpler, birileri için planlanmış, kırılmış paketlerden oluşmaktadır. Arzuları ve korkuları bile kurumsal olarak şekillendirilmiştir. Güç ve sertlik düzenlenip idare edilmektedir. Çeteler polislere karşıdır. Öğrenmenin kendini, kendisi, araştırmaların, planlamaların ve geliştirilmiş programların bir sonucu ve bir tüketim maddesi olarak tanımlanmaktadır. Ne kadar iyi olursa olsun. Bu bazı uzmanlaşmış kurumların bir ürünüdür. Şehir çocuğu, mümkün olan mümkün olan kurumsal süreçlerin gelişimi dışındaki hiçbir şeye umut bağlayamaz. Fantezileri bile bilim kurgu üretim üzerine programlanmaktadır. Yalnızca gafiyada hata yapmak suretiyle planlanmamış sürprizlerle karşılaşabilir. Ancak bir su olduğundaki portakal kabuğuyla karşılaşma, sokaktaki bir su birikintisi, bir sıranın, programın ya da makinenin bozulması yaratıcı fantezilerin ortaya çıkışına sebep olabilir. Kaçamak yapmak eldeki tek fırsattır. Planlanmamış olan hiçbir şey arzu edilebilir olmadığından, şeyi çocuğu her istediğimiz için bir kurum tasarlayabileceğimiz sonucuna varmaktadır. Kendisine yapılan bağışın öğrenim bağışı değer yaratacak sürecin gücü olduğunu zannetmektedir. Amaç bir arkadaşla karşılaşmak, bir komşuluğa entegre olmak ya da okulda bir yetenek edinmek olsun ya da olmasın planlı bir şekilde üretilebilir olduğu yolunda tanımlanacaktır. Talep edilmeyen hiçbir şeyin üretilmeyeceğini bilen kişi bir süre sonra üretilmemiş bir şeyin talep edilemeyeceğini düşünmeye başlar. Ay'a seyahati gerçekleştirecek bir uzay aracı tasarlanabilirse bu seyahat için talepler ortaya çıkmaya başlayabilir. Bir kişinin gidebileceği yere gidemememesi yıkıcı olur. Her memnuniyet vereceği talebin daha büyük bir memnuniyetsizlik verici bir durumun keşfedilmesini icap ettireceği kanısının maskesini indirecektir. Gerçeği gün yüzüne çıkaracaktır. Böylesi bir anlayış sürecin sona ermesine yol açacaktır. Mümkün olan şeyi üretmemek, hizmet ve artan talebin ortak üretimi üzerine bina edilmiş bir toplumun Motor gücü olan artan düş kırıklığını uğramak için gizliden gizliye artan beklentilerinin kanununu açığa vuracaktır. Modern şehirlerde yaşayanların zihinsel durumları mitsel gelenekteki cehennem imgesinin ortaya çıkmaktadır. Bir süre için Tanutasa ölüm zincirlenmiş olan Sispus ağır bir taşı yüksek bir dağın tepesine kadar iterek çıkarmak zorunda kalır. Ve taş her seferinde zirveden aşağı düşer. Tantolus tanrılar tarafından yemeklerine katılmak üzere davet edilir ve bu vesileyle ölümsüzlük veren tanrıların yiyeceklerini nasıl hazırlanacağı hakkındaki bilgileri çaldığından dolayı kurumuş bir nehir kenarında kurumuş meyve ağaçları altında sonsuza dek açlık ve susuzluğa mahkum olur. Artan talepler dünyası sadece bir kötülük değil aynı zamanda cehennemin ta kendisi olarak da adlandırılabilir. İnsanoğlu herhangi bir şeyi talep etmek için düş kırıklığı yaratan bir güç geliştirmiştir. Çünkü insanoğlu kendisi için kurumların yapamayacağı hiçbir şey tasavvur edemiyor. Etrafı güç içeren araç gereçlerle donatılmış olan insanoğlu kendi araç gereçlerinden durumunu düşürmüştür. Eski çağ kötülüklerinden bir tanesini ortadan kaldırmak anlamına gelen her bir kurum insanoğlu için kendini mühürleyen bir tabut haline gelmiştir. İnsanoğlu Pandora'nın kutudan çıkmasına izin verdiği kötülükleri kapatmak amacıyla yaptığı kutularda hapsolmuş durumdadır. Bizim araç gereçlerimizle üretilmiş olan sistem, gerçeğin önüne set çekmiş, bizi de içine almış durumdadır. Kendimizi birdenbire kurduğumuz tuzağın içinde bulduk. Gerçekliğin kendisi insanın karar vermesine bağlı hale gelmiştir. Kamboçya'nın sonu gelmeyecek olan istirah edilmesi emrini veren devlet başkanı, Aynı şekilde atom bombasının etkili bir şekilde kullanımı için emir verebilir. Hiroşima şalteri yeryüzünü ikiye ayırabilir. Gaye üzerine hakimiyet elde etmek isteyen kaosun gücünü ele geçiren insanoğlu kurumlarımızın sadece kendi sonlarını yaratmadığının aynı zamanda bizim de sonumuzu getirdiğinin hatırlatıcısıdır. Modern kurumların absürtlüğü askeri olaylarda açık seçik görülmektedir. Modern silahlar özgürlüğü, medeniyeti ve yaşamı ortadan kaldırmak suretiyle savunabilir. Askeri dilde güvenlik, yeryüzünde yaşama son verebilme anlamına gelmektedir. Sivil kurumların temelini oluşturan absürtlük daha az açık seçik değildir. Bu kurumlar yıkıcı güçlerini ortaya koymak için bünyelerinde ne sahiptir ne de buna ihtiyaç duyarlar. Güçleri dünyanın kapağına tutturulmuş durumdadır. Memnuniyet yaratmaktan ziyade hızlı bir şekilde ihtiyaçlar yaratmaktadırlar. İhtiyaçlarını karşılamaya çalıştıkları bu süreçte yeryüzünü kullanmakta ve tüketmektedirler. Bu, tarım ve imalat sanayisi için olduğu kadar tıp ve eğitim için de doğrudur. Modern tarım toprağı zehirlemektedir. Yeşil devrim, yeni tohumlar aracılığıyla bir hektardan 3 kat ürün alma imkanı sağlamaktadır. Fakat bunu gerçekleştirmek için daha çok gübre ve cekilacı, Su ve güç harcanmaktadır. Diğer şeyler gibi bunların imalatı da okyanusları ve atmosferi kirletmekte ve dönüştürülemez kaynakların niteliğini bozmaktadır. Tüketim şu anki hızla devam ederse atmosferde mevcut olan oksijeni doğada yeniden üretilmesi için gereken süreden daha hızlı şekilde tüketeceğiz. Bölünme ya da birleşmenin tüketimi eşit ya da yüksek bir tehlike olmaksızın yerine getirebileceğine inanmak için herhangi bir nedenimiz yok. Doktorlar ebilerin yerini almaktadır ve insanoğlunun dönüştürüleceği yönünde söz vermektedir. Genetik olarak planlanmış, tamamen hijyenik bir dünya. İnsanların biçimlendirildiği bi bilincil biçimlendirme, insanı kendi tuzağına düşürmek olan planlı bir süreç haline gelmiştir. Bunun amacı, herkesi dünyadaki bu oyunda rol alması için eşit bir düzeye getirmektedir. Karşı konulmaz bir şekilde insanoğlu dünyayı işletmekte, üretimde bulunmakta ve okullaştırmaktadır. Askeri kurumların absürtlüğü ortadadır. Sivil kurumların absürtlükleri de pek gizli sayılmaz. Absürtlük burada daha korkutucu ve tam olarak önüne geçilmez bir şekilde işler. Atom bombasıyla meydana gelecek bir katliamın önüne geçmek için hangi düğmenin açık kalması gerektiğini biliyoruz. Hiçbir düğme ekolojik armageddonun kıyametin yani önüne geçememektedir. Klasik antikide de insanoğlu dünyanın, kendini, dünyanın kendi planlarına uygun bir şekilde yapabileceğini keşfetmişti. Bu öngörüyle dünyanın bir şekilde yapabileceğini keşfetmişti. Bu öngörüyle dünyanın güvenliksiz, dramatik ve komik olduğunu algılamışlardı. Demokratik kurumlar ortaya konmuş ve insanoğlunun ancak bu kurumların içerdiği sistemde güvenilmeye değer bulunduğu kabul edilmişti. Beklentiler. İnsan doğasındaki süreç ve güvenden dolayı bütün insanları dengede tuttu. Geleneksel meslekler gelişme gösterdi ve onlarla birlikte kurumlar insanların çalışmalarına ihtiyaç duyar hale geldi. Kurumsal sürece beslenen itimat gizlice bireyin yaptığı iyi işlerle yer değiştirdi. Dünya sahip olduğu insani boyutunu yitirdi ve yabani zamanlara ait karakteristikler olan gerçek ihtiyaçları ve kaderciliği tekrar kazandı. Fakat mistik dönemlerde insan benzeri tanrılar adına barbarlık kaosu değişmez bir şekilde lüzumlu görülürken günümüzde sadece insanın gerçekleştirdiği planlama dünyanın varoluşu için bir sebep olarak sunulmaktadır. İnsanoğlu bilim adamlarının mühendislerin ve planlamacıların oyuncağı haline gelmiştir. Bu mantığı kendi işimizde ve başkalarının işinde görebilmekteyiz. Sokaklarında günde sadece bir düzne arabanın kullanıldığı bir Meksikalı Kapısının önünde yeni asfalt döşen bir yol üzerinde domino oynuyordu. Muhtemelen tüm geçtiği boyunca orada oturmuş ve domino oynamıştı. Bir araba üzerinden geçti ve ölümüne sebep oldu. Bu olayı bana aktaran turist son derece kötü gözü gördü ve şöyle dedi. Ölümü kendisi seçti. İlk bakışta turistin verdiği bu cevabın bir tabuya ters düştüğünden dolayı ölen bir adamın ölümünü haber veren bazı yaban başmınların. Demeşlerinden hiçbir farkı yok gibi gözüküyor. Fakat bu iki ifade zıt anlamlar içermektedir. Turist bir makinenin karşı konulmaz mantığıyla düşünürken yaban insan aşkın gücüyle suçlanabilir. Gücünü suçlayabilir. Yaban insan herhangi bir sorumluluk sezinlememektedir. Turist ise böyle bir sorumluluk sezinlemekte fakat bunu inkar etmektedir. Yaban insan ve turist her ikisinde de dramın klasik yönü, trajedi tarzı, Kişisel çaba ve isyan mantığı yoktur. Yaban insan bunun farkında değildir. Turist ise bunu kaybetmiştir. başmın miti ve Amerika miti dingin ve insan dışı güçler tarafından yapılmıştır. Her ikisi de tırcık isyanı tecrübe etmez. başmın için büyü yasalarını izlemektedir. Amerikalı içinse bu olay bilimin yasalarına tabidir. Bu olay turisti, onun için fiziksel, sosyal ve psikolojik olayları idare eden mekanik yasaların büyüsü altına sokmaktadır. 1971 yılı umutlu bir gelecek için yapılacak araştırma önemli bir değişikliği elverişlidir. Kurumsal amaçlar devamlı surette kurumsal ürünlerle tezat teşkil etmektedir. Yoksulluk programı daha çok fakir yaratmakta, asredeki savaş daha çok viyet, viyet konkür etmekte, teknik yardım az or gelişmişlik oranlarını arttırmaktadır. Okullar daha çok okuldan atılmalara ulaşmakta ve bir nüfustaki bir çeşit önlem nüfusa artışa ulaşmaktadır. Tüketiciler daha çok şeyi satın alabilecekleri gerçeğiyle ve sineğe çekinmek zorunda kalacakları daha çok aldatılmayla yüz yüzedirler. Son zamanlardaki yetersizlik bu ayıba ya teknolojik talepler ardındaki bilimsel keşiflerin düzensizliğine ya da etnik, ideolojik ya da sınıf düşmanlığının çarpıklığına dayanmaktadır. Hem bilimsel bir bin yıllık dönem hem de bütün savaşları sona erdirecek bir savaş beklentisi sönmüştür. Deneyimli bir tüketici için büyüsel teknolojilere safça bir güven duymaktan başka bir yol yoktur. Pek çok insan hassas bilgisayarlardan, hastane kökenli enfeksiyonlardan ve yollardan, havadan, telefondan ya da trafikten kaynaklanan kötü tecrübelere sahiptir. Sadece 10 yıl önce geleneksel bilgelik bilimsel yükselişe dayanan daha iyi bir yaşam oluyordu. Günümüzde ise bilim adamları, adamları çocukları korkutmaktadır. Ayın çekilen fotoğrafları insanoğlunun hatasının kompleks sistemlerin işletimi sayesinde ortadan kaldırabileceğini büyüleyici bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu durum henüz insanoğlunun hatalarını öğretime uygun olarak tüketmesinin kontrolden çıkabileceği yönündeki korkumuzu dindirememektedir. Sosyal reformcular için ne gereği dönüş ne de 1940'ların tüketim varsayımına dönüş söz konusudur. Eşyaları dağıtım probleminin onlardan çokça imal edilerek giderilebileceği ümidi ortadan kalkmıştır. Modern tatları memnun edici en küçük ambalajlama maliyeti fırla fırlayıp gitmiştir ve moderni tatlandıran şey modasının hızla geçmekte oluşturulur. Yeryüzü kaynakların sınırlı olduğu aşikardır. Bilimdeki ya da teknolojideki hiçbir yeni buluş dünyadaki her insana günümüzdeki zengin ülkelerdeki fakir vatandaşlarda bile bulunan mal ve hizmeti sağlayamaz. Örneğin böylesi bir amacı gerçekleştirmek için en yüksek teknoloji ile beraber demirin, tenekenin, bakırın ve kurşunun günümüzdeki rezervlerinden 100 kat fazlası gerekmektedir. Son olarak öğretmenler, doktorlar ve işçiler farklı iş yönetimlerinin en azından bir yönü olduğunu fark etmektedirler. Bu gruptaki insanlar ortaya koydukları kurumsal uygulamalar için daha çok talepte bulunmaktadırlar ve bu talepler hizmet kurumlarının sağladıklarından daha hızlı şekilde artmaktadır. Geleneksel aklın düşünce biçiminin şüphe duyulmaktadır. Ekonomi yasaları bile topluma par paranın çoğunun kullanıldığı coğrafi bölgeye uygulanan dar parametreler dışına inanılırıcı gözükmüyor. Gerçekten de para sadece para birimi anlaşma koşullarına bağımlı hale getirilmiş bir ekonomide en ucuz yaygınlığa sahiptir. Çeşitli yapılara sahip olan hem kapitalist hem de komünist ülkeler kendilerini dolarla ifade edilen maliyet karından alınan verimlilik tedbirlerine alınmışlardır. Kapitalizm üstünlük iddiaları ortaya koyarken daha yüksek yaşam standartları sergilemektedir. Komünizm kesin zaferinin başlangıcı olarak daha büyük bir büyüme oranıyla övünmektedir. Her iki ideolojinin yükselen verimliliğinin toplam maliyeti geometrik olarak artmaktadır. En büyük kurumlar, envanter listesine yer almayan kaynaklar için korkunç bir rekabete gelişmişlerdir. Hava, okyanus, sessizlik, güneş ışığı ve sağlık. Bu kurumlar çaresizce niteliklerini yitirirken, söz konusu kaynakların kısıtlı oluşunu kamuoyu önüne koymaktadırlar. Doğa her yerde zehirlenmekte, toplum insansızlaştırılmakta, Özel yaşam istilaya uğramakta ve bireysel uğraşların artmasının önüne geçilmektedir. Değerlerin kurumsallaşmasına kendini adamış bir toplum, eşya ve servis üretimlerini böylesi taleplerle tanımlamaktadır. Ürüne ihtiyaç duymanıza yol açan eğitim, ürünün fiyatına dahil edilmektedir. Okul, yaşadığınız topluma ihtiyacınız olduğuna sizi inandırmaya çalışan bir reklam ajansıdır. Böylesi bir toplumda marjinal değerleri olan sınırlarının ötesine geçmiştir. Toplum, en büyük birkaç tükeciyi yeryüzünü tüketip şişmiş midyelerini doldurmak, daha küçük tüketiciler üzerinde hakimiyet kurmak, onları disipline etmek ve sahip oldukları eğitimmekten memnuniyet duyanları pasifize etmek için gücü ele geçirmede rekabet etmeye zorlamaktadır. Doymamışlık etosu, fiziksel tahribatın, toplumsal kutuplaşmanın ve psikolojik pasifliğin köklerine yer almaktadır. Değerler Planlanmış ve tasarımlanmış süreçlerde kurumsallaştırıldığında, modern toplumun üyeleri, iyi yaşamın hem kendilerinin hem de toplumun inanmaya ihtiyaç duydukları değerleri tanımayan kurumlara sahip olmasının ibaret olduğuna inanmaktadır. Kurumsal değer, bir kurumun üretim seviyesiyle tanımlanabilir. İnsanın buna tekabül eden değeri, bu kurumların üretimlerini tüketme ve itibar etmeme davranışıyla ölçülmektedir ve bu yeni ve daha yüksek bir talep yaratmaktadır. Kurumsallaştırılmış bir kişinin değeri istenmeyenlere eleyen bir birim olarak kapasitesine bağlıdır. Bir hayali kullanmak için kişi kendi el işinin ideali konumuna gelmiştir. İnsanoğlu kendisini, sahip olduğu araç gelişleriyle üretilmiş değerleri yakan bir fırın olarak tanımlamaktadır. İnsanın kapasitesinin sınırı yoktur. İnsanoğlunun ki Prometheus'un eyleminin en üst düzeye taşınmış haldir. Yeryüzü kaynakların tüketimi ve kirletilmesi İnsan imajının yozlaşmasının bilincindeki gerilemenin bir neticesidir. Bazı insanlar doğaya, kişilere değil de kurumlara bağlı bir organizma olarak insan kavramına götüren kolektif bilincin değişikliği hakkında konuşmak isteyebilir. Sürekli değerlerin kurumsallaştırılması, bu uygulamanın planlamış sürecine olan inanç, alıcı tarafından arzu edilen sonuçları kesin olarak vermektedir. Bu tüketici etosu, Prometheus'u yanılgının ruhunda yer almaktadır. Global düzeyde yeni bir denge bulma yolundaki çabalar değerlerin kurumsallaştırmanın dışına taşınmasına bağlıdır. Homo Faber vizyonu ile ilgili olarak bir şeylerin yapısal olarak yanlış olması şüphesi kapitalizmde komünizm, komünist ve az gelişmiş ülkelerde büyüyen azınlıkta benzer bir şekilde yaygındır. Bu şüphe yeni elitin karakteristiğini paylaşmaktadır. Bu tüm sınıflara mensup insanları gelirlere, İnaçlara ve uygarlıklara aittir. Bunlar çoğunluğun sahip olduğu mitin tedbiri haline gelmiştir. Bilimsel ütopyaların, ideolojik ikiyüzlülüğün, eşya ve hizmetin bir dereceye kadar eşit dağılımı beklentileridir. Tuzağa düşmüş olma psikolojisini çoğunlukla paylaşmaktadırlar. Aynı zamanda belirtilmiş amaçlarına tamamen zıt olan sonuçlara yol açan genel konsensizce benimsenmiş, Pek çok yeni politikanın bilincinde olmayı paylaşmaktadırlar. Bununla beraber sözde başka bir varlık olan Prometheus çoğunluk hala yapısal konudan kaçınırken ortaya çıkan azınlık bilimsel deus ex machina'nın ideolojik çözümünün ve şeytanla cadı avcılığının eleştirisini oluşturmaktadır. Bu azınlık devamlı surette aldatılmamızın Prometheus'un zincirlerle kayaya bağlandığı gibi bizim de çağdaş kurumlara bağlandığımız şüphesini oluşturmaya başlamaktadır. Ümit dolu bir güven ve klasik ironi, Prometheus'u açığa vurmak için gizlice planlanmak zorundadır. Prometheus genellikle işgörü olarak düşünülmekte ya da kimi zaman kuzey yıldız sürecini işleten olarak kabul edilmektedir. O, ateşi almak için tanrıları kandırmayı başarmış, insanoğluna demiri işlemeyi öğretmiş, teknolojistlerin tanrısı olmuş ve demir zincirlerini kırmıştır. Delphi'nin paytası... Paneller üzerinde yerini alan bir bilgisayarla yer değiştirmiş bulunuyor. Kutsal mabedin okekle heksametreleri, altı vurgulu dizeleri öğretimin 16 bit koduna dönüşmüştür. 16 bit koduna dönüşmüştür. Dümenci kullandığı dümeni sibernetik makineye dönüştürmüştür. Son makine yerimizi belirlemek için ortaya çıkmaktadır. Çocuklar donuk bir yeryüzünün uzay gemileriyle uçacaklarının hayalini kurmaktadırlar. Ay üzerindeki insan perspektifinden Prometheus, Umut gezegeni ve insanlığın gemisi olarak parıldayan Mavi Gaia'yı ayırt edebiliyordu. Yeryüzünün belirliliğinin yeni bir anlamı ve yeni bir nostaljisi, insanoğlunun kardeşi Epimetheus'un yeryüzünü Pandora ile evlendirmesi seçimi yolunda gözünü açabiliyor. Bu noktada Yunan miti umut dolu bir kehanete dönüşüyor. Çünkü bu mit bize Prometheus'un oğlu Decaulio'nun Epimetheus ve Pandora'nın kızları olan Pyra ile yeryüzündeki yeni insan neslinin babası olmak için tufanı geçen Nuh'a benzeyen Ark dümencesi olduğunu söylüyor. Kutunun içi dışına çıkmış şekli olarak Pandora'nın tanrılardan getirdiği Pythos'un anlamındaki içgörüyü kazanıyoruz. Beklentiler üzerinde umudu değerli kılan şeyler için bir isim bulmak zorundayız. Ürünlerden çok insanları sevenler için ve şunlara inananlar için bir isim bulmamız gerekiyor. Enteresandır her insan. Alın yazıları gezegenlerin Elyasına benzer. Özeldir onlardaki her şey ve bir gezegen diğerine benzemez. Üzerinde birbirleriyle buluşabilecekleri yeryüzünü sevenler için bir isim bulmamız gerekiyor. Ve bir insan yaşasa karanlıkta, buluşsa dostlarıyla o karanlıkta. Enteresandır o karanlıkta. Mükemmel bir dakika. Ateşin ve demirin yaydığı ışıkla Prometheus'un kardeşiyle işbirliği yapanlara bir isim bulmamız gerekiyor. Bu kişiler diğerlerini göz kulak olmak için, sahip oldukları kabiliyetlerini arttırmak için böyle yaparlar. Özeldir her insanın iş dünyası ve bu dünyada eşsiz bir dakika. Ve trajik bir dakikada bu dünyada özeldir işte bunların hepsi. Ümidini yitirmeyen kardeşlerimizin Epimetyan olarak adlandırmalarını öneriyorum.